Eser Mantık-ı Tayr Yazan Feridüddin Attar Seslendiren Nergis Akbıyık Kuşlar ülkesinin bütün kuşları Kaf ardındaki padişahları simurgu bulmak için yola çıkarlar. Fakat yolculuk uzun ve zorludur. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeyleri takılanlar yolda birer birer dökülürler. Kaf varanların önünde ise Hepsi birbirinden çetin yedi vadi uzanmaktadır. İstek, aşk, marifet, istina, tevhid, hayret ve yokluk vadileri. Yedi vadiyi aşabilen 30 kuşu ise Simurg yerine bir sürpriz beklemektedir. Feridüddin Attar, tasavvufi mesnevi konusunda klasik İran edebiyatının devidir. Onun en tanınmış kitabı olan Mantıkut Tayr ise Velayetin mertebelerini hikayelerle bezeyerek kuşların dilinden, kuş güzelliğiyle anlattığı yüzyıllardır parlaklığını kaybetmeyen bir doğu klasiğidir. Giriş Allah'ın adıyla ki o Rahman ve Rahim'dir. Hamdolsun bir avuç toprağa hayat bağışlayan, canı yaratıp imanı veren Allah'a, Yeryüzünün temelini su üzerine kuran O'dur. Topraktan yarattıklarının ömürlerini rüzgara savuran da O. O Allah ki, kudretiyle göğü yüceltti. toprağısa aşağılattık aşağılattıkça aşağılattı. Onların birisine sürekli bir hareket verdi. Diğerine ise hiç bitmeyen bir durgunluk. O Allah ki, Göğü direksiz, dayanaksız duran bir çadır haline getirdi. Yeryüzünü de ona döşeme yaptı. Altı günde yedi yıldız yarattı. İki harften ibaret, ol emriyle dokuz gök oldu. Ten tuzağını halden hale düşürdü. Can kuşunu toprağa alıştırdı. Deniz onun emrine teslimiyetle eridi. Dağ ise korkusundan dona kaldı, denizi susattı, dudaklarını kuruttu, taşı yağkuta çevirdi, kandan ise misk yarattı. O Allah ki bazen deniz üstünde köprüler kurar, bazen ateş üstünde gül desteler. Kendisine isyan eden düşmanlarının başına bir sivrisineği musallat eder. Hikmetiyle örümceğe ağ kurdurur. Böylece Habibini korur. Ya da incecik belli karıncayı Hazreti Süleyman'la boy ölçüştürür. Güneşle ay gece ve gündüz ona secde eder. Yüzlerindeki nur bu yüzden yoksa secde etmeyen yüzde nur olur mu? O Allah ki gündüze gönül ferahlığı verdi. Yüzünü arttı, geceye ise can sıkıntısı düştü, karanlıklarda yandı, yakıldı. Dudu kuşuna altın gerdanlık taktı o, hüd hüdü ise Süleyman peygambere kılavuz yaptı. Göğü döndürmesiyle geceyi giderip gündüzü getirdi, balçığa bir üfürmesiyle insanı yarattı. Kudretiyle bir köpeği yakınlık eri yapar ya da arslan gibi bir eri köpekleştirir. Gökyüzünde oturanlara felek sofrasını kurar. Sonra o sofraya ekmek olarak güneşi koyar. Dilerse sopayı yılana çevirir. Kayadan dişi deve çıkarır. Dilerse de sarı öküzü konuşturur. O Allah ki Yasemin'in başına dört parçalı taç koyar. Laleye kanlı külah giydirir Nergisin başına koyduğu altın tacı ise Çiğ taneleriyle, incilerle süsler Balıktan aya kadar ne varsa hepsi varlığına şahittir Akıl onun yüzünden derde düşmüş Can ona gönül vermiş Gök dönmeye koyulmuş Yer kala kalmıştır Bu aleme de bak, o aleme de Var olan yalnız o, ondan başka bir şey yok. Varsa bile o, var olan da yine o. Yazıklar olsun ki kimse de onu tanımaya kudret yok. Güneş alemi aydınlatmış fakat gözler kör. Er odur ki sultanını bilsin. Hangi elbiseye bürünürse bürünsün onu tanısın. Yanlışa düşmek şaşı kişinin işi. Bu bakış işsiz kalmışların bakışı. Ey hakkı tanıyan, onu kendisinden başkasıyla kıyas etme. Allah kıyasa sığmaz. Ey Allah'ım, ne şaşılacak şey ki bütün zerreler sarhoş olmuş seni arıyorlar. Halbuki sen o kadar meydandasın ki bu yüzden büsbütün gizlenmişsin. Bu yüzden kimse senin cemalini görememiş. Her şeyden önce sen vardın. Her şeyden sonra da sen var olacaksın. Her şey senin varlığınla zahir oldu. Her şeyde de kendini gösterdin. Önde sendin, sonda can cisimde gizli. Sen ise can da gizlisin. Ey canların canı Allah'ım. Damını muhafızlar, kapını bekçiler tutmuş. Artık kim sana yol bulabilir, kapına nasıl varılabilir? Daha ne söyleyeyim, sen tarif edilemezsin ki? Ey gönül, eğer onu istiyorsan yola düş, aklını başına topla da yürü. Ama nereden bileceksin ona hangi yoldan gidileceğini, onun kapısına nasıl varılacağını? Onu tanıyamamışsın, bir şey söyleme, çünkü söylediğin de sensin. Bildiğinde, onu kendinle tanıma, onunla tanı, çünkü yol akıldan başlamaz, ondan başlar, yine ona gider. Önden giden, yolu gören erler, arada bir iz buldular, izlediler. Fakat yolun sonu yok ki kıyısına varılsın, haddi yok ki sayıya sığsın. Bu yola düşenlerin hepsi canlarını hayretin içine salmışlar. Yoldaşları da acizlik ve haşyet olmuş. Önden gidenlere bir bak hele, Adem'in başına neler geldi, neler çekti. Sonra tufan içindeki Nuh'a bak, binlerce yıl kafirlerden neler gördü. Sonra aşkı düşen, ateşi yurt edinen İbrahim'e, nefsini sevgiliye kurban eden gamlı İsmail'e, belaları uğrayan güneşini Yusuf'unu kaybeden Yakub'a, kulluk eden kuyuya atılan zindanlara takılan Yusuf'a ve sultanlığına bak, sonra yüreğini kurtlar kemiren Eyyub'u, yolunu yitirip bir vakit balık karnını yurt edinen Yunus'u, dünyaya gelir gelmez beşiği tabut bakıcısı Firavun'u olan Musa'yı, Ciğerinin hararetiyle demiri mum gibi eriten Davud'u gör. Sonra rüzgara hükmeden ama sonunda tahtı rüzgara giden Sultan Süleyman'a, Gönlü coşup köpürürken başına testereler dayanırken susan Zekeriya'ya, Başı kendi milletleri tarafından acımasızca kesilen Yahya'ya, daracından ağacından kurtulup Yahudilerden kaçan İsa'ya bak. Sonra hüzün peygamberine, peygamberler peygamberine bak. Kendi milletinden ne cefalar gördü. Sen bu işi kolay mı sanmıştın? Bu yolda en adi şey can vermektir. Daha ne söyleyeceğim ki? Dalda bir gül vardı, onu da kopardım. Söz bitti. Allah'ım! Senin gibi sonu olmayan başka kim vardır? Lütfet de artık beni perde ardında gizlice yakma. Perdeyi aç, yak, yandır beni. Hayret denizinde kayboldum, sen kurtar beni. Beni bu alem denizinden çıkar. Sen düşürmüştün, yine sen kaldır. Başım döndü, yolumu kaybettim. Kılavuzum sen ol. Canım boş şeylere bulaştı. Nefsim beni ele geçirdi. Eğer elimi tutmazsan vay halime. Ya bu pislikten kurtar ya da toprak et beni. Herkes senden korkar. Ben kendimden korkuyorum. Çünkü senden yalnız iyilik gördüm. Kendimden ise kötülük. Yeryüzünde gezinen bir ölüyüm ben. Ey kerem sahibi Rabbim canımı dirilt. Dilediğini kahredensin sen. Lütfedip de çağırdın mı? İşte yücelik. Kahredip de kovdun mu? İşte perişanlık, düşkünlük. Vakitsiz geldim ama kapına geleni boş çevirmeyeceğini bildiğimden geldim. Ümitsiz değilim, beklemekteyim. Olur ya yüz binlerce kişinin içinde beni tutar, bana lütfedersin. Hırsızın Ekmeği Bir eşkıya zavallı bir adamı yakaladı. Evine götürüp sıkıca bağladı. Sonra da kılıcını almaya gitti. Kılıcıyla kafasını kesecekti adamın. Elinde kılıcıyla nefes nefese evine döndüğünde gördü ki adam evdeki ekmeklerden yiyor. Adam olmayan kişi dedi. Bu ekmeği kim verdi sana? ''Karın verdi.'' diye cevap verdi adam. Bu cevabı duyunca elindeki kılıcı bıraktı eşkıya. ''Seni öldürmek bana haram oldu.'' dedi. ''Çünkü soframdan yiyene kılıç kaldıramam.'' ''Ekmeğimi yiyenden canını esirgemeyen ben nasıl olur da onu öldürür kanını dökerim.'' ''Ey Rabbim, beni yaratanım! Dünyaya geldim geleli senin sofrandan, senin ekmeğinden yiyip duruyorum.'' Bir kimse birinin ekmeğinden yedi mi ona hakkı geçer. Ekmek sahibi de onun hakkına riayet eder. Ben cömertlik denizinin sahibi olan senin ekmeğini çok yedim. Hakkımı gözet. Ey alemlerin Rabbi! Acizim, kanlara boğuldum. Karada gemi yüzdürdüm. Feryadımı duy, elimden tut. Daha ne kadar sinikler gibi ellerimi başıma götürüp bekleyeyim. ''Bilemedim, yanıldım, sen bağışla. Şu kan ağlayan yüreğime bak, bütün bu musibetlerden sen kurtar beni. Ey derdime derman olan Allah'ım! Kafire küfür gerek, dindara din. Atların gönlüne ise derdinden bir zerre. Şu kulağı halkalı kuluna bir zerre dert ver. Eğer senin derdin olmazsa, canım ölür gider.'' Varlıktan bir sermayem yok, Gölge içinde kaybolmuş bir zerreyim, Karanlıklar içinde kayboldum, Bir nur yolla, Kimsem yok benim, Yardımcım sen ol. İki cihan sultanı, Yakin ummanı, Şeriat güneşi, Alemlere rahmet olarak gönderilen, Hak peygamber. İnsanlara İslam ile hidayet yolunu gösteren, Gayb habercisi, peygamberin yücesi, miraç sahibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cüz'ün de küllün de imamı odur. İki alem de atının terkisine bağlanmıştır. Varlık alemine ihsan denizinden bir çiğ tanesi gibi gelmiştir o. Öyle bir yücedir ki ne desem, hangi sözlerle anlatsam, eksik kalır. Alemde ilk yaratılan hiç şüphe yok ki onun nuruydu. Hazreti Adem de, alem de onun nurundan yaratıldı. O nur yaratıldığında Rabbinin huzurunda secdeye vardı. Asırlarca secdede kaldı. Sonra kendisine hakikat denizinin yolu açıldı. O denize dalıp ne lazımsa hepsini elde etti. Bütün alem onun nurundan yaratıldığından, bütün alem halkının ta kıyamete kadar peygamberi oldu. Peygamberliğine melekler ve cinler de şahit tutuldu. Keçiyle kertenkele onu tasdik etti. Avcuna aldığı çakıl taşları Allah'ı tesbihe başladı. Yüzünü gören putlar ise yüzü koyun yere kapandılar. Miraç'ta bütün peygamberlerin önüne geçmiş, onların öldükten sonra gördüğünü o buradayken görmüştür. Cebrail'in bile girerse kül olacağı makama o selametle girmiştir. Yüce Allah ona ziyadesiyle hürmetinden adını Tevrat'ta da İncil'de de anmıştır. İsa peygambere ondan haber verdiği için müjdeci derler. Sırtında nübüvvet mührüyle dünyaya geldiği yer şehirlerin en hayırlısı Mekkeydi. Asırların en hayırlısı da peygamber oldu o. Asabı da ümmetinin içinde en hayırlısıydı. Allahu Teala peygamberliği ve mucizeyi onunla bitirmiş, bütün güzel huyları onda kemale erdirmiştir. O berrak bir nur denizi. Ben ise onu anlatmaya çalışan bir dilsiz, onu övmek bana düşmez, onu âlemi yaratan ölmüş. bu yetmez mi? Ey Muhammed, ey yüzlerin kararacağı günde bir avuç günahkâra şefaat eden şanı yüce peygamber, lütfet de şefaat mumunu yak, yak ki pervane gibi etrafına toplananların arasından kalkayım, Kanatlarımı çırparak onmuma atılayım. Gönlümün derdine ilaç sevgindir, Canımın nuru, güneşe benzer yüzündür. Senden dileyim kerem göster, Bana bir kerecik bak. Beni bütün şüphelerimden, şirkten Ve boş sözlerden arındır. Günahlarıma bakıp yüzüme kara çalma, Kapkara sulara batmış, Boğulmakta olan bu çocuğu kurtar, yine yola çıkar, senden bunu beklemekte, bunu ummaktayım. Oğlu suya düşen ana Dere kenarında gezinen bir çocuğun ayağı sürçtü, birden suya düşüverdi. Çocuğunu suda çırpınırken gören ananın canı yandı. Su kenarında çırpınmaya, yanıp yakılmaya başladı. Su akmakta, çocuk da suyun içinde bata çıka gitmekteydi. Derenin ucu gide gide bir değirmenin arkına vardı. Çocuk arka kapılacağı sırada ana suya atladı, çocuğunu çekip sudan çıkardı. Dere kenarına çıktıklarında ana çocuğa öyle bir sarıldı, onu öyle bir bağrına bastı ki, görenler yıllardır hasret kaldıklarını sanırdı. Ey şefaati, yüzlerce ana kadar büyük peygamber! Ben de dibi gözükmeyen, kıyısına varılmayan bir suya düştüm. Şaşkınlık girdabına yakalandım. Hasret suyunun arkına doğru sürüklenip gitmekteyim. O çocuk gibi ben de şaşkınlık içinde bata çıka ilerliyorum. Ey kendi yolunun yolcularına acıyan, onları esirgeyen! Lütfette senin suyuna dalan, boğulmak üzere olan bu biçareye bak. Şu yaralı gönlüme acı, kereminle bu sudan çek, kurtar. Lütuf memesinden süt ver bana, önümden kerem ve ihsan sofranı kaldırma. Ey hakkıyla idrak edilemeyen, övenlerin öğütlerinden çok uzak olan yüce Resul, Kimsenin eli senin atının terkisine erişememiştir. Benim gibiler ise geçtiğin yolların toprağında oturup kala kalmıştır. Kimsenin dostlarının uğruna toprak olmazsa seni sevenlere düşmandır. Ki dostlarının ilki doğruluk da senin sırdaşın, ikincisi adalet güneşi, üçüncüsü haya denizi, sonuncusu da Alimler ve cömertlerin padişahıdır. İlk dost, Müslüman erkeklerin ilki, Mağarada ikinin ikincisi, Hz. Ebu Bekir. Dinin en ileride geleni, Peygamber sırdaşı, En büyük sıddık. Allah Teala yüce katından, Hz. Muhammed Mustafa'nın gönlüne, Ne ilham ettiyse, o da onları Sıddık'ın göğsüne döktü. Bütün ömrünce hakikat sırlarına masal oldu o. İki alemi bir nefeste içine çekti. Ağzına bir taş alıp dudağını kapadı. Bir hoşça nefes almaya başladı. Geceleri kıyamda boynunu büker, secdede sabahlara kadar yanıp yakılarak hu çekerdi. Onun bir hu demesi ta Çin'e kadar miskler saçtı da Tatar diyarında bulunan ceylanlarda misk meydana geldi. Dağda, mağarada dili yalnız Allah'ı tesbih etsin diye ağzına çakıl taşı koymuştu. Hazreti Ömer onun kadrini biraz sezebilmişti de keşke onun göğsünde bir kıl olsaydım demişti. Hakla batılı ayıran er, din ışığı, şeriat ve adalet güneşi, Hazreti Ömer. Allah adalet ve insafı onunla tamamlamış, anlayış ve zekâda onu herkesin önüne geçirmişti. Hazreti Peygamber'in sözüne göre sırattan ilk geçecek, cennetin kapısına varıp halkasından ilk tutacak kişi odur. Ne yüce bir makamdır bu. Adalet onun zamanında kemale erdi. Nil onun yüzünden taştı. Zelzele onun keremiyle durdu. İslam onun gayretiyle aleme yayıldı. Kafir ve münafık onun zamanında sindiği yerde kala kaldı. Asabın içinde bir cennet mumuydu o. Şeytan onun gölgesinden bile kaçmıştır. Söz söylemeye başladığında hakikat gönlünden gelir, gözünün önünde belirir, dilinden inci taneleri gibi dökülürdü. Kah aşk derdiyle canını yakıp yandırır, kah Allah kelamıyla dilini kavururdu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun zarı zarı ağladığını görünce işte bu cennet ışığı demişti. Cennet Ulusu, Mutlak Nur, Hatta iki Nur Sahibi, İrfan Denizi, Hazreti Osman. İman bayrağı onun gayretiyle yücelere erişti. Hidayet de, marifet de onun hilafeti devrinde aleme yayıldı. Kur'an'ın ışığı bütün dünyayı sardı. Resul-i Zişan'ın sözüne göre o ikinci Yusuf'tur. Takva ve vefa denizidir, haya madenidir. Akrabasının işlerini düzeltmek için canla başla çalışmış, hatta canını bile bu yolda feda etmişti. Hançerlendiği zaman bile gamla, kederle oturmuş, Kur'an okuyordu. Efendilerin efendisi dedi ki, Göklerdeki melekler bile Osman'ın edebine bakarlar da, Utanırlar. Artık bundan böyle ne yaparsa yapsın Osman'a korku yoktur. Onun olmadığı bir biatta Hazreti Peygamber onun yerine kendi elini diğer elinin üstüne koymuş. Onun adına biat etmişti. Orada bulunan sahabiler keşke kayaların altında kalsaydık yanıp yakılsaydık da Osman gibi biz de burada bulunmasaydık. Ve bu şerefe nail olsaydık dediler. Yol gösterici imam, Hilm dağı, ilim ummanı, din kutbu, Allah'ın arslanı, Hazreti Ali. Allah'ın rızasını kazanmış, seçilmiş yiğit, dünyayı terk etmiş Fatıma'nın eşi, Hazreti Peygamber'in damadı. Sözüyle herkese yol gösterdi. Din yolunda kendisine uyulacak er oldu. Bu yüceliğe hak kazanmıştır. Fetvası söz götürmez müftü odur. Hz. Ali Allah'ın gayb aliminde tektir. Akıl nasıl olur da en doğru söyleyeniniz Ali'dir iltifatına mazhar olmuş onun bilgisinden şüphe edebilir ki. Nasıl Hz. İsa nefesiyle ölüleri diriltmişse o da nefesiyle kesilmiş eli yerine kaynatmıştır. O Allah dostu Kabe'de Allah Resulü'nün omuzuna çıkmıştı da putları teker teker yere atmış, kırmıştı. Bazen de aleminde kendisine bir dost bulamadan kendi içine gömülüp gitmişti. Ey taassuba kapılan! hep yerip kınayan, sonra da sevgiden bahseden kişi. Madem akıllıca laflar ediyor, iç aleminden bahsediyorsun, neden batılda ısrar ediyorsun? Halifelikte kapma, çalma falan yok. Ey gerçeği göremeyen, nasıl olur da Hz. Ebubekirle ile Hz. Ömer böyle kötü bir iş yapar? Eğer o ikisi halifeliği gasp etmiş olsalardı, yerlerine oğullarını geçirirlerdi. Hem de gerçekten bir hata yapmış olsalardı, onları yanlıştan çevirmek için ashaba farz olurdu. Hiçbir sahabe, madem ki böyle bir işe girişmedi, farzı terk etmeyi uygun gördüler mi dersin? Hadi onların hepsini haksız bul, yalancı say bakalım. Peygamber ashabını yalancı sayan, Peygamberin sözüne de yalan demiş olur. Çünkü o peygamber benim asabım yıldızlar gibidir. Zamanların en hayırlısı benim zamanım, ümmetimin en hayırlısı da benim asabımdır buyurmuştur. Peygamber sahabesi ne yaparsa doğrudur, yerindedir. Onlar işin en doğrusunu, en güzelini yaparlar. Onların birini hor görmek 33 binine birden hakarettir. Yaptığı her işi adaletle yapan, hatta bir devenin diz bağını bile kaybetmeyen bu derece hakikat aşığı bir kişi nasıl olur da haklı olanın hakkını gasp eder? Düşünme bile bunu. Her şeyden elini eteğini çekmiş, yüzünü Allah'ın rızasına çevirmiş, malını canını din yolunda feda etmiş o yol eri Ebubekir Sıddık Nasıl olur da zulmeder? Minberde bile edebini koruyan, Hazreti Peygamberin makamına oturmayan birisinin bu halini herkes görür de sonradan birisi çıkıp ona nasıl haksız der. Hazreti Ömer'in de işi gücü adaletti. Kah kerpiç taşır, kah diken sökerdi. Odun yüklenip şehre taşır, geçebilmek için halktan yol isterdi. Bu dünya zindanında her gün yediği yalnız yedi lokmacık ekmekti. Katığı ise sirke ve tuzdu. Gece olduğunda kendisini hiç kayırmaz sabaha kadar nöbet tutup orduyu korurdu. Yatıp uyuduğunda ise yatağı da yastığı da kumlar olurdu. Kuzeyfe'ye ''Ey keskin bakış sahibi, Ömer'de münafıklık alameti görüyor musun hiç?'' ''Eğer ayıbımı yüzüme karşı söylersen bana zulmetmiş olmazsın. Aksine iyilik yapmış olursun.'' demişti. Hilafet kavgasında olsa on deri parçasıyla yamanmış bir hırkası mı olurdu yalnız? Bu kadar zahmetlere katlanan biri bunları batıl uğrunda çeker mi? Onun devrinde mecusilerin şehirleri küfürden temizlendi. Müslüman şehirleri oldu. Eğer bunun için ona kızıyorsan, insaf yok sende. Hayır, ey bakışı bulanmış cahil, hilafet konusunda onları kendinle kıyaslama. Bu yücelik senin başına gelse, derde düşerdin, yüreğin kavrulurdu. Eğer birisi çıkıp onlardan hilafeti almış olsaydı, sırtlarından yüzlerce musibeti indirmiş olurdu. Yoksa sen bir ömür boyu Halkın balini boynunda taşımayı kolay mı sanmıştın? Hz. Ömer'in Halifelikten Vazgeçmesi Hz. Ömer Üveys'in yanına geldi. İçini döktü. Dedi ki, ''Bezdim artık bu işten. Halifeliği satıyorum. Bir alıcı olsa bir dinara bile satardım.'' Üveys, Hz. Ömer'den bunları dinleyince dedi ki, ''Madem halifeliği bırakmak istiyorsun.'' Sen bırak, alan var mı yok mu aldırma. Sen at, kime lazımsa gelir, yoldan kaldırıp alı verir. Ömer ashabın yanına dönüp halifeliği terk etmek istediğini söyleyince hepsi itiraz ettiler. Ey önümüze düşen, Allah rızası için bunu yapma. Ebu Bekir halifeliği senin boynuna yüklerken bir bildiği vardı da yaptı. Şimdi onun emanetini yüzüstü bırakırsan. ''Ruhu incinir.'' dediler. Hz. Ömer onları haklı buldu. Fikrinden caydı. Ama bu iş kendisine büsbütün ağır geldi. Hz. Ali'nin katiline şerbet sunması Yazılanın önüne geçilemez ya, ne çare ki o kara bahtlı adam Hz. Ali'yi ansızın yaralayıverdi. Ölümü beklerken Hz. Ali'ye bir şerbet sundular. O ise, ''Kanımı döken nerede? Bunu önce ona sunun. O içsin. Ben sonra içerim. Çünkü o benim yol arkadaşım olacak.'' dedi. Şerbeti haine götürdüklerinde o hain içmedi şerbetten. Dedi ki, ''Muhakkak ki bu zehir. Ali beni kahretmek, zehirlemek istiyor.'' Bu sözü o yaralı arslanı aktardıklarında şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki bu adam sunduğum şerbeti içseydi Allah'ın huzurunda onsuz bir adım bile atmaz. O girmedikçe cennete de girmezdim. Düşmanına bile böyle merhamet eden birisi nasıl olur da Hazreti Ebubekir'e kin besler? Belki de bütün alemde Hz. Ali'nin sevdiği gibi Hazreti Ebubekir'i seven biri daha gelmez. Hep böyle, Hz. Ali mazlumdu, hilafeti ondan kaptılar, ona zulmettiler deyip duracak mısın? Hz. Ali Allah'ın arslanıdır, başlara taştır, bil ki arslana kimse zulmedemez. Rabiatül Adeviye'ye ashabı sormaları Allah dostu Rabia'ya birisi, ''Ey veli kişi, Hz. Peygamberin ashabını anlatsana biraz.'' dedi. Rabia ise gülümsedi bu soruya. ''Eğer biraz haktan gözümü çevirsem, halkın derdine düşebilirim. Canını gönlünü hakka teslim etmiş biri nasıl başkasından haber versin? Secdede gözüne diken batıp kanının aktığını fark etmeyen bir kadın gayrısını ne bilsin? Allah yolunun yolcusu, dertlisi hiç kadın olur mu? Erdi o, er.'' ''Ben kendime bile tanımazken nasıl başkalarını tanır, birbirleriyle kıyaslayabilirim?'' demişti Rabia. ''Sen de bu yolda ondan ileride değilsin. İnsanlardan birini tutup diğerini kınamaktan vazgeç. Madem topraktan geldin, yine bu yolun toprağı ol. Gayrısından arın, temizlen. Madem sen de bir avuç topraksın, toprak gibi mütevazi ol. Herkesi temiz bil.'' Temiz söyle. 1. Bölüm Kuşların Kendilerine Padişah Aramaları Ey hidayet yolunu gösteren, hakikat vadelerinden haber getiren Hüt, Hüt merhaba. Sebe ülkesinin sınırlarına ne de güzel gittin. Orada Hz. Süleyman'la kuş dili ile konuştun. Onun sırlarına mahrem oldun. Bu yüzden yüceldin, başına taş takındın. Merhaba ey Tuğba cennetinde oturan, cennet elbiseleri giyinen, ateşten gerdanlıklar takan dudu kuşu. Cennet elbiseleri cennetlik ve cömert kişiler içindir. Ateşten gerdanlıklar ise cehennemliklerin. Yalnız Halilullah gibi Nemrut'tan kurtulan kişi, Ateşi gül bahçesine çevirip ortasında oturabilir. Sen de Nemrut'un kafasını kes, İbrahim gibi esenlikle ateşe ayak bas. Nemrut'un korkusundan arındın mı cennet elbiseleri giy. Artık sana ateş gerdanlıktan korku gelmez. Eğer bu yoldaysan kahkahayla gülme, yolunu sarpa çevirme, bundan vazgeç de, Rıza makamının kapısına yapış, tokmağını çal. Merhaba Eykem gözlerden saklanmış keklik, ne de güzelsin, bilgi dağından ne de güzel salına salına gelmektesin. Varlık dağını bırak, yokluğa düş ki, kayandan memeleri süt ve bal dolu bir dişi deve çıksın. Eğer iş başarman gerekse sür deveyi ki seni karşılamaya, Hazreti Salih çıksın. Merhaba ey keskin bakışlı, sert yarı doğan. Hep böyle haşin, hep böyle kızgın mı kalacaksın? Ezeli aşk namesini ayağına bağla ve onun ipini ebediyen çözme. Sonra seninle beraber doğan aklının yerine gönlünü koy ki ezelle ebedi göresin. Dört tabiat sopasını cesaretle kır. Birlik mağarasının içine girip orada otur. Oraya mi? alemin ulusu sana mağara dostu olur. Merhaba ey aşk bahçesinin bülbülü, haydi durma. Aşk derdiyle, gönül yarasıyla feryada başla. Dilinden dökülen davudi namelerle halka mana aleminin yolunu göster. Hazreti Davut gibi gönül yarasıyla bir güzel ağla ki sana da can feda etsinler. Nankör nefsine zırh giydirip durmaktan vazgeç. Davut gibi demirini erit, muma çevir. Demirini mum gibi erittikçe sen de Davut gibi hararetlenir, coşarsın. Ey uzakları gören güzel sülün, merhaba, gel de gönül ırmağının nur denizine döküldüğünü gör. Ama sen karanlık kuyusuna düşmüş, bela hapsine tutulmuşsun. Gözünü ta arşın en yücesine dik, kendini şu karanlık kuyudan çek, çıkar. Yusuf gibi kuyudan, zindandan geç, yücelik ülkesinin sultanı ol. Merhaba ey üvek kuşu, ötmeye başla ki yedi kat gök üzerine inciler saçsın. Boynunda vefa gerdanlığı takalıyken vefasızlık etmek ne de çirkindir. Kendinden geç, varlığından çık. Aklın seni mana alemine götürdü mü, hazır sana ağabey hayatı sunar. Merhaba ey güzel Şahin. Yücelik taslamış, murdar dünyaya bağlanmış, bu yüzden de kanlara bulanmış ahiretten ayrılmışsın. Dünyadan da ahiretten de geçer. İkisinden de hevesin kalmazsa yerin zülkarneyinin tahtı olur. Merhaba ey altın rengi kuş, güzelce gül, işe ateşlice sarılı ateş gibi gel. O ateşle önüne çıkanı yak, kavur. Yaratılmışların hepsine gözünü kapadın mı, Allah'ın rahmeti sana artarak gelir. Madem ki gönlün bu sırlara vakıf oldu, Haydi kendini hak yoluna vakfet. Büyüğünden küçüğüne, Şahinden Serçe'ye kadar bütün kuşlar bir yerde toplandılar. Ama başlarında bir sultanları yoktu. Her ülkenin bir padişahı var dediler. Nasıl olur da kuşlar ülkesinin bir padişahı olmaz? El ele verelim, kendimize de bir padişah bulalım bari. Çünkü padişahsız bir ülkede, ne düzen olur, ne dirlik. Gönlü perişan hüt, hüt de kuşların arasındaydı. Sırtına tarikat elbisesini giymiş, başına hakikat tacını geçirmişti. Anlayışı kuvvetli, gözleri hep hikmetliydi. Hüt Hüt sustu. Sustu ama yerinde duramaz oldu. Dayanamadı, o da konuştu. Dedi ki, ''Ey kuşlar!'' Ben gayb habercisi Hüt, Hüt Allah katından haberlerim, yaratılış sırlarından bilgim vardır. Hz. Süleyman'ın ordusunda rütbe bakımından herkesten ilerideydim. Huzurunda kim bulunmazsa bulunmasın hiç aramazdı. Ama ne gariptir ki ben bir an yanından ayrılsam sorar, arar, beni bulmak için her tarafa adamlarını gönderirdi. Bana bu şeref kıyametlere kadar yeter de artar. Yıllarca karalarda, denizlerde gezdim. Dağlarda, ovalarda aşılmaz mesafeleri aştım. Geçilmez yollardan geçtim. Kimsenin görmediği alemleri seyrettim. Böylece padişahımı tanıyıp bildim. Ama huzuruna tek başıma nasıl gideyim? Gücüm yetmez ki. Eğer siz bana yol arkadaşı olursanız, Padişahınızın kapısına varabiliriz. Ulu bir dağ var. Adına Kaf Dağı derler. Bizim padişahımız onun arkasındadır işte. Adı da Simurg'dur. O bize çok yakındır. Ama biz ondan öyle uzağız ki. Herkes onun adını ağzına alamaz. Kapısından, nurdan, karanlıktan binlerce perde vardır. Ve onun makamına erişmek ne buradan ne de öbür alemden kimsenin harcı değildir. Ne bir yol vardır ona ulaştırır ne de onsuz kalınır ayrılığa katlanılır. Binlercesi bu sevdayla yollara düşmüş bu yolda ölmüştür. Onun sanatları gözleri kamaştırır. Ne can hakkıyla övebilir onu ne de akıl anlayabilir. Bu yola çıkacak erin arslan gibi olması gerek. Çünkü yol uzun, deniz ise derin. Haydi biz de kendimizden geçelim, yola düşelim. Bu yolda güle ağlıya yürüyelim. Eğer bir iz bulursak ne mutlu. Bulamazsak o olmadan yaşamak ayıp bize. Sevgili yoksa can ne işe yarar? Bu yolda canını feda etmek gerek. Er gibi can ki sevgili sana binlerce can ihsan etsin. Haydi şimdi sizden de kim yol eriyse benimle beraber yola girsin. Padişahlarının büyüklüğü ve yüceliğini işiten bütün kuşların akılları başlarından gitti. Hasret yüreklerini sardı, sabırsızlandılar. Hüt hütün arkasına dizildiler, yola düştüler. Sultanlarına aşık oldular. Kendilerine düşman kesildiler. Ama yol uzun, menzil ise uzaktı. Gitgide kuvvetten düştüler. Kimi yoruldu, kimi hastalandı. Hepsi de simurga varmak istiyordu. Ama yine de her biri başka bir özür getirmeye başladı. Önce sarhoş gibi kendinden geçmiş bir halde bülbül geldi hüt yanına. Her ötüşünde bir anlam vardı Bülbül'ün, her anlamda ise bir sır alemi gizliydi. Dedi ki dertli Bülbül, aşk sırları bende kemale erdi, her gece tekrarlayıp dururum onları. Ama Hazreti Davut gibi belaları uğramış birisi yok ki, ona ağlaya ağlaya aşkın zeburunu okuyayım. Neye inleyişini benim sözlerim verir? Çenge namesini veren yine benim feryadımdır. Gül bahçelerini benim namelerim doldurur. Aşıkların yüreklerini benim feryadım taşırır. Her an başka bir tarzda zikreder, her dem ayrı bir dertten bahsederim. Fakat sevgilim baharda aleme mis kokuları saçarak açılınca gönlüm hoşnut olur. Yüzüne bakınca her derdimi hallederim. Sevgilim gizlendiğinde ise susup köşeme çekilirim. Bülbül'ün sırrını gülden başka kim bilir, kim anlar ki? Bir bülbülün simurgu sevmeye gücü yetmez ki. Bülbül'e bir satberkin sevdası yeter. Şimdi gül yürekler yakan bir ahu gözlü dilber gibi açılır da, bütün alemde yalnız benim yüzüme bakıp gülerse ben... Bir gecelik bile öyle dudağı tatlı bir dilberin sevdasından nasıl vazgeçer ayrılığına nasıl dayanırım ötüp kızlı bülbüle ey surete aldanıp kalan kuş dur daha ileri gitme bir güzelin aşkıyla kendinden geçme olgun olanlar geçici bir hevese bağlanmaktan bıkarlar gülün bir gülümsemesi sana tesir etti ama seni işinden gücünden edip gece gündüz feryat ettirmedi mi? Bir yoksulun padişahın kızına aşkım. Zamanın birinde bir padişahın yüzü aydan daha aydın güzel bir kızı vardı. Kızı bir gören aşık oluyor, kendini kaybediyordu. Yanağı kafır gibi bembeyazdı o güzelin, saçları ise mis gibi simsiyah. Onun dudaklarına susamaktan ağabey hayatın dudağı kuru olmuştu. Şeker onun dudağının lezzeti de bilse erir yok olurdu. Bu dilber bir gün bahçede gezinirken tesadüfen oradan bir fakir derviş geçti. Dervişin elinde bir ekmekçinin acayip verdiği yarım somun ekmek vardı. O ay yüzlü dilberi görünce ekmeği elinden düşüverdi. Kız ise yoksul dervişe gülerek geçti gitti. Dervişin elinde yarım bir ekmek, bedeninde yarım bir can vardı. Kızın gülüşüyle bir anda ikisini de kaybediverdi. Artık ne gecesi ne gündüzü vardı. Yanıp yakılmaktan, ağlamaktan söz söyleyecek, iş yapacak hali kalmıyordu. Derviş bu aşkı tam yedi yıl çekti. Yedi yıl kızın mahallesindeki köpeklerle yatıp kalktı. Derdini onlara anlattı. Kızın yakınları da rahatsız olmuşlardı yoksuldan. Onu bir gece öldürmeye karar verdiler. Kız gizlice yoksul dervişi çağırdı. Elde edemeyeceğin bir şey için kapımda boşuna bekleme. Canına kast edecekler. ''Durma, kaç?'' dedi. ''Derviş, benim gibi binlerce aşığın canı senin cemaline feda olsun. Ben canımı seni ilk gördüğümde kaybetmişim zaten. Demek beni haksız yere öldürecekler. Bari şu soruma cevap ver. Madem bana hiç acımayacaktın, neden bana o zaman gülmüştün?'' ''Kız, ah ünersiz adam, senin hiçbir şeyden haberin yok.'' Sana neden güldüm biliyor musun? Gülünecek bir suratım var, görünce insanın gülesi geliyor. Ama yüzüne gülmek, sana yüz vermek de hataymış, dedi ve dervişin önünden rüzgar gibi çekildi gitti. Zaten ne olduysa bir hiçten ibaret değil mi? Gülbülden sonra yemyeşil elbisesi boynunda altın gerdanlığıyla tatlı dilli Dudu çıka geldi. Dudu tatlı tatlı söylemeye başladı. Taş yürekli insanlar benim gibi güzel bir kuşu tutup kafeslerde hapsediyorlar. Oysa ben kuşların hızırıyım. O yüzden yeşiller giyindim. Belki ben de hızırın içtiği ah hayattan içerim diye ümit ederim. Simurga varmaya benim takatim yetmez. Geri dönmektir niyetim. Bana bir içimlik ağabey hayat yeter. Hüt hüt, akıllıktan zerre kadar nasibi olmayan kuş. Bil ki canını vermeyen kişi er değildir. Can verirsin de sevgiliye kavuşursun. Can bu işe yarar. Ağabey hayat istiyorsun ama canını da seviyorsun. Bu iş sana göre değil. Bir deriden ibaretmişsin yalnız. Canı ne yapacaksın? Er gibi sevgiliye feda et. Ver onu sevgiliye dedi. Mecsup ve Hızır Dünyadan elini ayağını çekmiş bir meczuba Hızır, Ey işini tamamlamış Allah aşığı, Bana dost olmak ister misin dedi. Meczup reddetti bu teklifi. Senin halin benimkine uymaz. Sen kıyamete kadar yaşamak için ağa hayat içtin. Ben ise sevgiliye kavuşmak için canımdan ayrıldım. Sen canını koruma sevdasındasın. Ben ise feda etmek derdindeyim. En iyisi seninle ben tuzaktan kurtulmak için dağılan kuşlar gibi birbirimizden uzak olalım.'' Ondan sonra kanadının her tüyü binlerce nakışlı sırmalarla süslü tavus öne geldi. Taze bir gelin gibi cilvelenmeye, tüylerindeki sanatı göstermeye koyuldu. Galp nakkaşının bezediği tüylerimi gören Çinli ressamların kalemleri ellerinden düşmüştü dedi. Ama nasıl olduysa kötü bir kaza oldu. Çirkin yılana kanıp dostu olduğum için cennetten sürüldüm kuytu bir köşeye atıldım. Şimdi tek dilediğim bir kılavuz çıksın da beni bu karanlık yerden kurtarsın. Bana tekrar cennet yolunu göstersin. Ben sultana ulaşmaya layık bir adam değilim. Kapıcısına erişeyim yeter. Dünyada başka bir isteğim yok. Yüce cennete tekrar kavuşayım kâfi. Hüt, hüt tavusa dedi ki, ey kendi yanlışı yüzünden yolunu kaybeden. Sanki onun yanı ondan iyiymiş gibi padişahtan bir yurt isteyen azgındır. Padişah kapısı engin bir denizdir. Güzelim cennetler ise ancak ondan bir damla olabilirler. Deryaya kavuşmaya gücün yeterken neden bir çiğ tanesiyle yetinmektesin? Tam olanın parçayla buçukla ne işi olur? Can olanın azaya ihtiyacı mı kalır? Ersen tam ol, tümü iste tümü gör. Sonra bembeyaz elbise giyinmiş, tertemiz sulardan çıkmış kas, topluluktan sıyrıldı, hüt hütün önüne geldi. Dedi ki: "Dünyada benim gibi özü temiz, yüzü temiz başka birisi var mı acaba? Her an temizlenmekteyim ben. Adeta seccademi suya sermişim. Hem elbisem temizdir benim, hem de yerim yurdum. Azığım da su." Varlığım da susuz bir an duramam. Benim de gönlüm dertliydi ama dertlerimi suyla yıkadım arındım. Burada ise su yok. İşi suyla olan, alan yazısı suyla yazılan biri sudan nasıl ayrılsın? Bir kıvılcımla bile yanan ateş denizini nasıl geçsin? Kıblesi su olan artık simurga nasıl murad alsın? Hüt hüt hayret etti kazın bu haline. Suya nasıl bağlanmışsın ki o ateş olmuş canını yakıp bitirmiş. Su da öyle bir uykuya dalmışsın ki bir damla su gelmiş senin yüzünün suyunu alıp götürmüş. Su yüzü kararmışlara, kirlenmişlere gerek. Sen de yüzü pislerden sen durma su ara. Su üstüne kurulan yapı bir meclise sordular. Şu iki alemin aslı nedir ki? Bunlarda bunca hayaller vehimler var. Meczup dedi ki, Her iki alem de yukarısı, aşağısı aslında bir damla sudan ibaret. Ne var ne de yok. Önce bir damla su yaratıldı, sonra sevgili o damladan göründü. Sudan yaratılan her şey demir gibi sağlam olsa bile baki kalmaz. Demirden sertini bulamazsın. Alemde onun da harcı suyladır. Bak da gör. Suyun durulduğunu gören hiç yok. Peki su üstüne kurulan yapının duracağını kim söyleyebilir? Keklik, kırmızı gagası siyah elbiseleriyle yerinden kalktı. Neşeyle salına salına öne çıktı. Onun da derdi mücevherleydi. Ben mücevherler bulabilmek için dağlarda gezerim. Mücevher sevgisi yüreğimi öyle bir yaktı ki, İçimdeki ufacık taşlar kan haline geldi. Şimdi küçük taşçıkları yutup gönlümü ateşlere veriyor, sonra da taş üstünde yatıyorum. Böyle dert çeken birinin savaşlara girmesine ne gerek var? Mücevherden başkası sevmeye değmez, gelip geçicidir. Mücevherin saltınatı ise bakidir. Ben dağların delisiyim, bir mücevher eri. Dağlarda tepelerde hep onu arar dururum. Şimdiye kadar da ne ondan daha azizini buldum ne de daha değerlisini. Simburg'a giden yol çok çetin. Benimse ayağım mücevher sevdasıyla bataklığa saplanmış. Hüt, hüt de ona dedi ki Ey mücevher gibi rengarenk süslerle bezenmiş keklik! Bu ne dayanaksız bir bina, bu ne sakat mazeret. Mücevher dediğin ne ki? Rengarenk boyanmış bir cisim. Üzerinden rengini aldın mı Yeriye kupkuru bir taş kalır. Bir taşa kapılanın da ne aklı olur ne de temkini. Oşuna bunca madeni kazıp durma. Sevgilinin çehresini görmekten başka bir şeyi dert edip canını üzme. Ey mücevher arzulayan, gönlüne koyabileceğin bir mücevher ara, onu iste.'' Ardından gölgesiyle padişahlara padişahlık bağışlayan hüma kuşu öne geldi. ''Ey deniz ve kara kuşları'' dedi. ''Ben diğer kuşlardan farklıyım. Yaradılışça yüce yaratıldım. Körpe nefsime hep aşağılar dururum. Ona daima kemik verdiğim için ruhumu şerrinden belasından korurum. Bu yüce makamı da böylelikle eriştim.'' Kanadının gölgesi üstüne düşeni padişah yapan bir kuşun büyüklüğünden, gücünden kaçılır mı? Herkesin benim gölgemde oturması lazım ki bir şeyler elde etsin. Padişahlık benim işim, padişahlara padişahlık yapan benim. Asi Simurg nasıl bana beden olur? Hüt, hüt şaşırdı Hüman'ın bu kibrine. Ey gururunun esiri olmuş cahil kuş, sus da... Milleti kendine daha fazla güldürme. Köpek gibi kemikle geçiniyor, sonra da padişahlıktan bahsediyorsun. Önce kendini kemikten kurtarsaydın ya, parzet ki padişahlar senin gölgen sayesinde padişah oluyorlar. Ama yarın toprağa girdiklerinde hepsi de padişah olduğuna bin pişman olacak. Acaba padişah olan senin gölgeni görmese, hesap gününde başına bu kadar bela gelir miydi Sultan Mahmut'un padişahlığı yanlış yola sapmamış güzel ahlaklı birisi gece rüyasında Sultan Mahmut'u gördü ey zamanında iyilik saçan padişah ebedi yurdunda halin nasıl diye sordu ona yürek yarama dokunma bırak dedi Sultan Mahmut burası padişahlık yeri değil. Bir avuç çürümüş toprağa padişah mı denir? İlimde padişah denmeye layık biri varsa o da Allah Teala'dır. Sen de beni çağıracaksan aşaşkın diye çağır. Asıl padişah odur. Onun huzurunda bana padişah deme. Sultanlık yalnız ona yaraşır. Keşke dünyada iken sultan olacağıma bir yoksul olsaydım, yerlerde sürünseydim. Keşke tahta çıkacağıma kuyuya düşseydim. Tekrar dünyaya gelebilsem, değil sultanlık yapmak, bir hamamda külhancı olur, külhancı Mahmut diye anılırdım. Şimdi tek isteğim, bana gölge yapan hüma kuşunun kolu kanadı kurusun, bir daha kimseye gölge etmesin. Sonra topluluğun önüne doğan geçti. Beyliğinden, ululuğundan bahsetmeye başladı. Bana lazım olan şey padişahın eli. Onu düşünerek herkese sırtımı çevirdim. Zahitler gibi riyazetler çektim. Edeb erkan öğrendim. Olur da bir gün beni padişaha götürürler diye bunlara katlandım. Bana padişahın elinden düşen toz bile yeter. Ben simurgu rüyamda bile göremem. Neden boş yere onu arayayım ki? Hüt hüt! Ey boş bir sevdaya düşmüş aşık kuş dedi Doğan'a. Bir surete kapılmış, gerçekten ne kadar uzaklaşmışsın? Padişah eşi olmayan kişiye derler. Vefadan başka bir şey bulunmaz onda. Dünya padişahı ise bir an vefakarlık eder, sonra döner cefada bulunur. Dünya padişahından uzaktır. Çünkü o ateşe benzer, yanına yaklaşanların hayatı kararır, sürekli tehlikede olur. Onun için padişahın yanında uzaklaşın diye bağıran bekçiler gezer. Yani bunlar aslında ey padişaha yakın olan uzaklaş derler. Padişahın Sevdiği Köle İyi huylu, temiz yürekli bir padişah, gümüş bedenli bir kölesine aşık oldu. Onu öyle severdi ki bir an bile yanından ayırmazdı. Bu padişahın tehlikeli bir de eğlencesi vardı. Bir elmayı hedef yapıp kölenin başına koyar, sonra köşkün bahçesinde atışı bırakana kadar kölenin yüzü kurumuş otlar gibi sapsarı olurdu. Bu durumu bilmeyen biri ona, fil gibi yüzün, neden altın gibi sararmış, padişah seni bu kadar sevdiği halde neden yüzün sarı?'' ''Anlat bana.'' dedi. Köle anlatmaya başladı. Başıma hedef olarak bir elma koyuyor ve karşıma geçip nişan alıyor. Eğer ok bana isabet ederse benim için ''Zaten iyi bir köle değildi. Kölelerimin arasında en kusurlusu oydu.'' der. ''Yok, eğer ok hedefe rastlarsa herkes bu padişahın bahtındandır.'' der, geçer. Ben ise... Bu iki dert arasında kıvranıp duruyor. Bir hiç uğruna canımı tehlikeye atıyorum. Dedi ki, ey kuşlar ben kendimle meşgulüm. Kendi yaramı iyileştirmeye çalışıyorum. Deniz kıyısını kendime yurt edindim. Sesim soluğum çıkmaz kimseyi de incitmem. Bütün gün deniz kıyısında daima dertli, daima ihtiyaç içinde oturur dururum. Su isteğiyle yüreğimi dağlar, suyu kendimden bile esirger, kıskanırım. Suda yüzemem, yalnızca dudaklarım kupkuru bir halde onun kıyısında otururum. Deniz coşar, dalgalanır ama ben ondan bir damlacık bile içemem. Denizden bir damla suyun eksileceğini düşündükçe kıskançlık ateşiyle yüreğim yanar çünkü. Benim gibi bir kuşa deniz aşkı kafi, başımdaki bu sevda, bir de simurk aşkını kaldıramaz. Hüt hüt ona da şöyle cevap verdi. Ey denizi tanıyamamış gafil kuş, deniz tehlikelerle, canavarlarla doludur. Bazen durgundur o, bazen fırtınalı. Bu halde durmaz o, kah suları çekilir, kah kıyıya çarparak coşar, ilerler. Nice şöhretli kişilerin gemilerini parçaladı, niceleri onun girdabına kapılıp öldü. Onu az çok tanıyan dalgıçlar bile içine daldıklarında ölüm korkusuyla nefeslerini tutarlar. Çünkü deniz içindeyken nefes alan birini boğup öldürür, çöp gibi yukarıya bırakır. Kimseye vefa göstermeyen denizden vefa beklenir mi? Sen de ondan vazgeçmezsen akıbetin onlar gibi olur. Deniz sevgilinin iştiyakıyla coşup köpürür, dalgalanır. Kendisi bile gönül huzuru bulamamış, isteğine erememişken, sen ondan nasıl gönül huzuru bulacaksın ki? Birisinin Deniz'le konuşması Kalp gözü açık birisi Deniz'e şöyle sordu. ''Ey Deniz, neden mavi yas elbiselerine büründün? Hiç ateşe sahip değilken neden coştun, köpürdün?'' Deniz de o gönlü güzel kişiye cevap verdi. Sevgiliden ayrı düştüğüm için yaz elbiseleri giyindim. Ona layık olmadığımdan ayrılık acısıyla kıvranıp duruyorum. Dudaklarım kupkuru, aşkının ateşiyle oturup kala kaldım. Kevserinden bir damlacık bulabilsem ebedi bir hayata kavuşur, kapısında beklerdim. Ama benim gibi yüreği yanık niceleri var ki susuzluktan yürekleri yanıp ölüp gidiyorlar. Kuhu kuşu, Mecnun gibi deli deli ortaya atıldı. Dedi ki, ''Harabelerde doğmuş bir acizim ben. Devamı bulamadan harap olup gidiyorum. Ama öyle bir köşk seçtim ki kendime. Huzura kavuşmak isteyen onun gibi yıkık, sarhoşların mekanı olan yerlere gitmeli. Yıkık yerleri yurt edinip zahmetlere katlanıyorum. Çünkü hazineler böyle yerlerde saklı olur.'' ''Hazineye ulaşmanın başka bir yolunu bilmiyorum. Şu harabede bir gün olur da bir hazine bulursam, benim şu deli gönlüm sükûne erer, isteğine kavuşur. Simurga olan aşk ise masaldan başka bir şey değil. Er gibi ona aşık olamayan benim gibilere viraneler, harabeler yakışır. Hüt hüt de puhunun bu sözlerine.'' Ah hazine bulma sevdasıyla yolunu şaşırmış sarhoş kuş dedi. Farzet ki bir hazine buldun. O hazinenin başında ömrün bitecek ama yolun bitmemiş olacak. Altından put yapan sonra ona tapanlara samiri derler. Yoksa sen samiri misin? Gönlünü altın sevdasıyla bulandıranların, kirletenlerin yüzlerinin kıyamet günü neye çevrileceğini bilmiyor musun? Altını seven adam. Gaflet içindeki bir adamın bir küp altını vardı. Adam bir gün ölü verince altınları da sakladığı yerde kala kaldı. Aradan çok geçmedi, oğlu adamı rüyasında gördü. Yüzü fareye dönmüştü adamın, yaşlı gözlerle altınları sakladığı yerin etrafında dönüp duruyordu. Oğlu hayret etti babasının bu haline. Baba sana ne oldu böyle anlatsana diye sordu. Şuraca altınlarımı saklamıştım. Bilmem kimse buldu mu diye cevap verdi adam. Peki neden yüzün fareye dönmüş? Neden böyle bir belaya çarptırıldın? Dedi ki adam altınlarını evine değil gönlüne koyanlar benim gibi hep böyle fareye çevrilirler. Bana bak da ibret al oğlum övdümü tut da Altın sevdasına kapılma. Kuyruk salan, baştan ayağa ateşlerde yanmış gibi bir halde geldi. Gönlü üzgündü, bedeni güçsüz. ''Ben bir şaşkınım, bir bunağım ben'' dedi. ''Ne aşık bir gönlüm var, ne de bir şey söylemeye gücüm. Değil fil gibi kuvvetli kollarım, karınca kadar bile kuvvetim, kudretim yok benim.'' Yücelerdeki simurga nasıl ulaşabilirim ki? Onu arayanlar pek çok ama ona ulaşmak kuyruk salan gibilerin haddine değil ki. Eğer sizinle beraber yola çıkarsam ya yanarım ya da ölür giderim ama ona kavuşamam. Madem ki ona erişemeyeceğim olmayacak bir ümitle yol alamam bari kuyu içinde yitirdiğim Yusuf'umu arayayım ben. Yalanla kendini düşkün göstermeye çalışma dedi hüt, hüt de ona. Her tarafından riya damlıyor ama ben buna kanmam, boşuna uğraşma, ben bunu satın almam. Ağzını hiç açma, yola koyul, bahtını bu yolda ara, seni bu yolda yaksalar bile tahammül et. Sen Yakup olsan bile sana Yusuf'unu vermezler, O şere hileye başvurma, Yusuf'u sevmek layık olmayan kişiye haramdır. Hz. Yakup'un Hz. Yusuf'a olan sevgisi Hz. Yusuf'u babasından ayırdıklarında Hz. Yakup'un gözlerine ak düştü, göremez oldu. Artık gözlerinden kan ırmakları akmakta, diline daima Yusuf'un adı düşmekteydi. Öyle ki sonunda Cebrail geldi, buyruğu iletti. Artık Yusuf'un adını ağzına alırsan, ''Adını peygamberlerin arasından sileceğiz.'' dedi. Emir böyle olunca Hz. Yakup Yusuf'un adını ağzına almadı ama gönlünden de silemedi. Sonra bir gece Hz. Yakup oğlunu rüyasında gördü. Yanına çağırmak istedi. Ama emri hatırlayınca kendisini topladı, seslenmedi. Yüreği öyle yanmıştı ki kendini tutamadı. Yürekten bir ah çeki verdi. Rüyadan uyandığında Cebrail geldi. Dedi ki: Yusuf'u gördüğünde adını anmadın. Ama o anda öyle bir ah ettin ki anladım ki sen hakikatte tövbeni bozdun. Hele bir bak, bu iş aklın başına ne sevdalar getirir. Aşk insana neler eder. Sonra vadideki kuşların hepsi ayrı bir mazeret buldu. Bilgisizliklerinden hepsi bir özür ileri sürdü. Teker teker her birinin özrünü anlatsam hikaye uzar gider. Onun için affet beni. Bir kadehçik şarapla sarhoş olan bir kişi, içip içip yıkılmayan bir ere nasıl yetişir? Ömründe mum görmeyen güneşe nasıl erişir? Sen bir damlacık suda bile boğulduktan sonra nasıl olacak da tepeden tırnağa deniz kesileceksin? Ağır bir sözden incinirken daha baltaya nasıl tahammül edeceksin? En son içlerinden biri hüt hüte şunu sordu. El önümüze düşen, bize yol gösteren kılavuzumuz. Hepimiz güçsüz, kuvvetsiz, aciz kuşlarız. Yüce simurga varmak için ne kolumuz var ne kanadımız. Ona nasıl ulaşacağız ki? Bu körlükle sırra erilir mi? Eğer ona erişebilecek olsak arar iştiyakını çekerdik. O Hazreti Süleyman biz ise topal karıncalar. Hele bir bak o nerede biz neredeyiz? Padişahlık yoksul kişilerin harcı olur mu? ''Bu iş bizim gibilerin himmetiyle başarılır mı?'' O zaman hüt, hüt onlara şöyle seslendi. ''A eli boşlar, a yüreği bozuklar, İyi bilin ki aşk yüreği bozuklarda olmaz.'' ''A yoksullar, bu eli boş halinizden ne elde ettiniz ki, bu iş ne kadar daha böyle gider ki, aşk ile bozuk yürek bir arada durur mu?'' Aşkın kıymetini bilebilseydiniz, güle oynaya can feda etmeye giderdiniz. Simurg örtüyü kaldırıp güneşe benzer yüzünü gösterdiğinde yüzbinlerce gölge yerleri serilmişti. Göz sahipleri o gölgelere bakabilir yalnız. Simurg aleme gölgesini saldığından bunca kuş suretleri meydana geldi. Bunu iyice bildin mi işleri yoluna koydun demektir. ''Bunu bildin mi bir de iyice anla. Anladıysan sakın açığa vurma. Kendinden geçen kişi artık onu seyir makamına varmıştır. Bu makama varırsan hak oldum sanma. Onun denizine dalmış olan birisi nasıl olur da hulule inanır?'' ''Bu ne boş bir söz, bu ne abes iş, gizli şeyin gölgesi olur mu hiç?'' Simurg apacık meydandaydı ki aleme gölgesi vurdu. Eğer Simurg'u görecek gözün yoksa gönlün ayna gibi aydın değil demektir. Onun güzelliğiyle aşk oyununa girişmek mümkün olmadığından lütfuyla bir ayna icat etti o. Gönül derler o aynaya, gönlüne bak da Simurg'u gör. Güzel Padişahın Yaptırdığı Aynalı Köşk Güzelliğini Hazreti Yusuf'tan ödün çalmış bir padişah vardı. Güzelliğini görenler alemde güzelliğini ona denk birinin olmadığını söylerlerdi. Yüzü seher güneşi gibi parıldardı. Teni gonca güller gibi kokardı. Halkının ona sevgisi artık hadli aşmıştı. Bazen şevdisini sürüp yüzüne gülgün bir peçe salar şehri gezmeye çıkardı. Yüzüne bakanları cezalandırır, adını ağzına alanları zindana atardı. Onun güzelliğini düşünenler aklını, canını yele verir, yüzünü peçesiz seyredenler ağlaya inleye can verirdi. Onun aşkından birilerinin ölmediği gün olmazdı. Eğer birisinde onun yüzünü görmeye dayanacak takat olsaydı, padişah ona yüzünü gösterirdi. Fakat kimse de buna dayanacak güç yoktu ki. Padişah bir gün her an kendisini seyredebilmek, güzelliğine bakabilmek için bir ayna yapılmasını emretti. Padişaha güzel bir köşk yaptılar. İçine de büyük bir ayna koydular. Padişah köşke her gidişinde aynanın karşısına geçer, dünyada gözüken suretini seyredip zevk alırdı. Sen de sevgilinin yüzünü seviyorsan, bil ki onun yüzünün aynası gönlündür. Gönlünü eline al da onun yüzünü gör. Canını ayna yap da onun güzelliğini seyret. Senin sultanın yücelik sarayında oturur. Sarayı aydınlatan onun güzellik güneşidir. Şimdi sen de padişahını gönül sarayında ara. Bir zerrede bütün kainatı seyret. İskender'in Elçiliği İskender, o büyük padişah, bir yere elçi gönderecekti. Kimseye belli etmeden elbiselerini değişti. Elçi olarak kendi gitti. Gittiği yerde kimsenin duymadığı şeyleri İskender şöyle buyurdu diye nakletti. Ama kimse de onun İskender olduğunu anlamadı. Çünkü kimse de iskenderi görecek göz yoktu. Ben İskender'im dese de inanmazlardı. Padişaha her gönülden bir yol gider, ama yolunu şaşırmışlar, onu bulamaz ki. Odanın dışında olana padişah yabancıdır. Odanın içinde isen üzülme, padişah da orada. Eyazın hastalığı. Eyaz'a nazar değmiş, hastalanmıştı. Gücünü yitirip yatağa düştü. Birkaç gün sultanın yanına gelemedi. Hastalık haberi Sultan Mahmud'a erişince, Sultan bir hizmetçisini çağırdı. Dedi ki, ''Hemen Eyaz'ın yanına git. Ona tarafından de ki, ''Ey padişahından ayrı düşen, senden uzak kaldığım için yalnızlık derdine, senin hasretine düştüm.'' Acaba şimdi sen mi daha hastasın yoksa ben mi? Sana bir kötü nazar değdi. Nazenin bedenini yatağa düşürdü. Şimdi bedenim sevgilimden ayrı düştü. Ama ruhum sana eskisinden daha yakın. Bunları söyledi ve hizmetçiye Haydi şimdi ateş gibi git, duman gibi gel. Yolda eğlenmeden şimşek gibi koş. Yolda vakit kaybettiğini duyarsam sana cihanı dar ederim dedi. Hizmetçi yolları tozutarak rüzgar gibi Eyaz'a ulaştığında bir de ne görsün? Sultan Eyaz'ın da başında oturuyor. İşin ilerisini düşününce hizmetçiyi ter bastı. Eli ayağı titremeye başladı. Padişah şimdi benim kanımı dökecek diye düşündü. Yeminler ederek, Sultanım ne bir yerde oturdum ne de durdum. Öyle olduğu halde nasıl benden önce geldiniz anlamadım. İster inanın ister inanmayın ama benim bir kusurum yok demeye başladı. Sultan Mahmud hizmetçiye sen eyasla aramızdaki sırrı nereden bileceksin ki dedi. Onunla benim aramda gizli kimsenin bilmediği bir yol var. Çünkü onu görmeden duramam ben. Zaman zaman bu yoldan gelirim. Ama bunu kimsecikler bilmez. Aramızda nice gizli yollar, Canımızda nice sırlar vardır. Zahiren ondan haber sorarım, Ama hakikatte canım onunla beraberdir. ikinci Bölüm Kuşların Yola Çıkmaları Hüt sözlerini dinleyen bütün kuşlar uçup gitmeye niyetlendiler. Bu yola baş koymaya, dert çekmeye ahdettiler. Birisi hütüde hü ey yol göstericimiz. Bu yolu nasıl aşalım? Bizim kanatlarımız bu yolu bitirmeye yeter mi diye sordu. Kılavuzları şöyle dedi onlara. Aşık olan canını düşünmez. Gönül canın düşmanıdır. Canını terk edip yola attın mı? O yol biter. Can ayak bağıdır aşağı. Canını verdin mi? Perdeyi kaldırır, sevgilinin yüzünü görürsün. Aşık hiç düşünmeden bütün harmanını yakar, bitirir. Başını testereyle kesseler, tenini biçseler bile ah etmez, sabreder. Değil aşka düşmek, aşka anlatmak bile zordur. Her şeyden yücedir aşk. Aşk sana yoksulluğun kapısını açar, canından geçmenin yolunu gösterir. İşte ondan sonra bu işin eri olursun. Bu yola er gibi ayağını bas, korkma, her şeyden geç ama dönüp ardına bakma. Korkuyla ne kazanırsın ki, artık çocukluğu bırak, Arsanlar gibi yola düş, işe başla. Yolunda yüzlerce tehlike bulunsa bile, değil mi ki bu yolda bulunuyor, aldırma. Şeyh-i an Hikayesi Şeyh-i San'an zamanın piriydi. Büyüklüğünü anlatmak için ne söylesem hepsinden daha yukarı daha ileriydi. Tekkesinde tam 40 yıl 400 dervişine şeyhlik etmişti. Dervişleri de tıpkı kendisi gibi gece gündüz zikir ve ibadet ederler, bir an bile durup dinlenmek bilmezlerdi. Şeyhin ilmiyle amelini kıyaslayanlar hangisinin daha fazla olduğunu karar veremezlerdi. 50'ye yakın hac etmişti. Yaptığı umrelerin sayısını kimse bilmezdi. İbadetleri hatta hesaba gelmez, hiçbir sünneti terk etmezdi. Hastalananlara, gevşekliğe düşenlere nefesiyle şifa dağıtırdı. Bilhassa halka her konuda rehberdi. Şöhreti cihanı tutmuştu. Şeyh Hasan an bir gece acayip bir rüya görüverdi. Tekkesinden çok uzakta Rum ülkesindeydi. Bir putun karşısına geçmiş oyuna ona secde ediyordu. Şey hayra yormadı bu rüyayı. Eyvah dedi. Yusuf'um kuyuya düştü. Yoluma aşılmaz bir dağ çıktı. Acaba böyle bir derde rastlayan biri daha gelmiş midir cihana? Bilmem ki bu dertten canımı, imanımı kurtarabilecek miyim? Bu sap geçidi de aşarsam yolum aydınlanır. Önümü görürüm. Yok, burada kala kalırsam yolum uzar durur. Sabah vakti dervişlerini topladı. Durumu onlara açıkladı. Bir rüya gördüm. Tabirinin çıkması için Rum diyarına gitmem lazım. Gideyim ki rüyanın hakikatini göreyim. Dervişleri de ardına düştüler. Rum diyarına doğru yola çıktılar. Kabe'den kalkıp da Rum ülkesine ulaştılar. Rum ülkesini bir baştan bir başa dolaştılar. Bir gün bir konağın önünden geçerlerken, üst kattaki pencereden dışarıyı seyreden bir kıza takıldı şeyhin gözü. Bir rahibin ay yüzlü kızıydı bu. Güzellik göğünün yücesinden bir güneşti kız, ama batışı olmayan bir güneş. Mis kokulu güzelim lal dudağını, kaşlarını gözlerini görenlerin aklını başından alırdı göz bebekleri dolanıp bir kere baktığı yiğitleri yüreğinden avlayı verirdi çenesinde gümüş bir kuyu vardı dudakları iğne gözü gibi küçüktü beline zülfe gibi bir zünnar bağlamıştı güneş gibi parlak yüzüne simsiyah saçlarını peçe yapmıştı gavur kızı peçesini kaldırıp çehresini gösteriverince şeyhin eli ayağı boşandı. Kendinden geçti. Gönlü ateşte doldu. İliklerine kadar yandı, yakıldı. İlerisini düşünmüyor değildi şey ama kızın sevgisi aklını başından aldı. Can ülkesini yağmaladı. Aşk canına, gönlüne galebe etti. Can gittikten sonra gönlü ne yapayım dedi şey. Ve takvasını verip rezilliği satın aldı. Dervişler şeyhin perişan halini görünce durumu anladılar. Ama iş işten geçmişti. Perişan aşık sözden anlar mı hiç? Dedikleri hiçbir söz şeyhe tesir etmedi. Derdinin dermanı yoktu çünkü. Şeyh akşama dek gözleri pencereye dikili hayran hayran bakıp durdu. Akşam olup karanlık bastığında yıldızların hepsi ışıklarını yaktı. Sevgilinin yüzü gizlendi. Şeyhi bir hüzün sardı. O gece gönlünün hicranıyla sevgisi birken bin oldu. Kendinden geçip gitti. Şeyh kendisini de unuttu dünyayı da. Sürekli ağlıyor, inliyordu. Şöyle diyordu. Ya Rabbi! Bu uğursuz gecenin sabahı yok mu, yoksa güneşin ziyası mı tükendi? Nice gecelerimi ibadetle geçirmiştim ben ama böyle gece görmedim. Yüreğimin yangınından mum gibi eriyorum. Sanki beni geceleri yakıyorlar, gündüzleri öldürüyorlar. Allah'ım bu gecenin gündüzü olmayacak mı, feleğin mumu yanmayacak mı? Güneş! Hicranımdan mı söndü yoksa, ya da sevgilimi görüp utandığından mı gizlendi? Gece onun saçları gibi uzun ve kara, gecenin bu benzerliği olmasaydı hicranımdan ölürdüm ben. Bütün gece aşk sevdasıyla yandım, sevginin hücumuna karşı duracak gücüm kalmadı. Nerede ömür, hiç durmadan sevdiğimi öveyim ya da muradıma ermek için... Feryada koyulayım Nerede sabır Ayağımı toplayıp eteğime çekeyim Ya da yiğitleri bile deviren Koca şarap kadehinden çekeyim Nerede talihim ki Ya uyanıp kalksın Ya da halimi görüp Benim için ağlasın Nerede akıl Ki bilgimi elime alayım Veya düşünüp taşınayım da Aklımı başıma toplayayım Nerede el ki yolunun toprağını başıma saçayım yahut kanlara bulanmışken kalkayım başımı kaldırayım. Ayak nerede ki sevgilimin etrafında dolanayım? Göz nerede ki sevdiğimin yüzünü göreyim? Sevgili nerede ki haline acayıp merhamet etsin? Dost nerede ki durmasın, gelsin elimi tutsun? Şimdi aklım da gitti, sabrım da, hatta sevgili de. Bu ne aşktır, bu ne derttir, Allah'ım bu ne iş? Dervişleri şeyhin feryatlarını duyup koştular. Gönlünü almak, hatasından döndürmek için başına toplandılar. Dervişlerden biri, ey şeyhim kalk, bu vesveselerden, boş sözlerden arın, temizlen dedi. Şeyh ona, ''Nereden bileceksiniz ki ben bu gece ciğer kanıyla yıkayıp temizlendim?'' diye cevap verdi. Bir başka derviş, ''Ey ihtiyar pirim, bir hata ettiysen geldi, geçti, tövbe et, Hazreti Allah tövbeleri kabul eder.'' dedi. Şeyh ona da, ''Namustan, halimden, şehlikten olmayacak şeylerin hepsinden tövbe ettim.'' dedi. Bir başkası, Halin tesbihsiz nasıl düzelir, tesbihin nerede diye sordu. Şeyh, belime zünnar bağlayacağım, onun için elimden tesbihi attım diye cevap verdi. Başkası, ey sırlara aşina olan, aklını başına toplayıp kalk da namaza dur dedi. Şeyh ona, eğer put gibi güzel sevgilim yanımda olsaydı, secde etmek ne kadar hoş olacaktı dedi. Bir diğeri, hiç pişman olmayacak mısın, hiç tövbe edip dininin derdine düşmeyecek misin dedi. Şeyh, bundan daha iyi pişmanlık mı olur, ben daha evvel aşık olmadığıma yanıyorum dedi. Başka biri, şeytan yolunu kesmiş senin, azgınlık okunu ansızın yüreğine saplamış dedi. Şeyh, yolumu kesen şeytan ne de güzel kesmekte, beni ne güzel azdırmakta, Söyleyin, durmasın, vursun diye devam etti. Bir başkası bu halini gören, duyan bu pir nasıl olmuş dağızmış, bu hallere nasıl düşmüş diye hayret eder dedi. Şeyh umursamadı. Ben şöhretten, şeyhlikten vazgeçtim. Namus şişesini çoktan taşlara çalıp kırdım dedi. Başka biri, eski dostlarını incittin, yüreklerine dert tohumu ektin dedi. Şeyh, gavur kızı beni sevsin de başkasının incinmesine aldırmam bile dedi. Başka birisi de vazgeç bu sevdadan, harem-i şerife git de özürler dile dedi. Şeyh, bırak beni dedi. Özür dilemeyi başımı sevgilinin eşiğine koyduğumda yapacağım. Bir diğeri, haline bak da haya et, bari Allah'tan utan dedi. Şeyh, ''Beni bu ateşe o attı. Kendi kendime nasıl kurtulayım?'' diye cevap verdi. Bir başkası da ''Haydi durma, yeniden iman et, mümin ol'' diye cevap verdi. Şeyh ona da ''Ben yolumu kaybettim. Bende küfürden başka bir şey bulamazsın. Küfre düşen de iman arama'' dedi. Dervişler ne yapsalar, ne söyleseler, şeyhi çevirmeyeceklerini anladılar. Bakalım bu işin sonu nereye varacak, perdenin ardında ne var deyip beklemeye koyuldular. Nihayet gün türkü bir elinde kılıcı, bir elinde kalkanıyla gelip gece hindusunun başını kesti. Dünya güneşin nuruyla aydınlandı. Bir köşede bekleyen şeyh kalktı, sevgilisinin mahallesine yollandı. Bir ay kadar konağın dibinde köpeklerle yatıp kalktı şey. Ölgün yüzünü gül yüzlü sevgilisinin penceresine çevirip sabırla bekledi. Sonunda sevgilisini göremediğinden hastalandı ama eşiğinden başını kaldırmadı. Şeyhin kapından ayrılmadığını gören kız durumu anladı ama anlamamazlıktan gelip şeyhe şunu sordu. Ey şey ''Neden böyle deli divane oldun? Senin gibi bir zahit nasıl oldu da Hristiyan mahallesini mesken tuttu?'' Şeyh dedi ki, ''Görüyorsun ya, gönlümü çalıp gittiğin günden beri nasıl bir çare oldum. Nazından, kibrinden vazgeçte, şu ihtiyar aşığın haline bir bak. ''Güzelim, aşkım serseri değildir benim. Ya gönlümü geri ver bana?'' Ya da hemdem ol. Ey güzel yüzüm maksadım maksudum. Dudağıyla zülfü bütün kârım, zararım olan sevgili. Gel zülfünün parlaklığıyla yakma beni. Sarhoş gözlerinle uyutma. Senin yüzünden yüreğim ateşe düştü. Gözlerim yağmur bulutuna döndü. Sana sebep kararsız ve sabırsız oldum. Kimsesiz ve bir başıma kaldım. Canım sevgilim, Aşkınla bak nelere katlandım, kesem nasıl bomboş, nasıl büzüp kapattım. Sensiz bütün cihanı sattım, benim gönlümden çektiğimi başkası ne gördü ne duydu. Artık bu yoksulun gönlünü daha fazla yaralama, çiğneyip geçme onu. Aşkınla can veriyorum sevgilim, aç kapını artık, huzuruna al beni, dermanım ol. Kız küçümsedi şeyhi. Bunca yıl yaşamışsın, bari yaşından utan, sen bundan sonra başka bir şey arama, kefen tedarik etmeye bak, nefesin ne kadar soğuk, ihtiyarlamışsın, bana dost olmaya kalkma, karnını doyuracak bir lokma ekmek bulmayan sen, nasıl olacak da padişahlığa konacaksın? Bana bu çeşit yüzlerce laf söylesen de alınmam, çünkü aşkından başka işim yok benim dedi şey. Aşığın gence yaşlısı olmaz ki. Kız bu sefer, eğer bu işin eriysen şu dört şeyden birini yapmalısın dedi. Puta secde edeceksin, Kur'an'ı yakacaksın, şarap içeceksin ya da imanından vazgeçeceksin. Şey şarap içmeyi kabul ettim ama diğer üç tanesiyle işim olmaz benim. Güzelliğini seyrede seyrede şarap içerim. ''Ama diğerlerini yapamam.'' dedi. ''Kız, peki.'' dedi. ''Haydi kalk gel. Benimle beraber şarap iç, eğlen, coş.'' Şeyh, dervişlerinin ağlamalarına, sızlanmalarına aldırmadı. Gavur kızının ardına takılıp gitti. Vardığı yerde baktı ki yepyeni bir meclis, güzelliğin son haddinde bir ev sahibi. Sevgilisinin elinden şarap kadehini aldı, içti. Sevgilisinin aşkıyla şarap birleşince o ay yüzlüye sevgisi bir iken bin oldu. Bildiği ne varsa hepsini unuttu. Yüzlerce kitabı vardı şeyhin. Hepsi hafızasındaydı. Kur'an'ı ezbere bilirdi. Şarap boğazından geçince hepsinin manası uçtu. Yalnız kuru sözleri kaldı. Bildiği ne varsa unuttu. Rüzgarın önündeki kuru yapraklar gibi dağılıp gitti hepsi. Sonunda iyice sarhoş oldu şey. Kızın boynuna sarılmak istedi ama kız onu itti. ''Senin aşıklığın sadece laf'' dedi. ''Eğer gerçekten bana aşık olsan benim dinime girer Hristiyan olurdun. O zaman kolunu boynuma dolayabilirsin. Yok dinimden vazgeçmem diyorsan yolun açık olsun.'' Aban da burada, sopan da. Gemileri yakmıştı şey, Gözünde sevgilisinden başka kimse yoktu. Hem aşıktı, hem sarhoş. Kızın dediğine uydu. Ay yüzlü, artık gücüm kalmadı. Benden daha ne istiyorsun söyle. Dinine de girerim. Putun önünde musafı da yakarım dedi. Kız, işte şimdi tam bana layık oldun. Bundan önce hamdın, artık piştin dedi. Bir şeyhin kendi dinlerine girdiğini gören Hristiyanlar şeyhi tutup kiliseye götürdüler. Zünler kuşanmasını söylediler. Şeyh sırtından hırkasını çıkarıp ateşe attı, Zünler kuşanıp Hristiyan oldu. Artık ne şehliğini hatırladı ne de Kabe aklına geldi. Bunca yıllık imanından bir kızın aşkıyla vazgeçti. Şeyh kıza, ''Sevgilim, dediklerinin hepsini yaptım. Şarap içtim, puta taptım. Daha da yapacak bir şey kaldı mı? Şimdi sana kavuşmayı diliyorum. Artık ayrılık ateşiyle yakma beni.'' dedi. Kız bu sefer de yeni bir bahane buldu. ''Benim mihrim çok yüksektir. Sen ise fakirsin. Evlenecek adama altın lazım, gümüş lazım. Paran yoksa al başını git.'' "Çeh, şey, servi boylum, gümüş tenlim. Ne de güzel sözünde duruyorsun." diye sitem etti. "Böyle sözler etme artık. Benim senden başka kimsem yok. Ama sen her seferinde başka bir bahane buluyor, beni başından savıyorsun. Aşkınla neyim varsa vazgeçtim. Dostlarım da beni terk etti. Şimdi ne senden vefa var, ne onlardan. Peki ben ne yapayım?" Böyle kararlaştırmadık mı? Beni vuslatına erdirmeyecek misin? O ay yüzlü güzel şeyhe acıdı. Yalvarışları ile yüreği yandı. Pekala dedi. Madem mihrimi verecek paran yok, bir yıl domuzlarıma çobanlık yap. Yıl bittiğinde sana varırım. Neşemizi de, kederimizi de paylaşır, bir arada yaşar gideriz. Şeyh sevgilinin bu şartına da itiraz etmedi. Çünkü sevgilisinin sözünü tutmayan sırrına eremez. O Kabe piri şey eline değneği aldı, domuz çobanlığına başladı. Bu hali dervişler de duydular, hayret ettiler. Onun kötü bahtından kaçıp başlarına toprak saçtılar. Tutkunluğunu görünce hepsi birden onu terk edip gitmeye karar verdiler. İçlerinde anlayışlı bir derviş vardı. Kalktı. Son kez şeyhinin yanına geldi. Ey kötü işlere bulaşan şeyhim dedi. Bugün Kabe'ye dönüyoruz. Son sözünü söyle bana. Hükmün nedir? Hepimiz senin gibi gavur mu olalım? Rezilliği kendimize mihrap mı edinelim? Seni bu halde görmeye dayanamadığımızdan buradan kaçıyoruz. Bari Kabe'de itikafe girelim de burada gördüklerimizi görmeyelim. Şeyh dedi ki, benim canım yanmış zaten, gidin nereye gidecekseniz durmayın, siz hürsünüz, böyle bir hale düşmeden beni nasıl anlayabilirsiniz, sizin de başınıza böyle bir dert gelse bana dert arkadaşı olurdunuz. Aziz yoldaşım, siz geri dönüyorsunuz, ben ise başıma neler gelecek bilmiyorum, döndüğünüz zaman beni sorarlarsa doğrusunu söyleyin. O başı dönmüş, bakışı bulanmış nerede derlerse gizlemeyin. Deyin ki ağzı zehir dolu, gözleri kan çanağı gibi. Kahır ejderhasının tuzağına yakalandı. Bir daha da çıkamadı. Uzaktan bir Hristiyan kızını gördü. Aklını da kaybetti, dinini de. O kızın zülüfleri boynuna dolandı. Bir daha da kendini kurtaramadı. Bunları söyleyip döndü. Domuzlarının yanına koştu. Dervişler ardından bir hayli ağladılar. Gözleri arkada, şeyhlerini Rum ülkesinde Hıristiyanlarla bırakıp Kabe'ye döndüler. Harem-i Şerif'e vardıklarında her biri başka bir bucağa gizlendi. Utançlarından kimseye bir şey söyleyemediler. Şeyhin Mekke'de dirayetli bir dostu vardı. Dervişlerin şeyhsiz geri döndüklerini görünce şeyhin ne halde olduğunu sordu. Onlar da olan biteni anlattılar. Dediler ki, bir Hristiyan kızı onun yolunu kesti. Saçının bir teliyle onu bağladı. Şimdi şeyh zülüfle, benle aşk oyunu oynamakta. İbadetten vazgeçti. Domuz çobanlığı yapmakta. Belinde, ucunda haç asılı zünnar var şimdi. Görsen sen bile tanıyamazsın. Şeyhin dostluğu bu olayı dinledikçe yüzü sarardı. Hayrete düştü. Dervişlerin konuşması bitince sitem etti onlara. Ey eteği bulaşık kişiler! insana kötü günde dost lazımdır. Dost böyle günlerde işe yarar. Siz madem şeyhinize dostunuz, neden onu yüzüstü bırakıp geldiniz? Bu mu dostluğunuz? Bu mu vefanız? Demek şey ejderhanın ağzına düşünce onu bırakıp, kaçtınız zaten aşk kötü şöhret üstüne kurulmuş bir yapıdır bu yoldan geri dönenlerin dönmesi de hamlıklarındandır dervişler bu sözlerden alındılar kendilerini savundular bu söylediklerinin hepsini hatta daha fazlasını biz de ona söyledik onunla kalmaya neşesine kederine ortak olmaya niyetlendik zahitliği satalım, biz de rezilliği alalım diye düşündük. Ama o işini bilen hepimizin yanından uzaklaşmasını, geri dönmesini istedi. Biz de sözünü tutup geri döndük. İşte sana da hepsini olduğu gibi anlattık dediler. Şeyhin dostu bu sözlerle de tatmin olmadı. Eğer sizin Allah'la irtibatınız sağlam olsaydı, bütün varlığınızla katına varır, Dua ve niyazda birbirinizle yarışırdınız. Allah Teala da sizi bu halde görünce lütfeder, şeyhe hidayet verirdi. Haydi şeyhinizden çekindiniz. Allah'tan da mı çekindiniz? Dua etmekten geri durdunuz dedi. Bu sözler karşısında utançtan başlarını kaldıramadılar. Hiçbir şey diyemediler. Şeyhin dostu devam etti. Utanmanın faydası yok. Madem bu iş başa gelmiş, hemen kalkalım, kapıya yüzümüzü sürelim, eşiğine başımızı koyalım, yalvarıp yakararak dua edelim. Başımıza topraklar saçalım. Şeyhimizi de elde edene kadar duadan geri durmayalım. Dervişler hep beraber kalktılar. Arap diyarından Rum memleketine gittiler. Bir köşeye çekilip gece gündüz dua ettiler, şefaatlediler. Böylece uykusuz, dinlenmesiz, aç susuz 40 gün 40 gece geçti. O temiz kişilerin ağlayıp yalvarmasıyla gökler titredi. Yücelerdeki melekler de, aşağılardaki melekler de yeşil elbiselerini çıkardılar, mor matem elbiseleri giydiler. Sonunda şeyhin dostu olan dervişin dua oku hedefine vardı. Kırk birinci gecede o derviş kendinden geçti. Seher vaktinde miskler saçan bir rüzgarla beraber bir alem göründü. Ay gibi Mustafa'yı gördü orada. Siyah saçlarını ikiye ayırıp omuzlarına salmıştı. Gülümsemekteydi. Derviş onu görünce yerinden kalktı. ''Ey Allah'ın Resulü'' dedi. ''Elimden tut, herkese doğru yolu gösterirsin.'' Şeyhimiz yolunu yitirdi. Ona yol göster. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, ''Ey gayretli derviş, durma git. Şeyhini bağlarından kurtardık. Eskiden şeyhinin yolunda kapkara bir duman vardı. Tövbe çağı gelip çatınca yolundan o dumanı giderdik. Onu karanlıklardan çıkardık. Gayretiniz tesir etti.'' Onu affettirdi. İyi bil ki günahlar dağlar gibi olsa da tevbenin hararetiyle erir, yok olur. Bu rüyanın verdiği müjdeyle dervişin aklı başından gitti. Naralar atarak köşesinden çıktı. Dervişlere rüyasını anlattı. Müjdeler verdi. Sonra beraber ağlayarak yola çıktılar. Koşa koşa domuz şobanı olan şeyhlerinin bulunduğu yere vardılar. Şehin yanına yaklaştıklarında gördüler ki şeyh kendinden geçmiş bir halde fakat yüzünde hoş bir gülümseme. Belinden zünnarı başından Hristiyan külahını çıkarıp atmış, gönlünü temizleyip arıtmış. Uzaktan dervişlerinin geldiğini görünce utancından elbisesini yırttı. Başına topraklar saçtı, ağlaya ağlaya koştu, onlara sarıldı. Gönlündeki esrarı, Kur'an ve hadis bilgilerinin hepsini yıkamışlardı. Şimdi bunların hepsi yeniden hatırına gelmiş, çaresizlikten ve cehaletten kurtulmuştu. Eski halini düşününce vücudunu ter bastı, utançla secdeye kapandı. Dervişler onun bu halini görünce, hem üzüldüler, hem sevindiler. Şeyhe, ey perdesini açan, Güneşin önündeki bulutlar dağıldı, küfür yoldan savrulup gitti, iman yeniden geldi. Kilisede puta tapan yine Allah'a tapmaya başladı. Şimdi şükür zamanı, şükret Allah'a, matem zamanı değil şimdi dediler. Şeyhle dervişler görüşüp hasret giderdiler. Sonra hicaz'a dönmeye niyetlendiler. Şeyh kusletti, yeniden hırkayı giydi. Yola koyuldular. Aynı gece o Hristiyan kızı da kutlu bir rüya gördü. Rüyasında güneş kucağına düşüyor. Sonra dile gelip durma hemen şeyhin peşinden koş. Onun dinine girip yolunun toprağı ol. Vaktinde onu kirletmiştin. Şimdi onun sayesinde temizlen, arın. O geçici bir aşkla sana uymuştu. Şimdi sen gerçek olarak onun yolunu tut, onu yoldan çıkarmıştın, şimdi onun yoluna gir, yoldaşı ol diyordu. Hristiyan kızı uykusundan uyandığında gönlünün apaydın olduğunu hissetti. İçine bir ateş düşmüştü, bir bağırdı, sonra dışarı fırladı, soluk soluğa koşmaya başladı. Dertli gönlü kuvvetsiz bedeniyle şeyhin peşine düştü. Nereye gideceğini, şeyhi nerede bulacağını da bilmiyordu. Yalnız feryat ederek Allah'a şöyle sesleniyordu. Ey dara düşenin imdadına yetişen tanrım! Ben yolda kala kalmış bir kadınım. Senin yolunda yürüyen bir eri yolundan ettim. Fakat cahilliğime geldi. Sen bana doğru yolu göster. Yaptıklarıma bakma, günahımı bağışla. O sırada şeyhe o kız Hristiyanlıktan vazgeçti, bizim kapımıza sığındı, şimdi geri dön, onun derdine derman ol diye ilham geldi. Şeyh dervişlere kızın halini anlattı, hep beraber yer gibi geri döndüler, kızı buldular. Gördüler ki kızın yüzü altın gibi sararmış, saçları tozdan görünmez olmuş. Başı açık, yalın ayak toprağa serinmiş. Kızcağız şeyhi karşısında görünverince kendinden geçti. Şeyh yanına oturdu. Beraber ağlaştılar. Sonra kız şeyhe dedi ki, ''Utancımdan yüzüne bakamıyorum. Hep böyle perde arkasında yanamam. Gerçeği anlamak için perdeyi attım. Bana İslam'ı anlat da doğru yola gireyim.'' Şeyh ona İslam'ı anlattı. O güzel yüzlü de coşarak şehadet getirdi, iman zevkini tattı. Ardından şunları söyledi. Şeyhim, takatim tükendi. Artık ayrılığa tahammülüm kalmadı. Dertle, kederle dolu bu topraklardan gidiyorum. Acizliğim için beni affet, bana darılma. Ey alemin şeyhi, elveda. Ay yüzü güzel bunları söyleyip canından el çekti, Canı canana teslim etti. Güneş bulutların ardına gizlendi, Tatlı canı ondan ayrılıverdi. Gölgeler denizinde bir damlaydı o, Hakikat denizine geri döndü. Halimiz rüzgara benzer, Şu dünyadan geçer gideriz. O gitti, biz hep gitmekteyiz. Nefis bu işleri işitemez, Bunları balçıktan yaratılan ten kulağıyla değil, can kulağıyla dinlemek gerek. Gönlün nefisle savaşması pek çetinleşti. Madem şiddetlendi, haydi yine feryat et, yine ağıt yak. Hüdhüd'ün sözleri kuşların aklını başından aldı. Aşkları birken bin oldu. Hepsi birden yola çıkmaya, simurga varmaya niyetlendiler. Ama onlara rehberlik edecek, yol gösterecek bir kılavuz lazımdı. Kura çekip kurada çıkanı kendilerine kılavuz yapmaya karar verdiler. Kuran'ın neticesi isabetli oldu. Hüt hüdü başlarına kılavuz yaptılar. ''Sen artık yol göstericimizsin. Hüküm senindir. Ne emredersen canla başla yaparız.'' dediler. Hüt hüt tacını taktı, meydana çıktı. Bütün kuşlar ardına dizildi, yola çıktılar. Gide gide yolları bir vadeye ulaştı. Şaşılacak bir yolda girdikleri vadi. Yolda ne giden vardı, ne dönen. Sessiz sedasız bir yoldu. Ne artıyordu yol, ne azalıyordu. Kuşlar korkudan birbirlerine yanaştılar, kanat kanada uçmaya başladılar. Kuşlardan biri Hütüde, yolda neden kimsecikler yok diye sordu. Uyalnızdı padişahlığın yüceliğindendir diye cevap verdi hıtıt. Vadide ilerledikçe kuşların kanatları ağırlaştı. Uçamaz oldular. Yol önlerinde uzanıyordu ama kimse de gitmeye takat yoktu. Öyle sert bir rüzgar esmekteydi ki sanki göklerin duvarı yıkılacaktı. Kuşlar bu halde yola devam edemeyeceklerini anlayınca hıtıt'ın yanına geldiler. Dertlerini anlattılar. Dediler ki, ''Ey kılavuzumuz, padişahın huzuruna yol yordan bilmeden varılmaz. Sen bir aylı zaman Hz. Süleyman'ın yanında bulundun. Bu yolun düzünü, yokuşunu görmüş, alemin etrafında dolaşmışsın. Padişahların adetlerini iyi bilirsin.'' Diyeceğimiz şu ki, ''Madem başımıza geçtin, şuracıkta oturalım. Sen bize yolu anlat, biz de dinleyelim.'' Çünkü edep erkan bilmeden bilgisizlikle bu yolculuk yürümeyecek. Biz sana dertlerimizi anlatalım. Gönlümüzden şüpheler kalktıktan sonra yine yola koyulalım. Hüt, hüt kuşların ricasını yerine getirdi. Tacını takınıp kürsüye çıktı. Bülbül kumru beraberce nameye başladılar. Diğer kuşlar dizilip saf tuttular. Hepsi gözlerini hüt hüte dikip çıt çıkarmadan dinlemeye hazırlandılar. Bundan sonrasında kuşlar sordular. Hüt, hüt anlattı. Konuşurken ağzından inciler saçtı. Mananın üzerindeki örtüyü kaldırıp attı. Bir kuş simurga, ''Ey önderimiz, nasıl oldu da sen bizi geçtin? Allah'a bizden daha fazla yaklaştın.'' diye sordu. ''Sen bizim gibi bir kuşsun.'' Bizle senin gibi. Farkımız nerede? Bizim canımızda ne günah vardı da senin payına temiz ve halisi düştü. Bize tortusu kaldı. Hz. Süleyman'ın gözü bir kez bana düşüvermişti. Ey kuş! Bu eriştiğim devlet o bakışın sayesinde. Altınla, gümüşle elde etmedim ben bunu. Bu makam ibadetle elde edilebilir mi ki? Şeytan da epey ibadette bulunmuştu. Ama ona faydası olmadı. Sen ibadetini sakın terk etme ama ibadetine de güvenme. Ömrünü ibadetle geçir ki Hz. Süleyman sana da baksın. Ona dost oldun mu ne söylesem anlatamam. Söylediklerimin hepsinden ileri geçer yücelere çıkarsın dedi hüt, hüt. Sultan Mahmud'un Ortağı Sultan Mahmud bir gün sarayından ayrıldı. Tek başına şehri gezmeye koyuldu. Deniz kıyısından geçerken dertli bir çocuk gördü. Çocuk ağını denize salmış, balık tutmaya çalışıyordu. Yüreği daralmıştı, pek sıkkındı. Sultan selam verdi, çocuğun yanına oturdu. Çocuğum dedi, neden böyle dertlisin, bu yaşta belini büken ne... Çocuk, efendim, biz yedi kardeşiz, babamız yok, anamız ise kötürüm, başka kimsemiz yok. Her gün böyle sahile gelir, balık tutmaya uğraşırım. Tutabilirsem akşam karnımız doyar, yoksa geceyi aç geçiririz, diye cevap verdi sultana. Sultan, adertli çocuk dedi, var mısın seninle ortak olalım? Çocuk kabul etti. Sultan ağı denize saldı. Kısa zamanda çocuğun sepeti balık doldu. Çocuk şaşırdı bu işe. Yiğit dedi. Bahtım pek açık. Balıklar o yüzden ağına geldi. Ben de bu talih yoktu. Sultan, oğlum balık tutanın kim olduğunu bir bilseydin. Asıl senin talihin açıldı şimdi. Çünkü sana balık tutan sultandır. Sultan ayağa kalktı. Atına bindi. Çocuk payına düşeni alsana deyince bugün payımı almayacağım ama yarın ağına ne düşerse benim olsun. Çünkü yarın sen benim avım olacaksın ve ben avımı kimseye vermem ha dedi. Atını sürüp gitti. Ertesi gün Sultan Mahmud ortağını hatırladı. Bir adamını gönderip çocuğunu getirtti. Tahta yanı başına oturttu. Vezirler itiraz ettiler. Sultanım bu fakir bir çocuk diyecek oldular. Sultan ne olursa olsun madem ki ortağımız ondan yüz çevirmek olmaz dedi. Bu işi bilmeyen birisi çocuğa sen bu mertebeye nasıl eriştin diye sordu. Çocuk dedi ki keder geçti neşe zamanı geldi bir gün bir devlet sahibine rastlayıverdim işte o yüzden. Katilin cennete girme sebebi Padişah'ın biri bir katili işkenceler yaparak öldürtmüştü. O gece bir sufi katili rüyasında cennette gezinirken gördü. Bu işe hayret etti. Katile sormadan duramadı. ''Sen dünyadayken hepsini utandıracak işler yapmıştın. Yaptığın işlerle bu makam kazanılmaz. Söylesene sen bu makamı nasıl elde ettin?'' dedi. Katil dedi ki, beni öldürürlerken oradan Habibi Acemi geçiyordu. O yol piri bana gizlice bir verdi. İşte gördüğün bu makamı, hatta daha fazlasını bakış sayesinde elde ettim. İnsana her işinde sığınak olacak bir pir gerektir. Yola tek başına girme, bu karanlık denize kör gibi dalma. Yol uzun, gözün bozuk. Kılavuzun olmadan yol ile kuyuyu nasıl ayırt edebilirsin? Bir devlet sahibinin gölgesine gir ki ileride utanmayasın. Değeri artan dikenler Sultan Mahmut bir ceylanı takip ederken askerlerinden uzaklaştı. Gide gide bir patika yola vardı. Yol üzerinde ihtiyar bir adam sırtı diken demetleri dolu eşeği ile gidiyordu. Eşek aniden tükezledi, sırtındaki diken demetleri yola döküldü. Sultan ihtiyara yanaştı, yardım teklif ettim. Elbette dedi ihtiyar, bana yardım edersen fayda görürüm, sensiz ziyan etmezsin. Görüyorum ki güzellikten nasibini almışsın, güzel yüzlüler lütuf sahibi olur. Padişah lütfedip atından indi. Gül gibi elleriyle dikenleri eşeğe yükledi. Sonra atına binip adamlarının bulunduğu yere doğru gitti. Adamlara yanına ulaşınca emretti. Şu ileride eşeğiyle giden bir ihtiyar var. Tutun yanıma getirin dedi. İhtiyarı tuttular sultana getirdiler. İhtiyar diken yüklettiği adamı sultanlık tahtında görünce dehşetle utandı. İçinden ''Ya Rabbi'' Meğerse Sultan Mahmud'a hamallık yaptırmışım. Şimdi ben halime kimi anlatayım diye geçirdi. Sultan, ''Ay ihtiyar, söyle bakalım, nasılsın?'' diye sordu. İhtiyar, ''Benimle oyun oynama, azlıktan gelme.'' dedi. ''Halimi biliyorsun, yoksul bir ihtiyarım. Yük taşırım gece gündüz, çölden, ovadan topladığım dikenleri şehre götürüp satarım.'' ''Elime geçenle de ancak kuru ekmek alırım. Elindeyse sen bana ekmek ver.'' ''Padişah, fiyatın nedir? Dikenleri kaça satarsın?'' diye sordu bu sefer. ''Sultanım, ucuza almaya kalkışma. Onları on kese altına bile satmam.'' dedi ihtiyar. ''Askerler adama, ahmaklık etme. Bunlar ancak iki kuruş eder. Amma da ucuza satıyorsun.'' dediler. ''İhtiyar doğru, hep sancak iki kuruş eder ama böyle müşteri de her zaman bulunmaz.'' dedi. Onun gibi bir devletli dikenlerimi elleyinceye kadar fakirlik bana nice dikenler yüklemişti. ''Evet bunlar yalnızca diken, değersizler ama sultan onlara elini sürünce yüzlerce gül bahçesi meydana geldi. Değerleri bir iken bin oldu.'' Sonra bir başka kuş söz aldı. Ey uluk lavuzumuz, ben güçsüzüm, yola nasıl çıkayım diye sordu. Kuvvetim yok, pek acizim. Şimdiye kadar hiç böyle bir yol görmemiştim. Vadi uzun, yol zorlu. Böyle giderse ben ilk durakta ölürüm. Böyle bir iş herkesin harcı değil ki. Erlerin bile utançtan başlarını Hırkalarına çektikleri böyle bir yolda benim gibi bir yoksul ne yapar? Ömrüm yollarda biter de yolun sonunu görmek nasip olmaz bana. Adonup kalmış kuş dedi hütüt ona. Dünya baştan başa pislikle doludur. Böyle olduğu halde insanlar sarı kurtçuklar gibi onun için ölüyorlar. Biz de bu yolda ölsek değmez mi? Aşk adamın adını kötüye çıkarır. Doğru. Ama hiç olmazsa süprüntücü, hacamatçı demezler. Aşık derler. Halk ne derse desin aldırma. Halkın demesiyle yatıp kalkan kişiye de Sen ölü de. Çünkü perde ardında olandan bir haberdir o. Eğer iş eriysen Haydi yola ayak bas. Yok değilsen Otur, masal dinlemeye devam et. Aşk ağacının meyvesi muratsızlıktır. Kimin bir isteği, dileği varsa durmasın. Başını alıp gitsin buradan. Aşk bir gönüle girdi mi, başka bir şey yer almaz o gönülde. Bu dert eri yerlere çalar, yüreğini kanlara bular. Bir an bile kendi kendine bırakmaz. Öldürür de, Sonra kan diyetini ister. Su verse eziyetle verir. Ekmek verse kanla yoğurur da sunar. Bu yola girmiş bir er tehlikeler deryasına düşüp ciğerini yaralamadıkça nasıl olur da bir lokma ekmek yiyebilir? Allah'tan Ekmek Dileyen Şeyh Şeyh harakane Nişabur'a ulaştığında yorulmuş, hastalanmıştı. Hırkasına bürünüp bir köşeye düştü kaldı. Bir haftayı aç bir ilaç orada geçirdi. Açlık dayanılmaz bir hal alınca dua etti. ''Ya Rabbi, bana bir lokmacık olsun ekmek yolla.'' dedi. ''Hatif, kalk, nişabur meydanını güzelce süpür. Meydanı süpürürken yarım altın bulacaksın. Onunla ekmek alır, karnını doyurursun.'' dedi. Şey. Süpürgem küreğim olsaydı bu hale mi düşerdim? Benim hiçbir şeyim yok. Zulmetme de zahmetsizce ekmek yolla dedi. Fatih bu sefer ekmek isteyene meydanı süpürmek kolay gelir dedi. Şey zor zahmet kalktı. Arayıp tarayarak bir süpürge ve bir kürek buldu. Meydanı güzelce süpürdü. Son küreğin içinde altını buldu. Sevinçle ekmekçiye koştu, ekmek aldı. Sıra para vermeye gelince şey altını meydandaki küreğin içinde unuttuğunu hatırladı. O anda pirin içine öyle bir ateş düştü, öyle üzüldü ki feryada başladı. Deli gibi koştu, koştu. Utancından yıkık bir binaya kaçtı. O dertle viraneye girdiğinde bir de ne görsün? Süpürgesiyle küreği köşede duruyor. Şey sevincinden şaşırdı. Ya Rabbi, niçin dünyamı karartıp ekmeği zehir ettin? Al ekmeği, ver huzurumu dedi. Hatif dedi ki, ey hiçbir şeyi beğenmeyen, ekmek katıksız yenir mi? Ekmeği katıksız olarak almıştın, biz de sana katık verdik, şükretsene. Meczubun nasibi bir köşede yalnız başına yaşayan bir meczup vardı. Şöhretli birisi meczup'un yanına gitti dedi ki ''Sende liyakat görüyorum ben. Bütün duygularını bir tek yere bağlamış orada toplamışsın. Kalbin perişan, aklın dağınık değil. Ben nasıl dediğim mevkide olayım ki?'' dedi meczup. ''Beni bütün gün sinekler rahatsız eder. Geceleri de pireler uyutmaz.'' Nemrud'un burnuna küçücük bir sivrisinek girmiş, o sersemin beynini dumanla doldurmuştu. Bilmem ki, ben de bu zamanın Nemrud'umuyum ki, sevgiliden nasibim, yalnız sinek ve pire. Başka bir kuş, ben günahkar birisiyim, sırtta günah yüküyle bu vadiler aşılır mı, dedi. Boğazına kadar çamura batmış bir sinek, Kaf simurga nasıl ulaşır? Bu kadar günahla yolda bile yürünmezken padişahın huzuruna ne yüzle varılır? Hüt hüt ondan ümidini kesme dedi günahkar kuşa. Durmadan onun lütfunu dile, kerem ve ihsanını iste. Eğer elinden tövbe kalkanını atarsan işini daha da zorlaştırırsın. Eğer Allah tövbeleri kabul etmeseydi, O kuluna nimetleri yollamazdı. Günah işlediysen, tövbe et, korkma. Tövbe kapısı hiç kapanmaz. Tövbesini bozan günahkar. Bir adam nefsine uymuş, birçok günah işlemişti. Pişman olup tövbe etti. Bir müddet böyle gitti. Sonra yine nefsine mağlup oldu. Tevbesini bozup günaha daldı. Günahı işledikten sonra üzüldü, utandı. Tevbe etmek istedi ama cesaret edemedi. Günlerce ağladı. Ocakta pişen buğdaylar gibi yandı, yakıldı. Ağlarken uykuya daldığı bir gece Hatif şöyle seslendi ona. Ey tevbesini bozan! Sana azap edebilirdik. Ama etmedik, affettik. Tevbeni tekrar bozdun, hem de adam akıllı bozdun. Fakat gazap etmedik sana, zaman verdik. Şimdi yine döndün, geliyorsun. Eğer cenneti istiyorsan gel, kapıyı açtık. Günahı işleyen sensin, dönmeni bekleyen biz. Hiçe saymak bir Sufi, Bağdat pazarını gezerken bir ses duydu. Bir satıcı, ''Bir hayli halım var, çok ucuza satıyorum, alan yok mu?'' diye bağırıyordu. Sufi, satıcının yanına yaklaştı. ''Ucuza satıyorum diyorsun, hiçe de verir misin?'' diye sordu. Satıcı, ''Git başımdan be adam, sen deli misin ki, Kim hiçe karşılık başkasına bir şey verir?'' dedi. Sufi, Allah veriyor dedi. Üstelik hiçe karşılık her şeyi veriyor. İstersen daha fazlasını da ihsan ediyor. Allah'ın rahmeti öğlen güneşi gibidir. Işığının ulaşmadığı yer olmaz. Rahmetinin büyüklüğüne bak ki bir müşrik için Resulünü azarlamıştı. Meleklerin ibadetleri. Abbasi dedi ki, Kıyamet günü herkes korku içinde beklerken asilerin ve günahkarların yüzleri günahlarından dolayı kararır. Herkes perişan olur. Elinde bir sermayesi olmayanlar şaşırıp kalır. Allah Teala da kullarının bu halini acır. Yerden ta dokuz kat göklere kadar bütün göğü dolduran meleklerin ibadetlerini alır bir avuç topraktan yarattığı kullarının başına atar. O an melekler bir baveyle koparır. Ya Rabbi, neden ibadetlerimizi kullarına veriyor, bizi mahrum bırakıyorsun derler. Yüce Allah da onlara şöyle der. Ey melekler, size bu ibadetlerinizin faydası da yok, zararı da. İbadet topraktan yarattıklarıma lazım. Ekmek aç olan adama gerektir tok olana değil. Bir başka kuş, ben dönek tabiatlıyım, daldan dala gezerim dedi. Bazen rindim, bazen zahit. Bir varken yok olurum, bir yokken var olurum. Nefsim beni meyhaneye sürükler, canım tekkeye. Bir bakarım ki, şeytan beni yolundan çıkarmış. Sonra haberim olmadan melek yola getirivermiş. Şimdi ben karanlıkta kaldım. Bu ikisi arasında kayboldum. Ne yapayım bilmem ki. Hüt, hüt bu dönek yaratılışlı kuşa dedi ki, ''Bu anlattığın herkeste vardır. Tek sıfatta bulunan adam zor bulunur çünkü. Herkes temiz yaratılışlı olsaydı, peygamber gönderilmesine gerek kalır mıydı? Sen gönlünü ibadete verdin mi, o seni yavaş yavaş iyile sevk eder.'' İhtiyar deve ömrü boyunca başı dik yürümedikçe rahata ve huzura kavuşamaz. Ey gaflet içinde uyuyan adam! Gönlünü ile cilala, karnını tıka basa doldurarak gönlünü karartma. Şibli'nin kaybolması Şibli tekkesinden ayrıldı. Bir müddet ortalıkta gözükmedi. Müritleri Bağdat'ın her yerini aradılar. Sonunda birisi oğlanların mekanında buldu onu. Mürit, ey sırlara ermiş zat, burası sana göre bir yer değil, burada bulunmanın hikmeti nedir diye sordu. Şibli dedi ki, bunlar ahlakı düşük kişiler ama yol erlerine benzeyen bir özellikleri var bunların. Ne tam erkekler ne de tam kadın, ben de din yolunda onlar gibiyim. Erlik yolunda kaybolup gittim. Erliğimden utanıyorum. Canını uyandırabilirsen hakikati görür erler gibi alçak gönüllülüğü seçersin. Yok kendini karıncadan bile ileri görürsen kutçudan beter olursun. Eğer Rabbine layık bir kulsan, putçu olma. Azerlik yapma. Kulluktan daha yüksek bir makam yoktur. Kulluk et. Daha ilerisini arama. İki Dervişin Kavgası İki derviş kavga ettiler, mahkemelik oldular. Kadı onları bir köşeye çekip dedi ki, Sufilerin dövüşmesi bir şey değil. Sırtınıza teslim et elbisesini giydiğiniz halde nasıl böyle düşmanlığa düştünüz? Eğer dövüş ve nefret adamıysanız hemen bu giysileri sırtınızdan çıkarın. ''Yok, eğer onu giymeye layıksanız bu işi cehaletinizden yaptınız. Ben din adamı değilim, kadıyım. Bu halimle sizin giydiğiniz şu hırkadan utanıyorum. Bu hırkayı giyeceğinize başınıza boş örtüsü örtün daha iyi. Aşk yolunun adamıysan dertli ol. Sırtından gösterişte elbiseleri çıkarıp at. Davana sarıl. Başka işe bakma ki ileride perişan olmayasın gerçek aşk mısırlı bir sultanın güzeller güzeli kızına bir gariban aşık olmuştu sultan bunu haber alınca hiddetlendi talihsiz aşığı çağırıp önüne iki seçenek koydu aşık ya ülkeyi terk edip gidecek ya da başından olacaktı o adam gerçekten aşık olmadığı için başını alıp gitmeyi seçti. Sultan, adamın cevabını duyunca derhal cellatları çağırdı, adamın kellesini uçurttu. Sultanın odacısı, ''Padişahım, onun bir suçu yoktu. Neden boynunu vurdurttun?'' diye sordu. Sultan, ''Çünkü gerçek bir aşık değildi o.'' diye cevap verdi. Eğer hakikaten aşık olsaydı, canını feda eder, başının kesilmesini seçerdi. Hayatı sevgilisinden daha değerli olan kişi aşk davasına kalkışmamalı. Eğer başının kesilmesini seçseydi, tahtımdan kalkar onu yerime oturturdum. Fakat onun aşkı kuru bir sözmüş yalnız.'' Bu hikayeyi her münasebetsiz onun aşkına dair yalan davalara kalkışmasın diye anlattım. Eğer sen de aşk yoluna bilgisizlikten geldiysen bu işin ehli değilsin, uykuların hayır olsun. Diğer bir kuş da şöyle dedi Hüt Hüt'e, nefsim benim düşmanım iken nasıl yola çıkayım? Köpek sana adam akıllı saldırmış dedi Hüt Hüt. Senin nefsin hem kör hem şaşı. Tembel, üstelik de kafir. Birisi sana ne kadar güzel yalan söylüyorsun dese ondan bile hoşlanır. Çocukluğumuzda elimizde hiçbir sermayemiz yoktu. Aklı bir şeye ermeme, gafillik, ilk demlerimiz böyle geçti. Olgunluk çağında ise hakikate hepten yabancıydık. Zaten gençlik deliliğin bir çeşidi değil mi? Son demlerimizde ise ihtiyarlık gelir çatar. Can yıpranır. Beden elden ayaktan düşer. Başı da sonu da bilgisizlik olan böyle bir ömürde şu köpek nefis ıslah olur mu? Hiç kimse bir köpeğe kul olmaz ama bu köpeğin kulları sayısız. Dertten yüz binlerce gönül öldü. Ama bu kafir köpek hiç ölmez. Mezarcının nefsi. Çok uzun bir ömür sürmüş bir mezar kazıcı vardı. Birisi ona, "Bir ömür boyu mezar kazıp durdun. Yerinin altında şaşılacak bir şey gördün mü? Anlat bize." dedi. Mezarcı, "Sana bir tek şey söyleyeyim de halimi anla." diye cevap verdi. ''Bu köpek nefsim yetmiş yıldır mezar kazdığımı gördü ama ne Allah'ın emirlerine uydu ne de ölüp gitti. Ona şaşıyorum ben.'' Hangimiz daha üstün? Padişahın biri yolda giderken bir köşede hırkasına bürünüp oturan bir Sufi'yi gördü. Onun bu düşkün halini görünce dayanamayıp da dedi ki, ''Ey Sufi söyle bakalım.'' ''Sen mi daha yukardasın, ben mi?'' Bir padişahın bıçalımına güldü. Dedi ki, ''Hakikati bilemiyorsan bari sus. Gerçi biz kendimizi övmeyiz ama şimdi söylemek farz oldu. Benim gibi biri senin gibi yüzlerce padişahtan daha kıymetlidir. Çünkü senin canın din zevkini tatmamış, nefsin de gemlerini eline almış.'' Seni eşek yapıp sırtına binmiş. Şimdi sen gece gündüz demiyor, nefsin gemlerini ne tarafa çevirirse oraya gidiyorsun. Ben ise din bilgisine sahip olduğum için nefsime eşek edindim. Üstüne bindim. Şimdi eşek nefis senin sırtında. Ben ise nefsin sırtındayım. Benim eşeğim senin sırtına bindiğine göre ben senin gibi bin padişah ederim. Ey nefsinin bir dediğini iki etmeyen adam! Seni şehvet ateşi kaplamış, gönlünün nurunu, yüzünün suyunu, tedinin kuvvetini ve namusunu alıp götürmüş. Aklının zayıflaması, gözünün kararıp kulaklarının duymaması, bütün bu ihtiyarlık alametleri ölüm beyinin askerleridir. Bunlar durmadan seni uyarırlar. Adeta dikkat et! arkadan beyimiz geliyor derler sonra ölüm beyi ordusuyla gelip dört bir yanını sardığında nefsinle sen kala kalırsınız halbuki daha önce onunla ne güzel işlet meclisleri kurmuş alem yapmıştınız İşte ölüm geldiğinde o bir tarafa düşer sen bir tarafa birbirinizden ayrı kalırsınız ama dert etme ona burada kavuşamasan bile cehennemde buluşursun. Orada beraber hoşça bir vakit geçirirsiniz. Avcıdan kaçan iki tilki. İki tilki beraber yaşamaya başlamış, eş olmuşlardı. Ormanda gezerlerken av köpekleriyle doğanıyla ava çıkmış bir padişaha rast geldiler. Köpekler üzerlerine saldırdı. İki tilki birbirinden ayrı düştü. Kaçarlarken dişi tilki erkeğine el kaçacak delik arayan eşim, sonra nerede buluşacağız?'' diye sordu. Erkek tilki de ona ''Eğer ömrümüz yeterse, kürkçü dükkanında'' diye cevap verdi. Kuşlardan birisi de şunu söyledi. ''Benim de derdim şeytanla.'' Ne zaman huzura ersem beni yolumdan çeviriyor. Ona karşı gelmeye ise gücüm yetmiyor. Onun yaptıkları artık yüreğimi yaktı, beni perişan etti. Ben ne yapayım ki ondan kurtulayım, mana şarabını içip gerçeğe erişeyim? Hüt, hüt ona şöyle cevap verdi. Köpek nefsin senin önünde oldukça hiç dert etme, şeytan senden korkup kaçar. Şeytan sana iş ve yapıyorsa bil ki sende de bir şeytanlık gördüğünden yapıyor. Sen hırs ve aşk gözülükle bir şeye yapıştın mı içinde bir şeytan doğar. Şu dünya denen hayal ülkesi baştan başa şeytanın mülküdür. Eğer sen onun malına mülküne el uzatmazsan o da sana karışmaz, seninle işi olmaz. Şeytanın Malı Gafil bir adam bir şeyhin kapısına vardı. Şeytandan bir hayli şikayetçi oldu. Şeytan beni yoldan çıkartıyor, beni kandırıp dinimi, ahiretimi mahvediyor dedi. Şeyh ona dedi ki, Ey genç adam, senden az önce şeytan gelmişti buraya. O da senden bıkmış, usanmış. Ona yaptığın zulümleri anlatıp şikayet ediyordu. Diyordu ki, Dünyanın hepsi benim malımdır. O benim malıma el koymaya, kendi mülkümü elimden almaya çalışıyor. Ben de bu yüzden onun dinine saldırıyorum. Bana zararı olmayan, malıma göz dikmeyen adamla benim ne işim olsun ki? Maliki Dinar'ın Sözleri Azizlerden biri Maliki Dinar'a ''Benim kendimden haberim yok, senin durumun nasıl?'' ''Ne haldesin?'' diye sordu. Maliki Dinar, ''Rabbimin dünya sofrasından yemek yiyor, onun verdiği nimetlerle besleniyorum. Sonra ise şeytanın emrine uyuyorum.'' diye cevap verdi. ''Şeytan seni yoldan çıkarmış ama bir la havle bile demiyorsun. Sende Müslümanlığın yalnız adı kalmış. Dünya derdine tutulmuş, ne kadar da pis bir hale gelmişsin.'' Toprak başına. Dünya dediğin ne ki? Hırs ve açgözlülük ülkesi. Firavundan, Nemrut'tan arta kalan bir şey. Karun onu kusmuş, öylece bırakıp gitmiş. Şeddat ona sımsıkı sarılmış. Ama o da yanında götürememiş. Sen ise onlardan hiç ders almamışsın. Alev alev yanan bir ateştir dünya. Her an bir başka bölük halkı yakar. Onun ateşi şiddetlenip alevleri göğe yükseldiğinde ondan kaçabilirsen yiğitsin, arslansın, arslanlar gibi cesaretli ol, yoksa pervane böceği gibi atıl içine, yan, gitsin. Hazreti İsa ile Şeytan Hz. İsa bir yarım kerpici başının altına koymuş, yatıp uyumuştu. Uyanıp gözlerini açtığında iblisi başında bekler buldu. Ona, ''Amelun başımda ne bekliyorsun?'' diye sordu. İblis ona dedi ki, ''Başının altına koyduğun benim kerpicim. Bütün dünya benim malım olduğuna göre bu kerpiç parçası da benim malımdır.'' demektir. ''Madem ki malımı kullanıyorsun, bana ortak oldun.'' demektir. Hazreti İsa kerpici başının altından aldı, fırlatıp attı. Yeniden uyumaya niyetlendi. İblis de savaştı, gitti. Ey dünya dertleriyle üzülen, ip gibi eğilip bükülen adam, madem sonunda her şeyi arkanda bırakıp gideceksin, aç gözülük yapmanın, durmadan mal yığmanın ne alemi var? Zenginin duası. Hali vakti yerinde bir adam camide namaz kıldı. Ardından Allah'ım merhamet et, işimi yoluna koy dedi. Onu tanıyan bir meczub da yanında dua ediyordu. Onun bu duasını duyunca kızıp dedi ki: Duvarları altın yaldızla bezeli, kapısında köleler, halayıklar bekleyen evin var. Malının, mülkünün hadd hesabı yok. Gururunla dünyaya sığmayan sen, bu halinle bir de merhamet istiyorsun ha? Eğer benim gibi bir lokma ekmeğe muhtaç olsaydın, o zaman merhamete layık olurdun. Malını mülkünü bir kenara itmedikçe, merhamete layık olamazsın sen. Ölenin yüzünü kıbleye çevirmek. Dini temiz bir derviş dedi ki, Bir avuç hilekar, Ecele gelmiş bir dostlarının yüzünü kıbleye çevirmişlerdi. Fakat o gafilin asıl daha önce ve daima yüzünü gafillikten çevirmesi lazımdı. Yaprağı dökülmüş kuru ağaç dikilir mi? Ölüm vakti yaklaşmış gafili kıbleye döndürmenin faydası olur mu? Can boğaza geldiğinde yüzü kıbleye çevrilen o adamdan boşuna temizlik bekleme. Bir başka kuş dedi ki, ben altın sevdalısıyım. Para aşkı adeta bedenimdeki canım oldu benim. Elimde altın olmadı mı, gülümsemem bile. Bu altın sevdası beni kuru bir cesede çevirdi. Surete dalıp karanlıklarda kalmışsın sen. Gönlünün sabahı doğmamış dedi hüt hüt ona. Karınca gibi hırsa düşüp surete aldanma. Mana eri ol. Mana nedir? Asıl suret nedir? Hiç. Ancak ufak çocuklar boyalı, parlak taşlara aldanırlar. Altın seni Rabbinle bağını kopartır. Bağlanma ona. At gitsin. O üzerine titrediğin şeyi yoksullara dağıt. Hazreti Allah sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe cennete giremezsiniz buyurmuştur. Neyin varsa hepsini bu yolda terk etmek, hatta candan bile geçmek lazım. Eğer canından geçemezsen, maldan, mülkten de geçemezsin. Yeni Dervişin Gizli Parası Dergaha yeni girmiş bir dervişin az bir parası vardı. Onu şeyhine söylemedi, sakladı. Şeyh bu durumu anladı ama dervişe bir şey söylemedi. Şeyh ile Yeni Derviş bir gün bir yere gitmek için yola çıktılar. Akşam olup hava karardığında bir yol ayırımına geldiler. Yeni Derviş yanında para olduğu için korkmaya başladı. Çünkü para insanı çok çabuk rezil eder. Yeni Derviş sesi titreyerek, ''Şeyhim şimdi hangi yoldan gideceğiz?'' diye sordu. Şeyh ona, Bildiğin yol yanlış, ondan gitme de hangisinden gidersen git diye cevap verdi. Küp küp para biriktiren hasis insanlardan şeytan bile köşe bucak kaçar. Böyle cimri insanlar haram bir arpa tanesi için koşturur durur. Ama işliğine gelince topal eşek gibi seke seke yürümeye başlarlar. Hilenin padişahıdırlar. Ama iş dindarlığa gelince dilsiz olurlar. Şeyhin Hırkası Takva sahibi şöhretli bir şeyh vardı. Bu şeyh bir gece rüyasında apaydın bir yolda giderken önüne bir meleğin çıktığını gördü. Melek ona nereye gittiğini sordu. Şeyh Rabbinin kapısına gittiğini söyleyince melek... ''Utan yahu'' dedi. Peşine bu kadar mal mülkü takmışken o makama nasıl ulaşacağını sanıyorsun ki? şey ertesi gün o üzüntüyle helak oldu. Nesi var nesi yoksa hepsini fakirlere dağıttı. Üzerindekilerden başka bir yün hırkası kaldı yalnız. Onu vermeye kıyamadı. O gece rüyasında yine kendisini o yolda giderken gördü. Melek yine yolunu kesti. Nereye gittiğini sordu. Şeyh, alemlerin Rabbine yakın olmaya deyince, Melek, oraya yanında böyle bir hırkayla mı gideceksin? Alemleri yaratan Allah'ın yanına giderken pılı pırtının ne lüzumu var diye sordu. Sabah erkenden şeyh bir ateş yaktı. Yün hırkasını o ateşe attı. Gece olduğunda rüyada yolda giderken yine melek yoluna çıktı. ''Ey tertemiz kişi, nereye böyle?'' diye sorunca, Şeyh, işleri düzene koyan Rabbime'' diye cevap verdi. ''Melek bu defa, madem bütün malını mülkünü ona feda ettin, artık yol yürümene gerek yok. Otur burada, padişah sana gelir.'' dedi. Sen de yükünü ağırlaştıran, belini büken neyin varsa elden çıkar ki yolun kolaylaşsın. Hazreti Peygamberin ashabının ekmek kaygısı bile yoktu. Ellerindeki bütün malı dağıtıp aç kaldıklarında rahat ederlerdi yalnız. Hepsi gurbeti vatan edinmişler, gönüllerinden mal edinme sevdasını çıkarıp atmışlardı. Onlar gibi ol ki... Sen de huzur yüzü göresin. Rabiatül Adeviye'nin iki gümüşü. Basra şeyhi Rabia'nın yanına gitti. Ey aşk yolunda herkesin önüne geçen, hiçbir şey bilmiyor musun ki ne kimseye bir şey söylüyor ne de bir şey görüp gösteriyorsun? İhtiyaktan ölecek hale geldim. Haydi ''Ne olur içinden gelen bir şey söyle.'' dedi. Rabiya ona ''Ey devrin ulusu, madem istedin dinle.'' dedi. ''Bir zaman ben iplik eğirmiştim. İpliklerimi götürüp çarşıda sattım. İki dirhem gümüş kazandım. Ama gümüşlerin ikisini aynı elime almadım. İkisi yan yana olurlarsa içimde para sevdası başlar.'' Onları elimden çıkaramam diye korktum. O yüzden birisini sağ elime aldım, diğerini sol elime. Haram para kazanan bir adam elinde sonunda ölür. O öldüğünde kazandığı haram paralar mirasçısına helal olur. Kendisi ise ötede günahıyla kalır. Ey paraya karşılık simurgu bile satan, ey gönlünü, Para sevdasıyla yakıp onunla aydınlanan bu kapı dardır. Yanında kıl bile olsa bu kapıdan geçemezsin. Kuş sesine kapılan zahit Bir zahit haktan uzaklaştı. Bir köşeye çekilip ibadette ve münacatta bulunmaya başladı. Böylelikle yıllarını geçirdi. Bir zaman sonra zahidin yakınındaki bir ağaca Güzel sesi bir kuş yuva yaptı. Güzel sesiyle her gün ayrı bir nameden ötmeye başladı. Zahid o kuşun sesine kapıldı. Bir müddet onu dinledi. Allah Teala derhal zamanın peygamberine vahyetti. Dedi ki, ''O kuluma demelisin ki Rabbine gece gündüz ibadet ettin, usla aşkıyla yanıp kavruldun ama sonunda... Onu bir kuşa sattın ha? O seni satın almış, satmamıştı. Sense vefasızlık gösterip onu satı verdin. Vefayı kimden öğrendin sen? Elindekini ucuza satma. Dostun yalnız odur. Başka dost arama. Bir başka kuş ise şunları söyledi. Duvarları altın yaldızlı bir köşküm var benim. Ona bakan keyif alır, içi açılır. Canıma can katıyor bu köşk. Neşeyi yalnız onda buluyorum. Şimdi ben nasıl ondan ayrılıp yola çıkayım? Yüreğimi ondan nasıl koparayım? Kendi köşkümde padişahım ben. Dışarıda neden başka padişah arayayım? Hüt, hüt ona, ey himmetsiz, gayretsiz dedi. Sanki ebediyen köşkünde beraber kalacak mısın ki ona böyle yapışmışsın? Ecel gelip çattığında onu sırtında götürecek değilsin ya. Öyleyse durma kalk, kendine ebedi kalabileceğin bir konak hazırla. Çünkü bu köşkün İsrafil'in sure üflemesiyle yerle bir olacak. Padişahın Yeni Sarayının Kusuru Padişahın biri yığınla para harcayıp süslemeleri altınla gümüş olan bir saray yaptırdı. Saray dayalı döşeli hale geldiğinde padişah bir davet verdi. Ülkenin bütün ileri gelenlerini çağırdı. Onlara önce sarayı gezdirdi. Sonra mükellef bir sofraya oturttu. Yemekten sonra davetlilere sarayı gezdiniz İçinde bir eksik kusur göreniniz var mı? diye sordu. Herkes hayranlığını belirtti. Yalnız bir zahit ayağa kalkıp padişahım dedi. Sarayında öyle bir delik var ki o olmasa cennet bahçelerinden bir ev sayılırdı. Padişah ben bile böyle bir delik görmedim de sen o cahilliğini nasıl gördün? Neredeymiş bu delik? dedi. Zahit Azrail'in gireceği deliği tıkamamışsınız padişahım dedi. Eğer o deliği tıkamazsanız ne saray kalır ne de taş taht. Tam yaşanılacak yer ama baki değil. Cennet gibi ama ölüm onu çirkin gösterecek. O yüzden buraya hiç ayrılmayacakmış gibi yerleşme. Dizginlerini elden bırakıp serkeşlik etme. Örümcek ve sinek Örümceğin ömrü hayal etmek ve beklemektir. Sen de görmüşsündür. Örümcek ilerisini düşünüp bir köşeye ağını kurar, sonra bir sineğin şaşırıp ona düşmesini bekler. Sinek baş onun ağına düştüğünde kanını emer, o sersemi kuru bir halde bırakır. Bir vakit sonra ev sahibi eline bir sopa alıp bütün örümcek ağlarını dağıtır. Bir nefeste ağı da, örümceği de, sineği de yok eder. Dünyanın da, dünyaya dayanıp rızıklananın hali de buna benzer. Bütün dünya eline geçse bile, göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman bile rahat yüzü göremezsin. Elinde saltanat davulu, bayrağı olan kişi derviş değildir. Onun eline geçen yalnız bir ses... Bir yelden ibarettir. Bayrağı dalgalanır, davulu dövülür. Ama bayrağı dalgalandıran rüzgarla davuldan çıkan ses yarım akçe bile etmez. Oğlu Ölen Adam Aklı kıt bir adamın gönlünün meyvesi oğlu ölmüştü. Adamın yüreği yanmış, sabrı elinden gitmişti. Dertli baba ağlaya ağlaya tabutun ardından gidiyor. Bir yandan da şunları söylüyordu. Ey dünyaya doymadan ölen oğlum! Ne oldu sana? Hiçbir şey göremeden alemi bıraktın gittin. Onun bu sözlerini duyan bir aşık dedi ki "Sanki ki oğlunun dünyada tatmadığı zevk kalmamıştı. Bütün dilekleri yerine gelmişti. Ne değişecekti ki? Sonunda yine her şeyi arkasında bırakıp gidecek değil miydi? Ne zamana kadar alemi seyredip duracaksın? Ömür bitti, ecel geldi çattı. Yarana ne zaman merhem süreceksin? Azizim, insan zamanın kıymetini bilmeli. Vakte dikkat etmek, fırsatı ganimet bilmek gerek ki kolayca saadete erişesin. Kuşlardan bir başkası ise fani bir aşka tutulmuştu. Hüthüde ey uluk kuş, bir güzelin aşkı beni bağladı. Aklımı öyle bir çaldı ki, harmanımı yakıp kül etti. Beni önüne katıp sürükledi. Artık bir an bile onsuz duramıyorum. Onsuz kalmayı düşünmek bana ölüm gibi geliyor. Önümüzdeki vadi zaten yüzlerce belayla dolu. Yanımda o yokken şimdi ben nasıl yola çıkar ilerlerim. Derdim derman kabul edecek dereceyi aşmışken ben o ay yüzlü olmadan nasıl konak ararım. Söyle şimdi ben ne yapayım dedi. Hüt hüt ona dedi ki sen surete kapılmış karanlık sulara dalmışsın. Bilgi aşkını suret sevdası sanma. Bilgi aşkı şehvetten doğmaz çünkü. Sonunda zeval bulacak olan güzelliğe kapılma. Asıl güzellik gayb alemindedir. Güzelliği ve aşkı orada ara. Perde kaldırıldığında ne ülke kalır ne de ülke halkı. Bütün suretler mahvolur. Buranın yüceleri oranın aşağılıkları olur. Gayb alemindeki güzele dost ol. Çünkü asıl sevda odur. Ondan başka dost olduğun her şey seni yoldan çıkarır. Sonra pişman olursun. Şibli ile aşık Adamın biri derdinden dolayı ağlayıp sızlanıyordu. Şibli onun bu halini gördü. Ağlamasının sebebini sordu. Adam benim güzelliği canıma can katan, ömrümü arttıran bir sevgilim vardı. O geçenlerde öldü. Şimdi ben de ayrılık derdiyle ölüyorum. Onsuz bir alem gözüme kapkara görünüyor dedi. Şey adama şöyle dedi. Madem ki gönlün sevgili hasretiyle yanıp tutuşuyor, yeni bir sevgili bul. Ama dikkat et, aşık olduğun sevgili ölümlü olmasın. Ölüm gittiğinde seni gam içinde bırakmasın. Tüccarın Sattığı Cariyeye Aşkı Epeyce bir mala mülke sahip bir tüccarın ahu gözlü bir cariyesi vardı. Cariyeyi görüp beğenen tüccarın bir komşusu yüksek bir bedelle onu satın almak istedi. Tüccar paraya tamah gösterdi. Çok sevdiği cariyesini komşusuna sattı. Sattıktan sonra ise pişman oldu. Çaresizliğinden, aklı başından gitti. Koşa koşa cariyenin yeni sahibine gitti. Aldığı paranın iki mislini verip cariyeyi geri almak istedi. Ama adam cariyeyi geri vermeye yanaşmadı. Tüccar evine geri dönerken bir yandan başına toprak saçıyor, bir yandan ağlayarak ben bunu hak etmiştim. Dünya malına aldanıp sevgilisini satan adamın hali budur işte, diyordu. Hesap günü gelip çattığında, terazi kurulduğunda sen de yaptığın yanlışı anlarsın. Her nefesinin bir inci değerinde olduğunu, Hak Teala seni nimetlere gark ettiği halde, cahilliğin yüzünden onu ucuz şeylere sattığını anlarsın, anlarsın ama oradaki pişmanlığın, Fayda verir mi? Bilmem. Köpeğin Kemik Sevdası Bir padişah avlanmak için ovada ilerlerken av köpeklerine bakan memuruna bir tazı getirmesini söyledi. Padişahın atlas kumaşlardan elbiseler diktirdiği bir tazısı vardı. Tasması mücevherden ayaklarındaki halhallar altındandı. Yine o köpeği getirdiler. Ovada köpek önde, padişah arkasında ilerlemeye başladılar. Yolda köpeğin önüne bir kemik çıktı. Köpek öylece kala kaldı. Padişah köpeğin kemikle uğraşmasına öyle kızdı ki, Alevi köpeği bile sardı. Köpeğin tasmasını elinden bıraktı. Def edin bu edepsiz nankür hayvanı dedi. Köpeğe bakan memur, padişahım köpeği salalım ama... Var üzerindeki mücevherleri alalım diye itiraz edince padişah dedi ki: "Hayır, bırakın öylece gitsin. İleride aklı başına geldiğinde üzerindeki süsleri püstleri görsün, ahmaklık edip nasıl bir yuvadan ayrıldığını anlasın." Hallac'ın daracında yüzünü kana boyaması. Hallacı öldürmeye götürürlerken dilinde yalnız "Enel Hak" sözü vardı. Onun bu sözünü anlamayanlar ellerini ayaklarını kestiler, kanını akıttılar. Vücudundan akan kan yüzünden benzi sarardı. Yüzü ay gibi sapsarı oldu. Yol güneşi hallaç bu haldeyken kesik kollarından akan kanları yüzüne sürmeye başladı. Diyordu ki, ''Er kişinin yüzüne süreceği kızıl boya kandır.'' Ben de şimdi onu yüzüme sürüyorum ki sağ kaldıkça kızıl benizli durayım. Beni görenler korktu da yüzü sararda demesinler. Halbuki benim tek kılım dahi kıpırdamamakta. Bütün cihan bana mim harfinin halkası gibi görünüyor. Böyle bir haldeyken artık neden korkayım? Temmuz sıcağında yedi başlı bir ejderha ile gezip tozan, yiyip içen birisi böyle oyunlara çok düşer. Onun hakkına düşen en adi şey daracı olur. Cüneyd'in oğlunu öldürmeleri. Din ehlinin uyduğu o büyük zaat, dipsiz, kıyısız koca deniz Cüneydi Bağdadi Bağdat'ta bir gece sohbet ediyordu. Öyle yüce sözler söylüyordu ki gök bile başını kapının eşiğine koymuş onu dinliyordu. Cüneyd'in güneş gibi güzel, gencecik bir oğlu vardı. Cüneyt sohbet ederken onu çarşıda tuttular, başını kesip kapının önüne attılar. Tertemiz kalpli Cüneyt oğlunun başını öylece görünce sesini çıkarmadı, feryadını yüreğine gömdü. Etrafına toplananlara öğütler verdi. Gönüllerini alıp dedi ki: bu gece ateşe öncesi olmayan sırlara ait büyükçe bir kazan koydum. Kaynaması için bundan daha fazla sıcaklık iste, daha az değil, daha az değil. Başka bir kuş da ben ölümden korkuyorum. Gideceğim yol uzun, benimse hiçbir azığım yok dedi. Yüreğim ölümden öyle korkuyor ki, en küçük bir şeyde canım ağzıma geliyor. Dünyanın yarısı benim olsa, yüzlerce adamı olan bir şey bile olsam eceli hatırladım mı? Elim ayağım tutmaz oluyor. Bütün alem bir araya gelse derdime derman olamıyor. Bütüt hüt bu kuşa dedi ki: Ey güçsüz, zayıf kuşcağız, bin yıl yaşasan yine ecel gelip seni bulmayacak mı? Bilmez misin ki ömür uzun da olsa, kısa da olsa, iki soluktan ibarettir. Bu keder bu yaz daha ne kadar sürer ki? Bilmez misin ki her doğan ölür ve toprağa girer, her var olanı gelir, alır, götürür. Seni yaşaman için yetiştirdiler ama bil ki ölmen için bu aleme getirmişlerdi. Sen ister tertemiz gelmiş ol, İster bulaşmış bir halde, toprakla karılıp vücut bulmuş bir damlacık sudan ibaretsin. Bir su damlası denizle savaşa girişebilir mi hiç? Bütün alime sözün geçse yine yana yakıla can verip gidecek değil misin? Kalknüsün ÖLÜMÜ Kalknüs Hindistan'da yaşayan güzel fakat acayip bir kuştur. Üzerinde ney gibi yüzlerce delik bulunan uzun kuvvetli bir gagası vardır. Sonra bu kuşun ne eşi ne kardeşi vardır. Tektir bu kuş. Kalkmış bir kere ötmeye gagasının deliklerinden türlü türlü nameler çıkarmaya başladı mı bütün hayvanların aklı başından gider onu dinlemeye koşarmış. Hepsi susar onun ormanı dolduran namelerinde kaybolurlarmış. Ömrü bin yıla yakınmış kaknüs’ün. Öleceği zamanı da iyi bilirmiş. Ölüm vakti gelip çattığında kaknüs, çalı çırpı toplar, onları çepeçevre yığar, sonra da ortasında oturup en acıklı namelerle feryada başlarmış. Kaknüs bir yandan böyle feryat eder, bir yandan da kurumuş yapraklar gibi titrermiş. Hep onun nameleriyle coşan bütün hayvanlar, Kuşlar bu defa ağdını dinlemek için etrafında halkalaşırlarmış. Onun feryadından kimisinin yüreğinden kan damlar, kimisi de oracıkta ölüp gidermiş. Can boğaza gelip bir solukluk nefesi kaldığında, Katnüs şiddetle kanatlarını çırpar, kanadından çıkan bir kıvılcım çalıları da kendisini de yakar kül edermiş. Ateş sönüp dumanlar dağıldığında ise küllerin içinden bir yavru kaknüs baş gösterirmiş. Öldükten sonra doğmak ya da doğurmak böyle bir şey başka kime nasip olmuş ki? Zavallı kaknüs bin yıl kendi derdine ağlar durur. alemde hiçbir işi olmaz. Fakat sonunda ölüm başa gelince külünü rüzgara savurup gider. Buna bak da İbret al. Dünyaya sarılmakla hiç kimse ölümün pençesinden kurtulamaz. Bütün alemde ölümden kurtulacak kimse yoktur da şaşılacak şeye bak ki kimse yol azığı hazırlamaz. Başımıza çok işler geldi ama bu hepsinden de çetin. Babası Ölen Çocuk ve Sufi bir oğlan babasının tabutu önünde hem ağlaya ağlaya gidiyor hem de ''Baba, bugün benim yüreğim yaralandı. Ömrüm boyu başıma böyle bir gün gelmez. Bir daha böyle bir musibete uğramam.'' diyordu. Bir sufi geldi. ''Meraklanma, babanın başına da bir daha böyle bir gün gelmez. Senin başına geldiğini sandığın iş asıl babanın başına geldi.'' Ey dünyaya başsız ayaksız gelen toprak başına yel ölçmeye mi geldim buraya? Bil ki sultanlık tahtına çıkıp otursam bile eline yelden başka bir şey geçmeyecektir. Neyzenin ölümü. Ney üfleyen birisi ölüm haline geldi. Birisi ona "Ey sırrın ta kendisi kesilen, bu kıvranma zamanında halin nasıl?" ''Ne alemdesin?'' diye sordu. Neyzen ona dedi ki, ''Hiç sorma, anlatılacak gibi değil ki. Bütün ömrümce yel üfledim. Sonunda da toprağa gidiyorum.'' selam. ''Ölüme hiçbir çare yoktur. Yaprakların hepsi sararıp dökülür. Hepimiz ölmek için doğmuşuz. Gönülden inanmışız ki bu dünyada kalmayacağız.'' Dünyayı avucunda tutan, aleme buyruğu geçen kişiler bile şimdi yer altındalar. Okuyla gökleri bile delenler mezara gömülmüşler, toprak olmuşlar, hiçbir varlıkları kalmamış, hepsi de yerin altında uyumuşlar, hatta ne uyuması, perişan bir hale düşmüşler, darmadağın olmuşlar. İlk konağı mezar olan şu ölüme bir bak hele, ne kadar zor bir yol. Sen de ölüm acısının ne olduğunu bir bilsen tatlı canın alt üst olur zehir kesilirdi. Suya acı tat veren testi. Hazreti İsa suyu tatlı bir dereden su içiyordu. Suyun tadı gül suyu şerbetinden bile güzeldi. Birisi o sudan testisini doldurup gitti. İsa da testisini doldurdu, hararetle başına dikti. Fakat suyu içemedi. Çünkü testideki su ağzına acı gelmişti. Bu işe kendisi de şaştı. Dedi ki, Ya Rabbi, testideki su şu derenin suyu. İkisi de aynı su. Bunun hikmeti nedir ki? Testi dile geldi ve Hz. İsa'ya cevap verdi. Ey İsa, ben eski zamanlarda yaşamış bir adamım. Bu dokuz kasenin altında binlerce defa testi oldum, kap oldum, küp oldum. Bundan sonra da binlerce defa beni testi yapsalar yine de ölümün acısı benden çıkmaz. Ölüm acısını gördüğüm için hep bu tatlıyım işte. Suyum onun için böyle acı. ''A gafil, sen de sırrı testiden duyda, bundan böyle kendini gafletle testi haline getirme.'' Ey sır araştıran, sen kendini kaybetmişsin. Ölümün gelip çatmadan, canın boğazından çıkmadan tekrar kendini ara bul. Sağken kendini bulamazsan, öldükten sonra nasıl bulacaksın ki? Ne aklın başındayken kendinden haberin var, ne öldükten sonra varlığından eserin. Hayattasın ama aslında ölmüş kaybolmuşsun. Adam olmak için doğmuşsun ama bir türlü adam olamamışsın. Önünde yüz binlerce perde olan bir derviş kendisini nasıl bulur ki? Şeyh Bukrat'ın Vasiyeti Şeyh Bukrat ölüm haline gelmişti. Yanında bulunan talebesi dedi ki, ''Hocam seni yıkayıp arıtınca, kefene sarıp sarmalayınca nereye gömelim?'' Bukrat ona dedi ki, oğul beni bulabilirsen nereye istersen gömüver gitsin. Bu uzun ömrümde ben kendimi bulamadım ki sen ölümden sonra beni bulasın. Öyle bir gidiyorum ki bu gidiş vaktinde bir kılımın bile kendisinden haberi yok. Mezar başında ağlayan şeyh Bir adamı gömüyorlardı. Şeyh Bısri de o mezarın başına gitti. Mezara bakıp duruyor, kendi kendisine ağlıyordu. Diyordu ki, ''Ne çetin bir iş bu. Bu alemin son konağı mezar. O alemin de ilk konağı yine mezar. Öyleyse ilk konak da yerin altı, son konak da. Renkten gösterişten ibaret olan ve sonu bundan, yani mezardan ibaret olan bir aleme, Gönül verilir mi? Ne zamana kadar sonu mezar olan bu dünyaya katlanacaksın? Senin de sonun böyle olacak ya. Vay buna gönül verene. Bu perdenin ardında kimse yoktur ki, onun can çekişerek ölmüş bir sevdiği bulunmasın. Önünde yel olan birisi, kandilini korkusuz, pervasız götürebilir mi hiç? Perde ardında birisiyle arkadaşlık edeceksen bari ölüsü bulunmayan birisiyle arkadaşlık et. Ama sen bir kara sevdaya tutulmuşsun. Kasırgaya kapıldığın halde bize kandil getirmeye savaşıyorsun. Kandilinin söneceğinden korkmuyor musun? İstediğin kadar sıkı tut. Dikkat et faydası yok. Çabucak söner. Sonra ansızın yolda kalır. Bir kuyuya düşüverirsin. Sönmüş kandilin için ağlasan, başına vurup dövünsen de fayda etmez. Kimse sana kandilinden haber veremez. Kandilin mekansızlık alemine ulaşmıştır. Oraya döndüğünde görünmez olur. Senin de canın bu alemden çıktığı zaman, bu alem sana o alem verir. Gören kişi için oraya giden yol pek uzun değildir. Arasında duvar olan bir solukluk bir yoldur. O soluğu verip de öldün mü, seni baş aşığı toprağa atıverirler. Ölüm ne ahmağı unutur, ne akıllıyı. Ne iyi bir adam ondan kurtulur, ne de kötüsü. Hangi kavimden olursan ol, sen de ölecek, onlar gibi sen de çekip gideceksin. Kim ölür de toprağın altına girerse, herkes ona der ki, ''Kurtuldu, rahata erdi. Çünkü dünya da dağlarla doludur. Onun ilk istirahat konağı da ölümdür. Madem ölüm sana galip gelecek, ne yapacaksan yap, ondan kurtulmaya çare yok. Kalk da göklere bir adım atalım. Bu kanla dolu çömleğin üzerini örtelim. Bu dünyaya geldiğime pişman, sel gibi gözyaşları dökerek gidiyorum.'' Ah bu gelmeye, vah bu gitmeye. Meczubun Ölümü Sırra ermiş bir meczubun can vermesi uzamıştı. Can çekişip duruyor, inliyor, sel gibi gözyaşları gönülleri dağılıyordu. Diyordu ki, Ey Rabbim, beni sen dünyaya getirdin. Madem ki götüreceksin, neden getirdin ki? Canımı olmasaydı, can verme derdim olmaz, rahat olurdum. Ne ben doğardım, ölürdüm, ne de sen beni dünyaya getirir, sonra da canımı alırdın. Keşke gelip gitme zahmeti olmasaydı. Bu gelip gitme olmasa, hiç de kötü olmazdı. Ölüme hazırlanmak farz ama benim bunu düşünecek hiç gücüm yok. Halil Peygamberin Ölümü Halil peygamber vefat etti. Ruhu Allah katına vardı. Yüce Allah ona sordu. Ey bütün haktan daha nasipli, bahtı açık kişi, sana dünyada en zor gelen neydi? Halil İbrahim aleyhisselam cevap verdi. Oğluma bıçak dayamak zordu. Babamı cehennemde görmek zordu. Ateşe atılmam, belalara düşerek ömür sürmem pek zordu. Ama can vermenin yanında bunlar bir hiçten ibaret. Yüce Allah ona şöyle hitap etti. Can vermek sana bir azap gibi geldiyse de, can verip öldükten sonra da bir hayli zorluklar var. Kişi o zorluklara düşerse, can verme ona bir huzur, istirahat gibi gelir. Madem böyle müşkül bir işe düşmüşsün, neden geceni gündüzünü gaflette geçirirsin? Bu müşkil işin bir çaresini bul. Yolun çok uzun. Önceden kendine bir konak hazırla. Dünyayı bırak da ölüm hazırlığına giriş. Yolun ölüm üstüne kuruluysa durma. Yolu hazırını tamamla. Uzun ömür iyi bir şeyken onu şübeter dünyaya sarf etme. Dünya ile oyuna dalma. Ey dünya altınının bir arpa kadarına bile canını satan. Yusuf'u da böyle ucuza satmışlardı. Sen Yusuf'u böyle ucuza satın aldın. Onu canla başla kabullendin. Can Yusuf'unu da sultan eden kişi, onu canını bile verir de satın alır. Can Yusuf'u pek azizdir oğlum. Yusuf'tan daha aziz ne var ki? Bil ki, Yusuf'un kıymetini köranlayamaz, aşk dolu dolu bir gönülden başka gönül yanıp eriyemez. Bir garibin vezirliği, padişah bir garibe vezirlik rütbesi verdi. O da uzun bir zaman vezirlik yaptı, mal mülk edindi. Nihayet yaşlanıp ihtiyarlık gelip çatınca da padişahtan izin istedi. Dedi ki, bir köşeye çekilip kendi başıma oturacağım padişahım. Çünkü ölümden korkuyorum. Kendi başıma gece gündüz ibadet edeceğim. Seni de dualarımdan eksik etmeyeceğim. Padişah dedi ki, sen buraya elim boş, işsiz güçsüz bir halde gelmiştin. Neyin varsa hepsini bana teslim et. İlk gün nasıl geldiysen buradan öyle git. Eli boş geldin, bir hazineyle gidiyorsun. Budala mısın sen? Vezir dedi ki, tamam vezirlik yaptım. Ama ömrümü de senin yolunda harcadım. Ömrümü geri ver, al malını. Ya da karışma, bırak şu yoksulu. Kimlerden bilsin ki ben o kadar değerli bir sermayeyi senin yolunda oynayıp kaybettim. Madem ki bütün sermayen ömründen ibarettir, neden ömrünü hemencecik rüzgara verdin? Böyle bir sermaye elden gittikten sonra elde neyin varsa hepsi gitti demektir. ''A adam olmayan, sen ömrün kadrini ne bilirsin? Ömrün kadrini ancak ve ancak ölenler bilir. Git de mezardakilere sor bakalım, bu aziz ömür hakkında ne diyecekler?'' Rüyada verilen selam Bir adam iyi ahlak sahibi birisini rüyada gördü. Selam verdi ama cevabını alamadı. Dedi ki, ''Ey şöhretli ulu kişi!'' Selamıma niçin cevap vermezsin? Bilirsin ki selam almak farzdır. Cevabını ver, başını çevirme. O er dedi ki, Evet, biliyorum, selam almam farzdır. Ama bu kapı bize tamamen kapanmıştır. İbadet kapısı bizden çok uzakta kaldı. Artık senin selamını nasıl alayım? Biz burada artık ne rükû edebiliyoruz ne de secdeye varabiliyoruz. Hiçbir ibadette bulunamıyoruz. Senin gibi ben de dünyada olsaydım, ibadetten bir an geri kalır mıydım? Bundan önce hepimiz gafildik. Fakat ömrün değerini şimdi biliyoruz. Yazıklar olsun bana. İbadet kapısı kapandı. Soluklar tükendi. Dert geldi çattı. Şimdi ne ibadet etmeye bir yolum var, ne de gönlümde ah etmeye takatim. Yazıklar olsun ki, İbadette bulunmaya gücümüz varken bilemedik. Sonunda böyle şaşkın bir halde kala kaldık. Zindanlara düştük. Kuş kanadının kıymetini, kanadı yandıktan sonra anlarmış. Sen de körlüğünden yolu görmüyor, kuyuyu fark etmiyorsun. Kalk da, Allah'tan görür bir göz iste. Yoksa seni mezarında körlükten kurtarırlar da işi o zaman anlarsın. Şimdi nefsin yel üstünde. O vakit geldiğinde her şeyin yel üstüne kurulduğunu görürsün. Şimdi habersiz bir halde yele dayanmış kala kalmışsın. Hele sabret, başındaki yel gitsin de gör. Şimdi başın göklerde, ama yere girdin mi? Gök gibi baş aşağı dönersin. Bütün iş bu alemde. Gittin mi? Arkanda sadece yasın kalacak. Bu hiçin ebediliğine imkan yok. Onun için ne düşmanlığın değeri var, ne dostluğun. O an dersin ki, alemin hiçbir faydası yokmuş. Ne varsa benim canımdan ibaretmiş. Madem ki hiçbir yüz bu alemde kalmayacak. Ha güzel olmuş, ha çirkin fark eder mi? Hazreti İsa'ya sorulan soru Adamın biri Meryem oğlu İsa'ya, ''Ey eşi ancak güneş olan tek kişi, neden kendine bir ev yapmazsın?'' dedi. ''Ben deli değilim ki'' dedi ona Hz. İsa. ''Ebediyen benimle kalmayacak bir şey bana layık olur mu hiç?'' ''Kazandıkların seninle beraber gelmiyor mu? İster yoksul ol, ister padişah, ikisi de bir. Sen bir topa benziyorsun.'' elini ayağını kaybetmişsin. Ey habersiz kişi, bu ne sersemlik. Seni başkaları ortadan kapmadan, sen bu alemden vazgeç, bir kedara çekil. Bir kuş da, ey inanışı güzel, benim hiçbir isteğim olmuyor. Bütün ömrüm keder içinde geçiyor, sanki alemin en dertlisi benim. Derdim o kadar çok ki, her zerrem benimle beraber yaz tutuyor aklım o kadar başımdan gitmiş ki serseriye döndüm adeta bir kez bile rahat yüzü görmeyen ben yola nasıl devam edebilirim bu kadar derdim elemim olmasaydı bu yolculuktan pek hoşlanacaktım fakat yüreğim ağlarken elimden ne gelir İşte halimi sana anlattım ne yapayım ben dedi. Hüt hüt dedi ki, ey aldanmış, deli divane olmuş kuş, sen baştan ayağa kadar sevdalara batmışsın. Sen öyle sıkı sarılmazsan, dünya hevesi bir anda içinden geçer gider. Ne var ne yoksa o bir solukluk zaman içinde kaybolur, ömür de o soluğu bile almamış gibi sona erer. Madem ki dünya durmuyor, geçip gidiyor, sen de geç, onu bırak. Ona pek fazla bakma. Vaki olmayan şeye gönül veren kişi sağlam yürekli bir er değildir. Hiç şerbet içmeyen adam. Yolun bütün inceliklerini gören, bilen Allah dostu bir yol eri vardı. Bu Allah dostu kimsenin elinden şerbet içmezdi. Bir gün birisi, ''Efendim neden şerbeti hiç rağbet etmezsin?'' diye sordu. Dedi ki, Görüyorum. Başımın ucunda ölüm dikilmiş. Geliyor. Şerbeti içmeye niyet etsem hemen elimden kapacak. Başımda bekleyen böyle bir memur dururken o şerbeti ben nasıl içebilirim? O şerbet bana gül suyu şerbeti olmaz. Ateş kesilir. Bir an baki kalan şey yüzlerce alemi dolduracak kadar büyük olsa bile ancak yarım arpa değerindedir. Bir an sürecek olan kavuşmaya ben nasıl dayanabilirim? Aslı, temeli yok ki. İsteğine ermişsen, başın bu yüzden yücelmişse, bu bir solukluk mutlulukla bu kadar böbürlenme. Yok, muradına eremeden kaldıysan yine ağlayıp inleme. Çünkü bu muratsızlık da bir anda gelip geçer. Bir belaya düşer, bir zorluğa uğrarsan, bu yüceliğini gösterir, hor hakir olduğunu değil. Peygamberlerin çektikleri ezayı, cefayı kimse kerbelada belada bile bulamaz. Sana görünüşte zahmet yüzü gösteren, gözün açıksa aslında sana bir define göstermiştir. Her an ondan yüzlerce hidayet yeryüzüne iner de bütün alem onun lütfuyla, ihsanıyla dolar, taşar. Sen ise onun ihsanını hatırlamıyorsun da onun için azıcık bir zahmete katlanmıyorsun. Senin bu halin hiç dostluk işareti sayılır mı? Padişahın Acı Meyvesi Güzel huylu bir padişah bir gün kölelerinden birisine bir meyve verdi. Köle meyveyi öyle güzel, öyle iştahla yemeye başladı ki, Sanki daha önce hiç öyle bir şey yememişti. Kölenin ağzını şapırdatarak yemesine padişah da imrendi. Yemek istedi. Dedi ki, bir parçacık da bana ver. Pek iştahlı yiyorsun. İmrendim doğrusu. Köle padişaha da o meyveden bir parça sundu. Ama padişahın meyveyi ısırmasıyla kaşlarını çatması bir oldu. ''Meyve öyle acıydı ki.'' Dedi ki, ''A köle, bu işi başka kim yapar? Böyle acı bir meyveyi bu kadar iştahla kim yer?'' ''Şimdiye kadar elinden yüzlerce armağan aldım, yedim padişahım.'' dedi köle. Hepsi de birbirinden lezzetliydi. Bir kerecik de elinden böyle acı meyve geldi diye hemen elime eteğimi çekip suratımı buruşturamam ki.'' Hep senin nimetlerinle beslenip sana şükreden, bana senin elinden gelen bir nimet nasıl olur da acı gelir. Sen de onun yolunda zahmetlere uğruyorsan katlan. Bil ki o zahmet rahmetin ta kendisidir. Onun işi pek aykırıdır, pek tersinedir. nedir? Ne yapabilirsin ki? Böyle kurulmuş, böyle gider. Pişmiş erler yola girdiler. Ama gönül kanıyla bulanmamış bir lokma bile ekmek yiyemediler. Tuz ekmek yemeye oturduklarında da ciğerlerini ortaya döktüler. Onsuz bir parçacık bile ekmek koparmadılar. Sofi'ye sorulan soru Şöhret sahibi birisi bir Sofi'ye, ''Kardeş, zamanını nasıl geçiriyorsun?'' dedi. Sofi dedi ki, ''Ben bir külhana düşüp kalmışım. Deniz kıyısındayım. Dudaklarım kupkuru. Kül hanımda bir yufka ekmeği kırmış, ufalamıştım. Bununla da orada adeta kendi boynumu vurmuşum. Eğer alemde gönül huzuru istiyorsan, ya uykuya dalmışsın, rüya görüyorsun, ya da durmadan gördüğün rüyayı söylüyorsun. Bu alemde huzur ve istirahat aranmaz. Çünkü cihanda, bir kıl ucu kadar bile huzur ve istirahat sözü bulunmaz. Nefis gibi bir ateşin bulunduğu yerde kim huzure erebilir söyle hele. Perger gibi bütün bir alemi dönüp dolaşan gönül huzuru tek bir noktadan ibarettir. Ama kimse ondan bir haber getiremez. Huzur arayan koca karı Şeyh-i Mihne'ye bir koca dedi ki, Bundan önce bir hayli belaları uğradım. Dilediğim şeyler olmadı. Artık bunlara tahammül gücüm kalmadı. Sen ise huzur içindesin, rahattasın. Bana da bir dua öğret. Öğret ki ben de huzura, istirahata, gönül hoşluğuna kavuşmak için gece gündüz onu okuyayım. Şeyh güldü koca karıya. Ben hiç nice zamandır yerime oturmuş, dizlerimi bükmüş, öylece kala kalmışım. İstediğim şey için zamanında ben de bir hali koştum, yoruldum. Fakat isteğine erişen bir zerre ne gördüm ne duydum. Aradım taradım ama bu derde bir deva bulamadım. Gönül huzuru insana dünyada yüzünü göstermez ve selam. Dilencinin Cüneyde Sorusu Bir dilenci Cüneyd'in huzuruna gelip oturdu da dedi ki, Ey kendini Allah'a kayıtsızca teslim etmiş er kişi, insan ne zaman gönül huzuruna erişir? Cüneyt de dedi ki, gönülsüz kaldığı zaman. Padişahına kavuşamazsan, yolda attığın her adım muradına erememenin ücretidir. Zerrenin çaresizliğini apacık görüyorum ben, çünkü onda güneşin sıcaklığı, ışığı yok ki. Zerre, zerrelikte kaldıkça zerreden ibarettir. Hayır, bu zerre değil diyen aldanmıştır, kanmıştır. Zerreyi zerrelikten çıkarsalar bile yine zerredir. Parlak güneş değildir o. Önce zerreden meydana gelen şey de, güneşte tamamen kaybolsa bile yine ebediyen zerredir. Bir zerre ister iyi olsun, ister çok kötü, ömrü boyu koşup dursa bile zerrelikten kurtulamaz. ''Ey Zerre, güneşle beraber gemiye girmek için sarhoş ve harap bir halde gidiyorsun. Ey Zerre gibi kıymetli olmayan, ben sabrediyor, bekliyorum. Elbette sonunda sen de acizliğini apaçık görürsün.'' Güneşi arayan yarasa Yarasanın biri bir gece sırrını açıp dedi ki, ''Bir an bile güneşi göremiyorum.'' Ömrüm boyunca yüzlerce çaresizliklere katlanıyor, tamamıyla mahvolmayı diliyorum. Aylardır, yıllardır gözümü yummuş gidip duruyor, elbette sonunda oraya varırım diyorum. Gözü açık birisi yarasaya şu sözleri söyledi. Ey sarhoş kibirli, seninle onun arasında binlerce yıllık yol var, senin gibi bir sersem, bu yolu nasıl aşar, kuyuya düşmüş bir karınca aya nasıl ulaşır? ''Yarasa, zararı yok. Ben o yolu uça uça aşarım. Bakalım bu işten elime ne geçecek?'' dedi. Yıllarca sarhoş ve habersiz bir halde uçup durdu yarasa. Sonunda ise ne gücü kuvveti kaldı, ne kolu kanadı. Canı yandı, teni eridi. Aciz bir şekilde dönüp kala kaldı bir yerde. Güneşten hiçbir haber almadığı için, ''Yoksa ben güneşe geçtim de'' ''Farkına mı varmadım?'' dedi. Bu sözü duyan bir akıllı karşılık verdi. ''Akör yarasa, sen uykuya dalmışsın, yolu görmüyorsun ki. Gide gide ancak bir adımlık yol gittin sen. Sonra da güneşi geçtim galiba da onun için kolum kanadım kalmadı.'' diyorsun. Yarasa bu sözlere pek bozuldu. ''Kendinde kalan son gücü de tüketti gitti.'' Yalnız başına kala kaldığı yerden güneşe seslendi. Can göze açık bir kuş bulmuştun ama artık ne fayda? Artık bu kuştan şimdikinden daha uzak ol, daha uzak. Diğer bir kuş da, ey yol göstericimiz, Allah'ın emri nasıl yerine getirilir dedi. Kimseyle işim yok benim, kimsenin verdiği emri de yerine getirmem. ''Yedi göğün sahibinin emrini beklerim. O ne buyurursa yaparım. Yok, eğer emrini yerine getirmez geri dönersem cezama razı olurum.'' dedi. ''Hüt hüt, İyi ki şu kuş bu soruyu sordu.'' dedi. ''Çünkü kimseye bundan daha ileri bir üstünlük olmaz. Bu makamdan canını esirgeyen canına sahip olamaz. Can sırlarını elde edemez. Ama Rabbinin emrine tam uyan yanına sahip olur hem de can sırlarını elde eder emri dinleyen zarardan kurtulur bütün güçlükler ona kolay gelir onun emrettiği şekilde bir an ibadet etmen onun emri olmadan ömür boyu ibadet etmenden daha iyidir emredilmeden zahmet çeken kendi kendini eziyetlere atan bu mahallede köpek olabilir adam değil fakat Allah'ın emriyle bir an bile zahmet çekenin sevabı bütün bir alemden fazladır. Köpek de bir hayli zahmet çeker ama fayda etmez ki. Emre uymadığı için zahmetinden eline geçen ancak ziyan olur. Marifet emirdedir. Emri tutmakta. Sen kulsan kendiliğinden iş karıştırmaya kalkışma. Eyaz'ın kırdığı değerli kadeh Eyaz'ın elinde Yakut'tan bir kadeh vardı. Değeri haddi hesaba gelmezdi kadehin. Görenlerin gözlerini kamaştırırdı. Padişah, at onu yere Eyaz dedi. Eyaz kadehi yere öyle bir çaldı ki kadeh belki yüz parça oldu. Her parçası bir köşeye dağıldı. Etrafta bulunan herkesi bir heyecandır sardı. Hepsi Eyaz'a baka kaldılar. Aşaşkın dediler. Onun değerini Allah'tan başka kimse bilemez. Sense onu yerlere attın, kırıverdin. Utan. Eyaz halkın bu heyecanını görüp gülümsüyor, kimseden çekinmeden öylece bekliyordu. Bir başkası, aköle dedi. Bu cehane aydınlatan kadehi neden böyle kırıverdin? Eyaz dedi ki, Padişahın emrini yerine getirmek bence kainattaki her işten daha yüce bir iştir. Sen kadehe bakarsın ama ben padişahın emrinden başka bir şeye bakmam çünkü onun kölesiyim ben. Kul emre uyan kişiye derler. Hem kadeh dediğin ne ki onun emrinden daha değerli değil ya. Mahkumların Zindanı Süslemeleri Padişahın biri sonu zaferle biten bir seferden dönmüş, oturduğu şehre geliyordu. Bütün şehir halkı neyi var neyi yoksa ortaya döktü. Şehri süslemeye koyuldu. Fakat zindandakilerin birkaç ipten ve zincirden, birkaç kesik baş ve parçalanmış ciğerden başka bir şeycikleri yoktu. Onlar da zindanın önünü bunlarla süslediler. Padişah şehre geldiğinde bütün şehri altınlarla, Türlü türlü ağır kumaşlarla alımlı bir güzel gibi süslenmiş gördü. Ama bir şey demedi. Zindanın bulunduğu yere geldiğinde ise atından indi ve yürümeye başladı. Zindandakilere iltifat etti. Bir hayli de altın ve gümüş verdi. Padişahın meraklı bir nedimi vardı. Padişahım, bunun hikmetini söyle bana dedi. Yolunun üzerinde binlerce süsler, zinetler gördün. Şehrin yollarına ipekler asılmış, yerlere altınlar, mücevherler saçılmış, havayı misk ve amber kokuları bürümüştü. Yollarına serilen halılardan geçerken sen bunların hiçbirine bir an bile bakmadın, aldırış etmedin. Peki neden zindan kapısında durdun, kesik başları seyre koyuldun? Burada gönül açacak bir şey yok ki, olanlar ancak kesik baş, kesik el, ayak. ''Bunların hepsi elleri kesilmiş, kanlı katil adamlar. Neden bunların kapısında durmalı ki?'' Padişah Nedim'ine gülümsedi. ''Başkaların süsü püsü, oyuncuların oyununa, hilekarların hilesine benziyordu da ondan'' dedi. ''Herkes kendisine layık bir tarzda sahip olduğu şeyleri gösteriyor. Yalnız zindandakiler beni bana layık bir tarzda karşıladılar.'' Eğer burada sözüm geçmeseydi, nasıl olurdu da baş bedenden, el koldan ayrılırdı. Buyruğumun burada geçtiğini gördüm de, onun için atımın dizginlerini buraya çevirdim. Bütün şehir halkı kendi ateşlerine dalmış, yok olmuş, kendilerini beğendiklerinden gururlarına kapılıp gitmişler. Hükmümün kahrına uğradıkları için şaşıran, perişan olan ise yalnız zindandakiler, Kimisi elinden olmuş, kimisi başından. Kalanların ne işleri var ne güçleri. Oturmuşlar, bu kuyuya benzeyen zindandan dar ağacına gitmeyi bekliyorlardı. Senin anlayacağın bu zindan bana gül bahçesi gibi geldi. Şimdi bazen onlar benim adamlarımdır, bazen de ben onların adamıyım. Yolun inceliklerini görenlerin işi ferman'a uymak, emre göre yol yürümektir. Padişahın zindana gitmesi ise yolun inceliklerini bilmesindendir. Ulu Zatın Rüyası Uluların soyundan gelmiş bir zat vardı. Alemin kutbuydu. Pek iyi temiz huylu birisiydi. Dedi ki, bir gece rüyamda Beyazıtla Tirmizi'yi bir yolda gidiyorlarken gördüm. Onlar beni görünce saygı gösterip öne geçirdiler. İkisine de kılavuzluk ettim. Sonradan bu rüyanın tabirini düşündüm. O iki şey bana saygı gösterdiler ama saygıları şundandı. Seher vaktinde kendimden geçmiştim. Yürekten bir ah çektim. Ahım yürüdü gitti, yolumu açtı. Varacağım kapının tokmağını çalmaya başladı. Kapı açılıp bu feyze ulaştığım vakit dilsiz, dudaksız şu hitabı duydum. Beyazıt'tan başka bütün pirler, bütün dervişler bizden hep aynı şeyi istediler. Beyazıt bütün erlerin içinde erlik gösterdi. Çünkü o yalnız bizi diledi. Bizden başka bir şey dilemedi. O gece bu hitabı duyunca dedim ki, ''Benim halime ne bu uyar ne de o. Ben seni nasıl arayayım? Ben de senin derdin yok ki. Ben senin adamın olamadım ki.'' ''Sen ne emredersen dileğim odur. İşim emrine uymakla doğru olur. Benim ne eğri ne doğru hiçbir şeyim yok. Ben kim oluyorum ki isteğim, dileğim olsun? Sen ne buyurursan o bana yeter. Kulun emre göre yürümesi kula yetmez mi?'' ''İşte o iki her şey, bu sözüm üzerine beni öne geçirdiler, bana hürmet ettiler.'' Kul daima Allah'ın emrine göre hareket ederse, can aleminde Rabbi ile konuşur. Daima kulluktan bahseden, fakat kullukta bulunmayana kul demezler. Kul sınav zamanında belli olur. Kendini bir sınada da sen de gör. Şeyh Harakani'nin son sözleri Şeyh Harakani son anlarını yaşıyordu. Canı dudağına gelmişti. İşte o son demde dudağından şu sözler döküldüm. Keşke yüreğimi yarsalar, kebap olmuş ciğerimi sökselerdi de gönlümü halka gösterselerdi. Ne zor bir halde olduğumu halka anlatsalardı. Halk da bütün sırları bilen Allah'a karşılık puta tapmanın doğru bir şey olmadığını bilseydi, anlasaydı. Eğri oyunlara girişmemek. Kulluk budur işte. Bundan başkası hevesten ibaret. Kulluk düşkünlüktür. Sen ise efendilik ediyorsun. Kulluk değil. Sana nasıl bir düşkünlük nasip olsun ki? Kendini aşağı gör, düşkün ol, kul kesil. Kul olduğunda da hürmete dikkat et. Hürmet yolunda himmet sahibi ol. Kul yola hürmetsizce girerse, Padişah okulu meclisinden erkenden kovar. Harem hürmetsiz kişiye haramdır. Ancak hürmet gösterirsen bu nimet sana verilir. Başka bir kuş da Allah yolunda temizlik nasıl olur? Ey isabetli karar veren, tedbiri doğru olan hüthüt hüt söyle dedi. Bir şeyle uğraşmak adeta bana haram. Neyim var neyim yoksa saçıp döküyor, elime ne gelirse kaybediyorum. Elime aldığım şey adeta akrep kesiliyor. Bari onun yerinde temizleneyim, tertemiz olayım. Belki olur da bu temizlikle onun yüzünü görürüm. Hüt hüt bu temizlik arayan kuşa. Bu yol herkesin gideceği bir yol değil. Tertemiz girmek gerek bu yola. Nesi var nesi yoksa elden çıkaran yol alır. Temizlikle huzura erer. Dikilmişi yırt, yırtılmışı da dikme. Neyin varsa hepsi bir olana kadar, hepsini yak, yandır. Her şeyini ateşte bir ahla yaktın mı, külünü topla, üstüne geç otur. Böyle yaparsan her şeyden kurtulursun. Yok yapmazsan, Ömrün boyunca her şeye üzül, yas tut dedi. Varlıktan birer birer geçmedikçe, Bu dehlize nasıl adım atar, nasıl yol alırsın? Bu zindanda bir an bile oturulmaz. Ne varsa hepsinden kendini çek, kurtul. Yoksa ölüm çağın geldiğinde, Neyin varsa gelir koluna yapışıp seni tutar. Sen önce kendinden el çek de, Ondan sonra yolculuğa niyetlen. Önceden bir temizliğin olmazsa bu kıldığın namazdan sayılmaz. Türkistan Pirinin Sevdiği iki Şey Türkistan Piri kendini anlatırken dedi ki En fazla iki şeyi severim. Birisi kıratım, diğeri oğlum. Oğlumun ölümünü haber alırsam haberi getirene kıratımı hediye edeceğim. Çünkü görüyorum ki ikisi de canıma put gibi geliyor. Mum gibi yanıp yakılmadıkça kimseye temizlik öğretmeye kalkma. Başkalarına temizlik öğreten herkes bir de kendine baksa perişan olur giderdi. Temiz kişi iştahla bir yemek bile yese derhal cezasını çeker, ensesine bir sille iner. Kırk Ölü Derviş dünun anlatır Rabbime dayanmış çöle dalmış heybesiz, matarasız gidip duruyordum Yolda hepsi de bir yerde can vermiş kırk ölü derviş gördüm Aklım karma karışık oldu yüreğime bir ateş düştü Dedim ki Ya Rabbi bu ne iştir Yüceleri ne kadar elden ayaktan düşürüyor aşığı bir hale sokuyorsun Gökten ses geldi bu işin hikmetini yalnız biz biliriz, öldürürüz, sonra da diyetini yine biz veririz. Peki dedim, ne zamana kadar böyle öldürüp duracaksın? Dedi ki, diyet vermeye gücüm yettikçe bu iş böyle gidecek. Hazinemde verilecek diyet bulundukça öldürür, yasını da tutarım. Öldürür, kanlara bular, alemin çevresinde onu yüzü koyun sürüklerim. Bütün parçaları mahvolup başı, ayağı tamamıyla yok olunca da ona güneş gibi cemalimi gösterir, kendi güzellik hazinemden elbiseler giydiririm. Yüzüne kendi kanıyla kızıllık sürer, süslerim onu. Sonra yakınımda bir gölgeye çeviririm. Cemalimin güneşinin doğduğu yerde artık gölge kalır mı? Gölge güneşte yok olduğunda Allah doğrusunu bilir ya, yalnız o kalır. Onda yok olan kendinden geçer, kendinden kurtulur. Çünkü onunla beraber bulunmaya imkan yoktur. Sen yok ol ama yokluktan bu kadar bahsetme. Canını feda et ama bir şeycikler söyleme. Doğrusu insanın kendisinden vazgeçip varlığını bırakmasından daha üstün bir güzellik duymadım. Firavunun Büyücüleri Piravunun büyücülerinin dünyada eriştikleri rahmete bilmem başka kimse erişmiş midir? İmana geldikleri zaman hemencecik ilk soluklarında öldürdüler onları. Bir ayaklarını dine attılar onlar, diğer adımlarını da ahirete atıp cihandan geçip gittiler. Hiç kimse bu gelip gitmeden daha iyi bir şey görmedi. Hiçbir dal bundan daha güzel bir meyve vermedi. Bir diğer kuş da ''Ey can gözü açık, bu işte himmetin tesiri var mıdır?'' dedi. ''Görünüşte ben pek gayretsizim ama aslında büyük bir himmetim var. İbadetim olmayabilir fakat adam akıllı bir azmim, bir gayret ve himmetim var benim.'' ''Hüt hüt ona'' dedi. Eleste aşıklarının muhafızı himmet ve gayrettir. Her ne varsa alemde elde edilir. Kimin yüce bir himmeti, sağlam bir gayreti varsa neyi ararsa bulur, neyi isterse yapar. Kim bir zerre gayret gösterirse o zerreyle güneşi bile aşağılatır, ondan bile üstün olur. Cihan mülkünün merkezi gayret, can kuşunun kanadı ise himmettir. Hazreti Yusuf'u satın almak isteyen koca karı Rivayet edilir ki Hazreti Yusuf pazarda satılırken bütün mısır onu elde edebilmek aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Satın almak isteyenler çoğalıp rekabet kızışınca satıcı da fiyatı 5-10 misli arttırıverdi. O sırada nefes nefese kalmış bir koca karı elinde birkaç iplik yumağıyla pazar yerine gelip satıcıya seslendi. Ey kenarlı Yusuf'u satan Tellal dedi. Bu çocuğun iştiyakıyla aklım başımda yok. Bunu almak için tam on yumak ipi yirdim. Gel yumaklarımı al, hiçbir söz söyleme. Hemen elini elime ver, teslim et Yusuf'u bana. Tellal güldü, dedi ki, Asaf kadıncağız, bu eşi bulunmaz inci senin harcın değil. Değeri yüz hazine dolusu altın. Sen nerede? ''Yumaklarınla bunu almak nerede, ha koca karı? ''Koca karı, biliyorum, bu çocuğu şu kadarcık yumakla kimse satın alamaz.'' dedi. ''Fakat bana şu yeter, görenler dost olsun, düşman olsun, bu kadın da onun alıcılarından da derler ya.'' ''Yüce bir himmete, sağlam bir gayrete sahip olan gönül, hemencecik sonsuz bir devlete erişir.'' O yüce padişahın padişahlığı ateşe vermesi himmetinden ileri gelmişti. Bir anda öyle bir gayrete gelmişti ki bütün devletten, bütün o emrindeki adamlardan bıktı, usandı, hepsini terk ediverdi. Himmet gözü güneşi gördükten sonra zerreyle düşüp kalkar mı hiç? İbrahim Ethem ve Yoksul Adam Yoksul bir adam bir işi olmadığından yakınır, yoksulluktan dolayı feryat eder dururdu. İbrahim etem ona dedi ki, ''Oğul, galiba sen bu yoksulluğu ucuza satın aldın.'' Adam, ''Böyle de söz mü olur? Hiç kimse yoksulluğu satın alır mı? Utan yahu.'' dedi. İbrahim etem, ''Ben yoksulluğu canla, başla kabul ettim. Alem padişahlığını verdim de, onu satın aldım. Hala da bir anını yüzlerce cihan karşılığında satın alıyorum. Bence bu kadar değerlidir o. Bu malı ucuz bulduğumdan padişahlığa veda ettim. Yani bunun kıymetini bilen benim, sen değilsin. Buna şükreden, bunu canına minnet bilen de benim, sen değilsin. Himmetli kişiler canlarıyla başlarıyla oynar, yıllarca yanar, yakılırlar. Onların himmet kuşu dünyadan da, ahiretten de geçmiş, Allah katına ulaşmıştır. Şeyh Gavri ve Sultan Sencer Şeyh Gavri, himmetiyle yücelere ulaşan büyük zat. Bir gün meczuplarla beraber bir köprünün altından geçiyordu. Tesadüf bu ya, Sultan Sencer de debdebesiyle, tantanasıyla o köprüden geçerken, aşağıya bakıp şeyhi gördü. Köprünün altındakiler kimler ola dedi. Şey aşağıdan cevap verdi. Hepimiz de başsız, ayaksızız. Yaptığımız işte iki şeydir. Ya bize daima dost olursun, seni çeker çevirir dünyadan vazgeçiririz. Dost olmazsan eğer düşman olursun. O zaman da seni dininden ederiz. Sen de ayağını sağlam at da rezil olma. Hemen köprünün altına gel ve bu şatafattan, heva ve hevesten kurtul. Sencer dedi ki, Ben sizin adamınız değilim. Sizi ne severim, ne de kınarım. Ne dostunuzum, ne de düşmanınızım. Harmanım yanmasın da, vazgeçtim sizden. Himmet, çevik ve kuvvetli kanatları olan bir kuşa benzer. Hiç durmadan uçar o. Ancak o, Gördüğü kadar olan yere uçabilir. Hakikatin ta içine nasıl uçsun ki? Onun seyranı Kaf da yücedir. Çünkü o ayıklıktan da üstündür, sarhoşluktan da. Bir Meczubun Dedikleri Gece yarısı bir meczub tatlı tatlı ağlamakta ve şunları söylemekteydi. Şu alem nedir ki? Üzerine kapağı kapanmış bir küçük kutu. Bilgisizliğimizden ona sevdalanmışız. Fakat ecel bu kutunun kapağını açtı mı, İçinde ne varsa uçar gider. Kanadı olmayan kişi, Kutunun başında dertleriyle kala kalır. Sen de himmet kuşunu kanatlandır. Akla gönül ver, canını kanatlandır. Kolun kanadın yansa bile, Hoş gör ki, Yolda herkesin önüne geçesin Yarasa ve Güneş Birisi yarasaya Ey zayıf kuşcağız Yüce güneşten haberin bile yok Öylece kala kalmışsın Bütün günün kara geceye dönmüş Işıktan gözlerin kamaşmış Karanlık gecede bir hayli dolaşmış Ama bir iplik kadar bile aydınlık görememişsin Güneşi tanısan ışığından bu kadar kaçmazdın. Deliklerde, kovuklarda oturacağına, çıkıp parlayan güneşe bir baksana dedi. Yarasa, benim güneşle ayla ne işim olabilir ki diye cevap verdi. Sonunda kararacak olan güneşe, ışığına kananlar bakarlar. Güneş, sapsarı benizli, sırtında yas elbisesi. Dönüp dolaşmaktan perişan bir halde. Başkalarından daha susuzdur o Her şafakta karlara bulanır Böyle bir güneşe bakmazsan ne kaybedersin Olmazsa olmasın Çünkü başka bir güneş var Himmet kuşu bilhassa uyku zamanlarında Güneşi tuzağa bırakılmış bir yem tanesi olarak görür Ey er kişi sen de uyuma Bir gece uyanık kal da Gece doğan güneşi seyret. Akşam olup, Alem uykuya daldığında, Benim günüm başlar. Çünkü Rabbimden inen nimet ve ihsan güneşi, Geceleri doğar. Güneş bile o nuru, O ışığı gördüğünden, Utanır da, Yüzünü utan şörtüsüyle örter. Bu güneşi, Geceleri uyumayanlar, Yanıp yakılanlar görür ancak. Sabah olup, Sahte güneş yüzünü gösterdi mi, biz yine karanlıklara yuva kurar, gölgeliklere çekiliriz. Allah'ın güneşi geceleyin doğar. Sen ey yola isteksizce giren adam, öyle bir güneş gördün mü? Senin de himmetin yüce olursa, işte o zaman yerin yukarılarda olur. Ama küçük şeylerden bile takılıp yolda kalırsan, padişahın elinden şarabı nasıl içebilirsin ki? Bu yola himmetle giren kul da olsa, dilenci de olsa aslında padişah olmuştur. Bir başka kuş da o padişahın katında insaf ve vefanın kıymeti nedir diye sordu. Yüce Rabbim bana bir hale insaf vermiş ki kimseye vefasızlık etmedim. Bu hasrete sahip birisinin bilge aleminde makamı nasıldır acaba? Hüt hüt! İnsaf, insanı her şeyden kurtaran bir padişahtır. Saçma sapan şeylerden kurtarır insanı o dedi ve devam etti. İnsaf ve merhamet sahibi olman, bütün ömrünü rükuda, secdede geçirmenden daha iyidir. İki alemde de insaf ve mürüvvetten daha üstün bir erlik, bir cömertlik yoktur. Aklında tut şunu, İnsaf sahibi olan insan, yakar olamaz Ahmet bin Hamber ve Bişri hafi Ahmet bin Hambel uluların ulusuydu faziletini bilgisini ölçmeye imkan yoktu ama derslerini işlerini bitirdi mi hemen Bişri hafinin huzuruna gider başı açık yalın ayak huzurunda diz çökerdi onu Bişri'nin huzurunda bu halde gören bir tanıdığı sen bilgi sahibi bir imamsın Senden bilgirisi arasam bulunmaz. Şu hal sana yakışıyor mu? dedi. Ahmet bu sözlere kulak bile asmadı. Evet, ben hadis ve sünnet ilminde önderliği aldım. Ama dedi, nasıl ben her şeyi ondan iyi biliyorsam, o da Allah'ı benden iyi biliyor. Ey insafsız, kendinden haberi olmayan kişi, birazcık da ''Sen yolu gören gözü açıkların insafına baksana!'' Hindu Padişahının Gözyaşları Hinduların ihtiyar bir padişahı Sultan Mahmud'un askerlerine tutsak düşmüştü. Padişahın yanına götürdüler onu. Sonunda da Müslüman oldu. Dünyadan elini ayağını çekti. Artık bir çadırda tek başına oturuyor. Kimse de ona karışmıyordu.'' Orada sevdalara dalıyor, gece gündüz ağlayıp duruyordu. Gecesi gündüsünden beter olmuştu. Gündüzü de gecesinden. Feryat ve figanı haddi aşınca Sultan Mahmud'a haber verdiler. Sultan da onu huzuruna çağırdı. ''Sana önceden sahip olduğun saltanatın yüz mislisini vereyim. Sen de bir padişahsın. Niçin ağlıyorsun? Sebep ne? Vazgeç artık.'' dedi. Hindu padişahı, ''Ben saltanat ve mevki için ağlamıyorum ki.'' dedi. ''Yarın ululuk sahibi Allah kıyamette benden sorar da, dersi ki, ''Ey sözünü tutmayan vefasız, benim gibi bir ilaha karşı cefa tohumu ektin ha?'' ''Mahmut, senin ülkene cihanı dolduran yiğit atlılarla gelmeseydi beni anmayacaktım bile, bu vefasızlık değil mi?'' Mahmud'un askerleri ülkeni almadıkça beni hatırına bile getirmedin. Şimdi sana dost mu diyeyim, düşman mı? Ne kadar daha benden vefa, senden cevri cefa gelecek. Böyle seslenirse Rabbim, vefasızlığıma nasıl örteyim? Bu utanç içinde ona nasıl cevap vereyim? Ey genç, bu ihtiyarın ağlaması işte bu yüzden. Sen de insafı, vefayı gör. İyilik divanında verilen dersi dinle. Vefakersen yola düşmeye yelten, değilsen yerinde kal. Bu işten vazgeç. Çünkü sevgiye ve vefaya sığmayan her şey iyiliğe de yakışmaz. Gazi ile kafir. Kafir'den pek üstün bir gazi savaş zamanı kafirden izin istedi, namazını kılacaktı. Kafir izin verdi. Gazi de namaza durdu. Namazdan sonra da savaşa devam ettiler. Kafirin de kendince bir ibadeti vardı. O da Gazi'den izin istedi. Meydandan çekildi. Temiz bir köşe buldu kafir. Önüne putunu dikti, başını secdeye koydu. İşte şimdi tam fırsatını buldum dedi Gazi kendi kendine. Kafirin başını secdede görünce. Tam ona habersizce kılıç indirecekti ki, Gökten ses geldi. Ey tepeden tırnağa kadar vefasızlık kesilen adam! Amma da vefalısın, amma da sözünde duruyorsun. O sana izin vermişti. Seni kılıçlamadı, öldürmedi. Şimdi sen onu kılıçlarsan, bu da vefa mı olacak? Ey ahdinize vefa edin ayetini okumayan, ey attığı ilk adımla olduğu yerde öylece kala kalan. O sana iyilik etti. Sen ise ona kötülük ediyorsun. Başkalarına kendine yapılmasını istediğin şeyleri yap. Kafirde bir vefa ve emniyet var. Sen müminsen nerede vefan, nerede faziletin? Ey Müslüman, sen Allah'a teslim olmamışsın. Vefa ve faziletle de kafirden de aşağısın. Gazi bu sözleri duyunca titremeye başladı. Bütün vücudunu terbastı. Kafir onu elinde kılıcı ile bu halde görünce şaşırdı. ''Neden ağlıyorsun yahu?'' dedi. Gazi de işin doğrusunu söyledi. ''Şimdi beni senin için azarladılar. Sana kastettiğim için bana vefasız dediler. Onun için ağlıyorum.'' dedi. Kafir bunu duyunca bir nara attı. O da ağlamaya koyuldu. Dedi ki, ''Ayıplı ve aşağılık bir düşmanı için sevdiğini... İman ederek vefa gösteren kulunu bile böyle azarlayan bir tanrıya hesap günü ne derim ben? Asıl vefasız benim. Bana Müslümanlığı anlat da dinine gireyim. Ona hiçbir ortak koşmayayım. Onun hükmettiğine uyayım. Yazıklar olsun bana. Gönlümde böyle zincirler varmış. Böyle bir tanrıdan haberim bile yokmuş. Ey hakikati aramayan, istemeyen kişi, ey edepsiz adam! Senin asıl maksudun Allah'tır, ona karşı vefasızlıkların yetmez mi artık? Ben sabrederim sana bir şey söylemem ama bir gün gelecek, feleğin tası bütün yaptıklarını bir bir yüzüne söyleyecek. Hazreti Yusuf'un Kardeşleri Hazreti Yusuf'un on kardeşi kıtlıktan bunalmışlardı. Uzun bir yol aşarak onun katına geldiler. Çaresiz kalmışlardı. Bu kıtlık yılında dertlerine çare arıyorlardı. Bunu anlattılar Yusuf'a. Yüzünde bir örtü vardı Yusuf'un. Önünde de bir tas duruyordu. Eliyle tasa vurdu. Yusuf taştan bir ses, bir inilti duyuldu. Hikmet sahibi Yusuf dedi ki: ''Hiç biliyor musunuz bu tas ne diyor?'' On kardeş acizliklerini bildirdiler Yusuf'a. Ağızlarını açıp, ''Ey Hakk'ı tanıyan, tasın sesinden kim anlar ki?'' dediler. İşte o zaman Yusuf dedi ki, ''Ben iyi bilirim onun ne dediğini ama siz anlayamazsınız. Evvelce bir kardeşiniz varmış sizin, sizden güzelmiş, adı da Yusuf'muş onun, hepinizden daha küçükmüş.'' Ama iyilik de hepinizden öndeymiş. Sonra tekrar tasa vurup dedi ki, Tas diyor ki, siz birlik olup onu kuyuya atmışsınız. Suçsuz bir kurdu öldürmüşsünüz. Sonra kurdun kanına buladığınız gömlekle de babanız Yakup'un gönlüne ders salmışsınız. Bir kez daha vurdu tasa. Tas yine bir başka çeşit seslendi. Hz. Yusuf da anlatmaya devam etti. Diyor ki, babanızı yakmış, yandırmışsınız. Ay yüzlü Yusuf'u da satmışsınız siz. Alemleri yaratan Allah'tan utanın, kafir bile böyle bir şey yapmaz. Hz. Yusuf'un kardeşleri bu sözleri duyunca şaşırıp kaldılar. Ekmek almaya gelmişlerken eridiler, su kesirdiler. Önceden Hz. Yusuf'u satmışlardı ama o an kendilerinden geçtiler. Adeta bütün alemi sattılar. Kardeşlerini kuyuya atmışlardı ama şimdi hepsi bela kuyusunda kala kaldılar. Ey bu hikayeyi duyup da kıssadan hisse almayan! Bu hikayeye öyle uzaktan bakma, öyle kapılma. Bütün bunlar senin halini hikayeden ibaret çünkü. Sen de nice vefasızlıklar yaptın. Aşinalık nuruyla yapmadın ya bunları. Birisi çıkıp da tasavursa yok mu senin yakışmaz işlerin, bundan da çoktur. Bekle, yarın seni de uykudan uyandırırlar, senin de gönlünü giriftar ederler. Bekle, yarın senin de hatalarını, ettiğin cefaları yüzüne karşı anlatırlar, birer birer sayar dökerler, kulağına o kadar tas sesi gelir ki, bilmem aklın, fikrin kalır mı? Ey karınca gibi işine ağır aksak giden, ey bir tasın dibinde tutulup kalan, vazgeç bu tas kanlarla dolu, tasa müptüla olur kalırsan, her solukta kulağına başka bir ses gelir. Ey hakkı tanıyan, aç kanadını, geç buradan, yoksa tas sesiyle rüsvay olur gidersin. Bir başka kuş da Hüt şunu sordu. ''Ey önderimiz, kılavuzumuz, onun katında küstahlık yaraşır mı?'' ''Birisi büyük bir küstahlıkta bulunsa, ardından bir korkuya uğrar mı ki?'' ''Orada küstahlıkta bulunmak doğru mu?'' ''Söyle, sırrı aç ve mana incilerini saç.'' Hüt Hüt dedi ki, ''Kimde ehliyet varsa, kim onun sırlarının mahremiyse, Küstahlık etse de olur, ona yaraşır bu. Çünkü daima sırlara yakındır o. Fakat sırra mahrem olan, sırları bilen bir kişi, alelade bir küstah gibi küstahlık yapar mı hiç? Madem ki edebe riayet muhabbetten ileri geliyor, hürmet gerektir. Böyle adamın bir an bile küstahlık etmesi doğru değildir. Fakat sırların kıyısına bile erişememiş deveci de küstahlık edebilir mi? O nasıl olur da padişaha mahrem olur? O da sır bilenler gibi küstahlıkta bulunursa imanından da olur, canından da. Ordunun içindeki bir rint asker padişahına karşı küçücük küstahlıkta dahi bulunabilir mi? Fakat padişahın bir yakınının küstahlığı bile muhabbettendir. Sevgisinin fazlalığından küstahlıkta bulunsa bile mazurdur. Aşk neşesiyle deliye dönmüştür o. Aşkın zoruyla su üzerinde bile yürür. Onun küstahlığı hoştur çünkü o divane ateşe benzer. Aşıkta esenlik olur mu? Deli adam kınanır mı? Sana da cezbe gelir. Sen de deli divane olursan ne dersen de. Senin de sözün dinlenebilir. Amid'in Köleleri Horasan'ın başına talih kuşu konmuştu. Amid meydana çıkmış ve ülkeyi ele geçirmişti çünkü. Yüz tane ay yüzlü Türk kölesi vardı Amid'in. Hepsinin de boyları selviye, kolları gümüşe benzerdi. Aleme misk saçarak gezerlerdi. Kulaklarına ışıl ışıl parlayan iri ince küpeler takardı bu köleler. Gece bile o incilerin parıltısıyla gündüze dönerdi. Hepsinin başında külahlar, oyunlarında altın gerdanlıklar, sırtlarında gümüşlerle bezenmiş elbiseler, bellerinde de altın kemerler vardı. Altın kemerlerini kuşanıp bembeyaz atlara binerek meydana çıktılar mı, onlardan birinin yüzünü gören hemen gönlünü kaptırır, candan aşık olurdu. Sırtına bir hırka giymiş fakat yalın ayak, başı kabak, karnı pek aç bir meczup tesadüfen bunları uzaktan gördü. ''Bu huri alayı kimin?'' diye sordu. Şehirli bir zengin, ''Bunlar Amid'in köleleri'' diye cevap verdi. Bu sözü duyan meczubun başından duvan çıktı adeta. ''Ey yüce arzı kudret elinde tutan Allah'ım'' dedi. ''Kullarına bakmayı bari Amit'ten öğren.'' ''Eğer küstahlık edeceksen bu meczup gibi et. Yaprağın varsa bu dala gel, bu dalın yaprağı ol. Yok, o yüce dalın yaprağına sahip değilsen küstahlık yaparak kendine güldürme. Meczupların küstahlığı hoştur çünkü pervaneler gibi yanmış, yakılmıştır onlar ve yoldaki meczupların iyisini kötüsünü de padişahlarından başkası bilemez.'' Evi Olmayan mecsup, Çıplak bir mecsup yolda acıkıverdi. Hava pek soğuktu. Adam akıllı da yağmur yağıyordu. Ne sığınacak bir yeri vardı ne de bir evi. Bu yüzden sıra olmuştu. Mecsup gide gide bir viraneye vardı. Tam içeri girecekti ki damdan başına bir kiremit düşüverdi. Başı yarıldı, kanı ırmak gibi akmaya başladı. Başını göğe çevirip dedi ki, ''Padişahlık davulunu dövmek ne zamana kadar sürer? Taş atmaman, saltanat davulu vurdurmandan daha iyi. Canı sevgiliye mahrem olan seher çağı gibi sırların yeşilliğini bulur, yeşerir, açılır. Ya onun kapısında bir yücelik elde etmeli ya da yolunda deli divane olup gitmeli.'' Eşeğin bedelini kim ödeyecek? Dere kenarında oturan, elinde avucunda hiçbir şey bulunmayan birisi vardı. Bir gün komşusunun eşeğini alıp değirmene gitti. Değirmende üstüne bir ağırlık çöktü adamın. Uykuya daldı. O uyurken eşek boş kaldı, kaçıverdi. Bir kurt da o eşeğe rastladı, parçalayıp yedi. Ertesi gün eşeğin sahibi adamdan eşeğin değerini istedi. Aralarında anlaşamayınca beraber yola düştüler. Değirmenciye gidip durumu anlattılar. Bu eşeği kim ödeyecek, değerini kim verecek dediler. Değirmenci, o karnı aç olduğu halde ovalara başıboş salan dedi. Şüphesiz bu suçu onun çekmesi daha doğru. Eşeğin medelini ondan isteyin. Çünkü bunda kimsenin suçu, kusuru yok. Ne yapıyorsa o yapıyor. Mısır'ın kadınları bile onun yarattığı Hz. Yusuf'u görünce değiştiler, kendilerinden geçtiler. Öyle olduğu halde bir mecrubun devlet yurdunda bir devlete erişmiş olarak hallenmesi, kendinden geçerek önüne ardına bakmaması, aldırış bile etmemesi şaşılacak bir şey midir artık? Meczup ne söylerse ondan söyler, ona söyler, her şeyi ondan arar, onunla ister. Mısır'daki Kıtlık Mısır'da birdenbire bir kıtlıktır oldu. Halk ekmek diyerek inliyor ve teker teker düşerek ölüyordu. Yollar insan ölüsü dolmuştu. Yarı canlılar da ölenleri yiyordu. Bir meczup halkın ölmekte olduğunu ve bir parçacık bile ekmek bulunmadığını gördü. Dedi ki, ey dünya ve ahiret padişahı, verecek rızkın yoksa bari az insan yaratsaydın. Bu kapının küstahı küstahlık eder de sonra kendisine gelir, yaptığını anlarsa özür diler. Deli ne yaparsa yapsın, deliliğine bağışlanır, affedilir. Onun gibi günahlara batmış kimse yoktur. Ama Allah şüphe yok ki lütfeder bağışlar onu. Allah dostları ayıptan kusurdan arınmışlardır. Ağaçlar gibi rüzgarda salınmaya koyulmuşlardır. Ağaç gibi tertemiz bir hale gelmişler. Yani yakınlık makamında olgunluğa erişmişlerdir. Delinin başına gelen dolu Bir deli vardı. Çocuklar onu taşladıkları için canı çok sıkılmış kızmıştı. Kaça kaça bir hamamın köşesine sığındı. Sığındığı köşede bir penceresi vardı hamamın. Biraz sonra dolu yağmaya başladı. Pencereden giren bir dolu da delinin başına geliverdi. Doluyu taş sandığından kızgınlığı arttı delinin. Neden bana taş atıyorlar diye atana bir hayli sövdü saydı. O sırada güneş bulutların arasından çıkıp olduğu yeri aydınlattı. Başına gelenin taş olmayıp da dolu olduğunu anlayınca küfrettiğine pişman oldu. Dedi ki, ''Ya Rabbi, şu bulunduğum yer karanlıktı. Fark edemedim, yanıldım. Ne söylediysem geri alıyorum.'' Bir meczup böyle sözler söylerse kınama onu. Çünkü o bu makamda sarhoştur, aklı başında değildir onun. Kimsesizdir. Gönlü de kendi elinde değildir. Ömrü isteksizlik içinde geçer onun. Her an yeni bir kararsızlık gelir durur. Sen kendine gel de dilini tut. Onun gibi söylenme. Fakat meczup aşığı da mazur gör. Vasiti ve Kadı Vasiti perişan bir halde yolda gidiyordu. Hayretlere düşmüş aklı başından gitmişti. Gözü Yahudi mezarlığına ilişti. Sonra bir de ileriye doğru baktı. Bu Yahudiler dedi tamamıyla haklıdır ama ne çare ki bu kimseye söylenemez. Vasitinin bu sözünü kadının adamlarından biri duydu. Onu çeke çeke kadının yanına götürdü. Vasitinin sözünü anlamak kadının harcı değildi. Bu sözü inkar etti. Razı olmadı. Olmaz böyle bir şey dedi. Basitî dedi ki, bu zarara uğramış kavim senin gözünde mazur değilse bile gökleri yaratan Allah'ın hükmünce şimdi hepsi de yolda mazurdur. Sen de yürü, onlar gibi yola düş de seni de mazur saysın. Bir başka kuş da hü de şunu dedi, ben sağ oldukça onun aşkı için varım, onun için süslenmişim. Herkesten vazgeçtim, bir köşeye çekildim, oturdum. Daima onun sevdasından dem vuruyorum. Alemdeki bütün halkı gördüm. Bağlanacak kimse bulamadım. Hepsinden vazgeçtim. Canla başla sevgilinin sevdasına daldım. Sanki canım hiçbir işe yaramıyor. Şimdi bekliyorum. Vakti gelsin. Canımı terk edeyim de sevgilinin yüzüne dalarak elinden aşk kadehini alayım. Sonra onun yüzünün güzelliği can gözümü aydınlatsın. Ona kavuşup elimi boynuna atayım. Hüt hüt dedi ki, kuru bir dava ile aslı olmayan laflarla kaf varmaya, varıp da simurga dost olmaya imkan yoktur. Her solukta onun sevdasından dem vurma, çünkü o kimsenin çuvalına sığmaz. Bir devlet rüzgarı eser de, oradaki perdeyi kaldırırsa, seni de güzelce yoluna çeker, halvet odasına yalnız götürür. İşte o zaman davaya kalkışırsan davanın iç yüzünde mana da bulunur. O zaman senin ona dostluğun feryat üfüganından belli olur. Onun dostluğu da senin işini başarır. Bayezid ve Münker Melekleri Bayezid dünyadan gitmişti. Bir dervişi o gece rüyasında şeyhi gördü. ''Ey pirliğe layık pir, Münker ve nekirli halin ne oldu?'' diye sordu. O iki ünlü melek gelince bu yoksuldan Rabbini sordular dedi Bayazıt. Ben de dedim ki, bu soru ne size yücelik kazandırır ne de bana. Çünkü Rabbim ancak odur desem bu benim sözümden ibaret kalır. Fakat buradan Allah katına varır da hali ondan sorarsanız işin doğrusu belli olur. Eğer bana kulum derse işte iş burada o zaman ona düşerim. Onun tarafından terk edilir giderim. Evet ben onun efendiliğini tasdik ediyorum. Başım önümde. Ama asıl o bana kulum desin ki işi tamamlansın. Eğer sevda ondan gelirse sen onun aşkına tam layık olursun. Ama sevdan senin olursa bil ki sevgin ancak sana layıktır. Kendi kendinedir. Eğer o sana ateş salarsa alevlenir. Neşeden bir ateş kesilebilirsin. Ey hakikatten haberi olmayan, iş ondadır, bunda değil. Her hünersiz kişi ondan nasıl haberdar olabilir? Allah'a aşık derviş Bir derviş vardı. Aşkının çokluğundan ağlayıp inler, sevgi aleminde ateş gibi kararsız bir hale düşerdi. Aşkının ateşiyle canı yanmıştı. Canının yanığından da dili tutuşmuştu. Gönlüne bir ateştir düşmüştü, pek zordu işi. Yine bir gün yolda ağlaya ağlaya gidiyor, hem de şu sözleri söylüyordu. Canım da, gönlüm de gayret ateşimle yandı, tutuştu. Ne zamana kadar ağlayacağım? Bütün gözyaşlarım yandı, göz pınarlarım kurudu. Hatif ona dedi ki, ''Daha fazla söylenip durma, neden akılsızlık ettin de onun sevdasına düştün?'' Derviş, ben nasıl ona rastlayabildim ki? Aslında o beni buldu. Benim gibisinde nerede o iş ki? Onun gibisini seveyim. Ben ne yaptım ki? Ne yaptıysa asıl o yaptı. Gönlüm kan oldu. O seni bulur da bir aşk, bir sevda verirse bunu sakın kendiliğinden oldu sanma. Sen kim oluyorsun ki? Öyle büyük bir işe girişeceksin. Ne haddine ki? Bir an bile ayağını yorgandan dışarı uzatacaksın. Eğer o seninle aşk oyununa girişirse, aşk oyununu kendi yarattığı kulla kendi oynayıp duruyor demektir. Sen bu oyunda hiç yoksun ve hiçbir güçte değilsin. Tamamıyla yok ol ve bu sanatı sahibine bırak. Yoksa arada kendini gösterdin mi imanından dolursun, canından da. Külhancının Sultan Mahmud'dan Dileği bir gece Sultan Mahmud'un canı sıkıldı. Kalkıp bir rit külhancıya konuk oldu. Rit külhana küçük odun parçaları doldurdu. Sultan'a da küllerin üzerine güzelce bir yer hazırladı. Sonra bir kuru ekmek getirdi, sultana sundu. Sultan içinden, ''Eğer bu külhancı bu gece benden özür dilerse başını kestiririm.'' diye geçirdi. Sonunda sabah oldu. Padişah giderken külhancı dedi ki, ''Yatağımı, konağımı, eyvanımı gördün işte. Ben seni çağırmadan geldin. Bana konuk oldun. Bir daha gelmek istersen kalk. Hemen gel. Yola ayak bas. Duman gibi tez yola düş. Buyur.'' ''Yok, bizden hoşlanmadıysan, bizi bir daha görmek istemezsen sağa esen ol. Beni de hoş gör. Ben senden ne ileriyim ne de geri. Kimim ki ben? Seninle eşit olayım.'' Cihan Padişahı onun bu sözlerinden hoşlandı. Yedi kere daha ona konuk oldu. Yedincisinde Külhancı'ya dedi ki, Haydi bakalım, alem padişahından bir şey dile. Külhancı bunu duyunca, Bu yoksul dileğini söylerse, Sultan dileğini yerine getirecek mi? dedi. Sultan, Evet, dileğini söyle bana, sultanlık et, Bu külhanı bırak artık deyince, Külhancı dileğini söyledi. Benim sultanlığım ancak seni görmektir. Başımdaki taç ayak ayağının bastığı topraktır. Sultanım senin dostun çok fakat bir külhancının sana dost olmasına imkan yok. Bu külhancının seninle külhanda oturması sensiz sultanlık yapmasından gül bahçelerinde zevkü zefaya dalmasından daha güzel. Ben bu külhanda devlete eriştim artık bundan geçmem nankörlüktür. ''Seninle burada buluştuktan sonra burasını cihan sultanlığına bile nasıl olur da değişirim?'' ''Şu kül hanımın senin ışığın aydınlanması bana yeter. Senden iyi ne var ki ben senden onu isteyeyim?'' ''Eğer kıvranıp sızlayan gönlüm senden başkasını seçerse ölsün, canı çıksın. Ben ne padişahlık dilerim ne de sultanlık. Senden istediğim şey ancak sensin. Sen yine sultan ol. Sultanlığı bana verme.'' Ama gel, arada bir misafirim ol. Sana onun aşkı gerek. Sevgilinin derdiyle dertlenmek gerek. Asıl iş bu. Sana aşk mı lazım? Yine ondan iste. Elini bu etekten çekme. Eski aşk da yeni bir aşk ister. Hazineleri bile kanmaz. İki arpa bile olsa yine ücret diler. Şüphe yok ki insanın gönlü kendi suyundan usanır. Denizde nice damlalar var. Ama bir damla daha ister. Kendi suyundan bıkan saka. Bir saka kırbasına su doldurmuş giderken önünde giden bir başka saka gördü. Elindeki kırbasıyla koştu ona yetişti. Bir yudumluk su istedi. Adam, a şaşkın sende aynı su var. Güzelce ondan içsene dedi. Saka, a akıllı sen bana bir parça su ver dedi. Çünkü ben kendi suyumdan bıktım. Hazreti Adem'in aşkı. Hazreti Adem cennete doydu. Yeni bir şey elde etmiş olmak için cesaret gösterdi. Yasak meyveyi yemekten çekinmedi. Bütün o nimetleri bir buğday tanesine sattı. Elinde nesi varsa bir buğday uğruna yaktı, kül etti. Her şeyden çıplak bir hale gelince yine gönlüne bir derttir düştü. Yeni bir aşk geldi. Onun kapısının halkasını çaldı. Aşk ayrılığına düşüp adeta yok olunca o yine eski de gitti, o da yok oldu. Hiçbir şey kalmayınca hiçlikle buluştu, elinde nesi varsa hepsini bir hiçe verdi gitti. Varlıktan gönlü çekmek ve ölmek, bu bizim işimiz değil, her baba yiğidin de harcı değil. Diğer bir kuş da Hütü de şu sözleri söyledi. Ben sanıyorum ki bütün yüceliği elde ettim. Erişeceğim yüceliğe eriştim ben, çok zorlu riyazetler yaptım. İşim burada düzene girdi, artık buradan gitmem çok güç. Bir adam hazinelerden vazgeçer, gözünü definelerden çekerse, zahmetle ve şakkatle dağlara ovalara düşer. Hüt hüt de bu kuşa şunları söyledi. Ey iblis gibi kibirli, benliğe çok düşme, bu hevesten vazgeç. Sen kendi hayaline kapılmış, aldanmış, marifet temizliğinden uzak düşmüşsün. Nefsin fırsat bulup canına musallat olmuş, şeytan beynine girip oturmuş. Sen bir zanna kapılmış, tepeden tırnağa kadar zannın, şüphenin ta kendisi olmuşsun. Yolda bir hurma sahip oluyorsan eğer, o sana ateş kesilir. Bir zevk elde edersen o aslında senin zannındır. Şüphendir. Senin veşt ve hal sandığın bir hayalden başkası değil. Ne söylersen söyle, hepsi de olmayacak şeyler. Yolun bu aydınlığına aldanma. Nefsin seninle çünkü, gafil olma. Peşinde böyle eli kılıçlı bir düşmanı bulunan adam oturup dinlenebilir mi? Nefsinden bir nur meydana gelirse kapılma ona. Bir çaresini bulmaya çalış. Akrebin zehirlenmesine bile Kereviz derman olur. Sen o yalancı aydınlığa aldanma. Madem ki güneş değilsin, bir zerre ol, gururlanma. Ne yolun karanlığından ümitsizliğe düş, ne de yolun aydınlığına kapılıp güneşlik tasla. Sen kendi vehmine takılıp kaldıkça ilerlemen de hiç fayda etmez, gerilemen de. Zannın, kuruntun yok oldu mu işte o zaman elinde yokluktan başka bir şey kalmaz. Çünkü sende varlıktan bir zerre bile kaldığı sürece imanın tam olmaz. Bir an bile varlıkla görünsen önünden arkandan ok yağmuruna tutulursun. Var oldukça canına türlü zahmetler gelecektir. Dayan, her an yüzlerce belaya boyun e. Sen varlıkla göründükçe felek hep ensene dert ve elem sillesini vuracaktır. Eşeğin Şeyhe Verdiği Ders Şeyh Ebubekir Nişaburi tekkesinden çıkmış dervişleriyle bir yere gidiyordu. Eşek birden kuvvetlice yellendi. Şeyh bu sesten vecd'e geldi. Bir nara attı. Elbisesini yırttı. Dervişler de yoldan geçenler de şeyhin bu halini hoş görmedi, beğenmedi. Bir zaman sonra birisi "Neden eşeğin yellenmesinden vecd'e geldin, hallendin?" diye sordu. Şeyh dedi ki: O gün şöyle bir baktım. Yol kapanmış da adeta dervişlerim yolu doldurmuştu. Önümde de dervişlerim vardı, ardımda da kendi kendime, hakikaten de bayasıktan aşığı değilim ben. Bugün nasıl kalkmış dervişlerimle beraber deplebele yola düşmüşsem, şüphesiz yarında nazla başım yücelerde olarak mahşer meydanına giderim dedim. Ben tam bu düşüncedeyken eşek yeldini verdi. Yani bu çeşit saçma düşüncelere dalana, öyle boş laflara kapılana eşek bir yellenme ile cevap veriyordu. İşte bu yüzden canıma bir ateş düştü. Tam hallenecek zamandı, vecde işte geldim, hallendim. Benlikten kurtulup emin olsan iki aleme de düşman kesilirsin. Bir tek gün bende yok olsan yokluğa ersen, bütün gece karanlıklarda kalsam bile aydınlanır, apaydın olursun. Ey bencillikli yüzlerce belaya uğrayan, ben deme de iblisin şerrine müptela olma. İblisin Hz. Musa'ya tavsiyesi Hz. Musa yolda giderken iblisi gördü. Ondan bir şeyler öğrenmek istedi. İblis dedi ki, daima şu sözü aklında tut, ben deme de, benim gibi olma. Sende bir kıl ucu kadar bile varlık, benlik varsa sende kulluk yoktur. Yolun sonu isteksizliktedir. Erin şöhreti adının kötüye çıkmasındadır. Çünkü bu yolda isteğine erdinme, sende yüzlerce varlık, benlik baş gösterir. Yola yeni girmek Bir Allah eri dedi ki, İlk kez yola girenin karanlıklarda kalması, hiçbir şey görmemesi daha iyidir. Böylelikle tamamen ihsan ve lütuf denizle dalıp yok olur. Varlıkla hiçbir bağı kalmaz. Çünkü gözüne bir şey görünürse aldanır, darlığa düşer. O anda yoldan çıkar. Sendeki haset ve kızgınlığı sen görmezsin ama erlerin gözü görür. Sende ejderhalarla dolu bir külham var. Sense onları gafletle salmış koyu vermişsin. Gece gündüz o ejderhaları beslemeye koyulmuş, onlara yiyecek, yemek, yatacak, yer hazırlamaya dalmışsın. Gönülden uzak, duyguya yakın olan her şey şüphe yok ki hem haramdır hem pis. Madem ki içinde böyle pis bir şey olduğunu görüyorsun, neden gafletle oturup duruyorsun? Şehle KÖPEK bir şeyhin yanında pis bir köpek vardı. Şeyh o köpekten hiç çekinmez, değmesin diye eteğini toplamazdı. Birisi, ''Ey temiz ve ulu kişi'' dedi. ''Neden bu köpekten çekinmiyorsun?'' Şeyh cevap verdi. ''Bu köpeğin dışı pis, halbuki benim içimdeki pislik görünmüyor. Onun dışında bulunup görünen pislik, bu yoksulun içindedir ve gizlidir. İçim köpeğin dışı gibi pis olduktan sonra, Niçin ondan kaçayım? O da benimle bir. Pek küçük bir şey bile madem yolunu kesiyor, ister dağ olsun, ister saman çöpü, ne fark eder? Sakalını Seven Adam Hz. Musa zamanında gece gündüz ibadette bulunan birisi vardı. Bu kadar ibadette bulunduğu halde gönlünde zerre kadar bir zevk, ferahlık olmaz, gönül güneşinin parlaklığını bir türlü bulamazdı. O iyi adamın pek büyük bir sakalı vardı. Arada bir onu tarardı. Bir gün uzaktan Hz. Musa'yı gördü adam. Yanına varıp dedi ki, ''Ey turdağında Rabbin tecellisini gören, Allah hakkı için sor Allah'tan, neden ben ibadetimden bir zevk alamıyorum?'' Hz. Musa turdağına gelince Allah'a bunu da sordu. ''Allah Teala dur dedi, o bizim muslat incimizi de elde edemedi.'' Daima sakalıyla meşgul olup durduğundan çok yoksul bir halde kala kaldı. Hz. Musa geri dönüp bunu söyleyince adamcağız hem sakalını yolmaya hem de ağlamaya başladı. Cebrail hemen gelip Hz. Musa'ya dedi ki, ''Bak şimdi yine sakalıyla meşgul. Sakalını süsleyip bezeyerek yanlışa düşüyordu. Şimdi yolarak yine sakalıyla meşgul oluyor.'' Onu hatırlamadan bir nefes bile almak hatadır. Ondan geri kaldıktan sonra ister sola sap da geri kal, istersen sağa. Ey daha sakalından vazgeçmeyen ve kanlarla dolu denize dalan! Önce sakalından vazgeç ki bu denizi aşma konusunda niyetin doğrusun, doğru olsun. Yoksa bu sakalla denize dalarsan sakalını bile kurtaramazsın sen. Denizde boğulan ahmak Ahmak bir adamın pek büyük bir sakalı vardı. Adam nasıl olduysa bir gün denize düştü, çırpınmaya başladı. Kıyıdan bir adamcağız onu gördü, bağırdı. Boynundaki torbaya çıkar yahu. Adam dedi ki, o torba değil, sakalım. Sakal da değil, başımın belası. Kıyıdaki, pek hoş, beğendim doğrusu dedi. Sakalım buysa halinde budur, debelenme öyleyse olup öleceksin işte. Ey keçi gibi sakalından utanmayan, sıkılıp arlanmayan, sende nefis ve şeytan varsa eğer firavuna, hamana uydun demektir. Çünkü nefis ve şeytan senin için firavun ve hamandır. Hz. Musa gibi varlıktan geç de ondan sonra firavunun sakalına yapış, sımsıkı tut onun sakalını, çek, ercesine savaşa giriş. Sen de yola ayak bas, sakalını bırak. Çünkü din yolunda er olanın sakalını tarayacak tarağı bile olmaz. O ne gönül kanından başka su bulur, ne gönülden başka bir kebap. Bez yıkayıcı olsa bulut yüzü görmez. Çiftçi olsa tarlasına yağmur yağmaz. Sen de yaranı bil de sakalını sofra yaygısı yap, yerlere döşe. Sofi'nin çamaşır yıkamasım bir Sofi arada bir çamaşır yıkamaya kalktı mı hava bulutlanır, bütün gök kapkara kesilirdi. Buluttan yağmurdan yüzlerce derde giriyordu ama elbisesi de adam akıllı kirlenmişti. Çaresiz çöven otu almak için bakkala gitti. Gök hemen bulandı, bulutlandı. Sofi dedi ki ''A bulut, sen de nereden çıktın? Yürü git, ben kuru üzüm alacağım.'' ''Bu kuru üzümü de ondan gizli alıyorum. Sen niye geliyorsun? Çöven almıyorum ki. Senin yüzünden ne kadar çöveni yerlere döktüm. Kaç defa elimde sabunu öylece bıraktım. Bir an olsun gönül huzurundan mahrum oldun mu, derhal gaflet gelir çatar, gafil olur kalırsın.'' Diğer bir kuş da, hüt hü de, ''Ey şöhret sahibi, seferde gönlümü neyle neşelendireyim?'' dedi. Söylersen perişanlığım azalır. Birazcık aklım başıma gelir de öylece yola giderim. Uzak ve uzun yolda ere, dinine malına nereden zarar gelir? Bunu bilmek gerekir, bilmeli. Doğruyu elde etmeli ki yoldan da bıkmasın, yolculuktan da. Halbuki ben gayb aleminden bir bilgiye sahip olmadığımdan halk beni ayıplıyor. Ayıbımı görüp beni reddediyor. Hüt hüt dedi ki, Sağ oldukça onunla mutlu ol, neşelen. Ne derlerse desinler, hiç kimseye aldırış etme. Madem ki canın onunla mutlu olacak, dertlenmekten vazgeç, canını onunla neşelendiriver. İki alemde de erlerin neşesi onunladır. Bu dönüp duran gök kubbenin hayatı onunla kalıcı olur. Sen de gayret et de, onun neşesine dal, o neşeyle diril gök gibi onun arzusuyla dönmeye başla. İnsana bir nefes bile mutluluk verebilecek, ondan daha iyi bir şeyi kim gösterebilir ki? Delinin Mutluluğu Gece gündüz dağlarda, ormanlarda gezen, kaplanlarla düşüp kalkan acayip bir deli vardı. Arada bir onda tuhaf bir hal görünür, oraya birisi gitti mi kendinden geçerdi. Hali değişir, başka bir hale girer 20 gün kadar öyle kalırdı. Tam 20 gün sabah vaktinden akşama kadar oynar ve dinlenmeden sürekli şunu söylerdi. İkimiz de yalnızız. Ne dert var ne tasa. Her şey neşeden ibaret. Ne gam var ne keder. Gönlü onunla beraber olan nasıl olur da ölür? Gönlü ona ver. Çünkü sevgili gönlü sever. Gönlün onun başına müptela olur. Onun iştiyakına tutulursan ölmezsin. Ölüm asla sana yakışmaz. AŞIĞIN ÖLÜMÜ Bir aşık ölüm zamanı ağlamaya koyuldu. Bu ağlama neden diye sordular. Dedi ki, İlkbahar yağmurları gibi ağlıyorum ben. Sebebi de şu, şimdi ölmem lazım. Halbuki gönlüm ondayken nasıl olur da ölürüm? Bunun için ağlasam yakışmaz mı şimdi?'' Bir dostu, madem ki gönlün onda, ölsen bile iyi bir halde öleceksin demektir dedi. Aşık cevap verdi. Gönlü Allah'ta olan nasıl ölür, ölüm nasıl olup da gelir ona çatar? Gönlüm daima onu arzularken ölmeme imkan var mı? Sen de bir an olsun bu sırra erip de neşelenirsen, onun hazinesini elde edersin. Onun hazinesi, bütün alemin hazinesinden de iyidir. Onun varlığıyla gönlünü neşelendiren, varlıktan kurtulur, hül olur. Sevgiliden ebedi bir neşe elde et de, gül gibi kabına sığmaz bir hale gel, tomurcuk ver. Başkalarının Ayıbını Aramamak Bir aziz dedi ki, 70 yıldır neşelenir, neşemden kendimden geçer, her şeyi gözümden siler atarım. Mum gibi yanıp yakılan bir gönlüm var. Tenim yanmaya başladı mı af dilemeye başlarım. Böyle güzel bir yaratanımız var. Biz de onun Rablığına gönül vermiş bağlanmışız. Fakat sen halkın ayıbını aradıkça gaybın güzellikleriyle nasıl neşelenebilirsin? Sen ayıp aradıkça gaybı nereden göreceksin? Halkın ayıbını aramaktan kurtul ki mutlak olan gayb aleminin aşkıyla neşelenebilesin. ''Başkalarının ayıbını ararken kılı kırk yararsın ama sana kendi ayıbını söylesem görmezsin, kör olursun. Kendi ayıbını görsen, onunla uğraşsan yine ayıplısın demektir ama reddedilmezsin hiç olmazsa. Haydi başkalarının ayıbını aramaktan vazgeç de iki cihanda kabul göresin.'' Ayıbını görmeyen sarhoş Bir sarhoş vardı. Tamamıyla yıkılmış, aklı başından gitmiş, işi bitmişti. O kadar çok şarap içmişti ki, başı dumanlanmış, ayakta duramıyordu. Ayıt bir adam ona acıdı. Bir sepet bulup içine koydu. Sepeti sırtladı. Sarhoşu evine götürmek için yürümeye başladı. Yolda giderken başka bir sarhoşa rastladılar. O da ayakta duramıyor, yoldan gelip geçenlere sataşıyordu. Sepetteki onun bu halini görünce dayanamadı. Dedi ki ''A evi yıkılacak. Bir iki kadeh daha az işseydin de benim gibi rahatça evine gitseydin. Olmaz mıydı?'' Sarhoş kendi sarhoşluğunu görmedi de başkasının sarhoşluğunu gördü. ''Hepimizin durumu bundan ileri değil. Sen ayıbı görüyorsun. Çünkü aşık değilsin. Böyle davranmaya hakkın, liyakatin yok.'' Eğer sen de bir zerrecik aşk eseri olsaydı, bütün ayıpları hüner olarak görürdün. Aşağıın sevdiğinde kusur görmemesi. Arslan yürekli, düşmanın üzerine korkusuzca yürüyen yiğit bir er vardı. Tam beş yıl bir kadına aşık olarak kaldı. O güzelin gözünde tırnak ucu kadar bir ak vardı. Adam ona baka baka doyamıyordu. Ama bir türlü de kadının gözündeki akı görmüyordu. Adam iyice aşıktı. Kendinden geçmişti adeta. Sevgilinin gözündeki ayıbı görebilir miydi hiç? Bir müddet sonra adamın aşkı azalmaya, o derde bir derman belirmeye başladı. Kadına olan aşkı azalıp işi kolaylaşınca kadının gözündeki akı da görüverdi. Dedi ki, gözündeki bu ak da ne zaman peydahlandı? Kadın, ''Bana olan aşkın azalmaya başladığı zaman'' dedi. Gözüme tam o zaman ak düştü. ''Vesveselere düşer, gönlünü bulandırır durursun, gönül gözü kör adam. Bir kerecik de kendi ayıbını gör. Ne zamana kadar başkalarının ayıbını açıp duracaksın? Bir de kendi yeninde, koynunda kendi ayıbını arasana. Çünkü kendi ayıbını yüklenip de o yükün ağırlığını duydun mu?'' Artık başkalarının ayıbıyla uğraşamazsın ki. Sarhoş döven muhtesip Muhtesip bir sarhoşu adam akıllı dövmeye koyulmuştu. Sarhoş dedi ki, ey muhtesip o kadar üzerime gelme. Eğer haram olan her şey adamı sarhoş edip yere düşürseydi, emin ol benden fazla sarhoş olurdun. Fakat kimse kendi ayıbını görmez ki. Beni dövmede, de, bana de, bundan ileri gitme, birazcık da kendinden ibret al, insafa gel. Kendi kendisini terbiye edebilen başkalarını da terbiye edebilir. Kendisine faydası dokunanın, iyi kötü, başkalarına da yardımı dokunabilir. Başka bir kuş da hüt hüde, ey yol çavuşumuz, varacağımız yere varırsam ondan ne isteyeyim? Alem bana onunla aydınlanıyor artık. Ondan ne isteyeyim bilmiyorum ki. Ondan daha iyi bir şey olduğunu bilseydim, varınca onu isterdim, dedi. Ey gafil, dedi Hüt Hüt. Sen onu tanıyamamışsın. Ondan bir şey isteyeceksen onu iste. Bir şey isteyecek olan adama, isteyeceği şeyin ne olduğunu bilmesi elbette iyidir. Onun kapısının toprağından bir koku elde edenin, Rüşvetle, hileyle kanıp oradan geri dönmesine imkan var mı? Alemde ondan istinebilecek kendisinden daha iyi ne var ki? Ebu Ali Rudbari'nin Allah'tan Dileği Ebu Ali Rudbari ölüm vakti geldiğinde dedi ki, ''Bekliyorum, bekleye bekleye canım dudağıma geldi. Bütün gök kapılarını açtılar. Cennette benim için bir makam hazırladılar.'' Güzel sesli huriler, bülbüller gibi ey aşık gel diye seslenmeye koyuldular. Diyorlar ki şükret, leşeyle sallana sallana gel. Çünkü böyle bir makamı kimsecikler görmemiştir. Bunların hepsi de Allah'ın nimetleri, lütufları. Ama canım bunlara razı olmuyor. Bana diyor ki benim bunlarla ne işim var? Bunlar için mi beni bir ömür bekletip durdun? Ben heves düşkünü değilim ki şehvete kapılanlar gibi azıcık bir para karşılığında kendimi teslim edeyim. Aşkın canımla karışmış, birleşmiştir. Ben burada ne cennet bilirim artık ne de cehennem. Beni yakıp yandırsan, kül haline getirsen de senden başkası derdime derman olamaz. Ben yalnız seni bilir, seni tanırım. Senden başka bildiğim yok benim. Sen benden vazgeçsen bile ben bundan vazgeçemem. Ben yalnız seni bilir, seni isterim. Canıma can gereksin, canım senindir. Bütün alemde istediğim yalnız sensin. Bu cihanım da sensin benim, o cihanım da. Bir an bile olsun bu aşağı istediğini ver. Bir nefeslik olsun yüz çevirirsem dilediğini yap, razıyım. Kulluk Yapmanın Sebebi Yüce Allah, tertemiz peygamber, Hazreti Davud'a buyurdu ki, Kullarıma de ki, ey bir avuç topraktan ibaret kullarım, Cehennemim, cennetim olmasaydı, Bana kulluk etmeniz yerinde olmaz mıydı ki? Benim öyle büyük bir hakkım var ki, Bana ne bir şey umarak tapmalı, ne de korkarak. Fakat ummak ve korkmak olmasaydı, Benimle ne işiniz olacaktı ki? Halbuki, madem ben Rabbinizim, bana daima canla, gönülle kulluk etmeniz lazım. Kuluma söyle, başkasından el çeksin de bana hakkıyla ibadet etsin. De ki, ondan başka her şeyi yere at, kır, geçir. Hepsini kırıp birbirine geçirdin mi, yak, yandır. Ondan kalan külleri de saç, dağıt. Gayret yeliyle onlardan hiçbir şey kalmasın geriye. Böyle yaptın mı dilediğin şey artık o külden meydana çıkar. Yok böyle olmaz da herhangi bir şey seni cennetle, puriyle oyalarsa iyice bil ki o seni kendinden uzaklaştırmıştır. Eyaz'a Sultanlık Verilmesi Sultan Mahmud çok sevdiği kölesi Eyaz'ı karşısına çağırdı. Tacını onun başına taktı. Sonra da tahtına oturttu. Sultanlığı sana verdim. Bu ülke artık senindir. Asker de senin emrin altındadır. Senin sultanlık yapmanı istiyorum. Ayın da kulağına kölelik küpesi tak. Balığın da. Her şey sana kul köle olsun dedi. Eyas'ın sultanlığını halktan ve askerden kim duyduysa kıskandı. Herkesin düşmanlıktan gözü karardı. Alemde... ''Hiçbir sultan bu derece kölesine teslim olmamıştır.'' demeye başladılar. Ama akıllı Eyas, sultanın bu işinden dolayı hıçkıra hıçkıra ağlamaya koyuldu. Onun bu halini görenler, ''Deli misin yahu? Aklın başında değil mi? Erdiğin devleti anlamıyor musun? Ey köle, sultanlığa kondun. Neden böyle ağlıyorsun? Otur, neşelen, rahat et.'' dediler. Ayaz şöyle cevap verdi onlara, ''Gerçeği görmekten ne kadar uzaksınız siz, bilmiyor musunuz ki, alem padişahı beni kendisinden uzaklaştırıyor. Kendisiyle meşgul olmayayım diye beni orduyla, ülkeyle oyalıyor. Bütün dünya saltanatını bana verse, bütün dünya emrime girse, yine de ben bir an bile onun huzurundan ayrılmam. O ne derse yaparım ama bir nefes bile ayrılamam ondan.'' Ben onun ülkesini, saltanatını ne yapayım? Bana saltanat onun yüzünü görmektir. Bu yeter bana. Sen de Rabbini istiyorsan, hakkı tanıyorsan, kulluk etmeyi eyazdan öğren. Ey gece gündüz işsiz bir halde bekleyen, ey daha ilk adımı attığı yerde pinekleyen, ey saçma sapan sözlere dalan, her gece senin için Allah katından melekler iniyor. ''Sense edepsiz bir adam gibi kala kalmışsın. Ne gündüz bir adım atıyorsun ne de gece. Melekler seni karşılamak için geliyorlar da sen onlardan çekiniyor, geri geri gidiyorsun. Yazıklar olsun. Sen bu işin eri değilmişsin. Bu derdi kime söylemeli bilmem ki. Yolda cennet ve cehennem varken canın bu işten nasıl haberdar olsun?'' Fakat bu ikisinden de çıktın, kurtuldun mu? Bu devletin sabahı gece içinde parlar, doğu verir. Bu erlerin malı mülkü cennet bahçesi değildir. Aklı başında kişilerin makamı yücelerin yücesidir. Sen de erler gibi bunu buna ver, onu ona geç. Ne gönül ver onlara ne de bil anla. İkisinden de geçtin mi? El er olursun. Kadın bile olsan er sayılırsın. Rabia'nın Duası Rabia bir gece Rabbine şöyle seslendi. Ey sırları bilen Rabbim, düşmanların dünyaya ait işlerine düzen ver. Dostların da ahirete ait isteklerini kabul et. Ben ise bunların ikisinden de daima hürüm. Dünyayı da kaybetsem, ahireti de kaybetsem, fakat bir ansına yakın olsam gam yemem. Seninle olduktan sonra bu kayıtlar dokunmaz bana. Sen bana yetersin çünkü. Sen dururken iki aleme bakar, iltifat edersem ya da senden başkasını dilersem kafir olayım. Sen kimin neysen her şey onundur çünkü. Yedi deniz de senin köprünün altındadır, hükmündedir. Ne varsa, ne olmuşsa, ne olacaksa hepsinin bir eşi vardır. Neyi ararsan bir benzerini de bulursun. Eşi benzeri olmayan yalnız sensin Allah'ım. Onu seçmek. Perdeleri açıp alemi meydana getiren Allahu Teala Davut peygambere dedi ki: "Dünyada gizli ve aşikar, güzel çirkin de varsa hepsinin yerine konacak bir şey bulursun." Yalnız benim yerime koyacak bir şey bulamazsın. Yalnız benim eşim ve benzerim yoktur. Madem benim yerime konacak bir şey yok, bensiz olma, canını üzme. Senin canına canan olarak ben yeterim. Ey bir şey elde etmek için savaşan, senin bana ihtiyacın var, bana muhtaçsın. Bir an bile beni aklından çıkarma, bensiz yaşamayı bir an bile dileme.'' Önüne benden başka ne gelirse gelsin, isteme. Ey dünyayı arzulayan, gece gündüz onun peşinde koşan, aslında iki alemde de dilediğin o olmalı. O yalnız bir imtihan yüzünden mabudun değildir, hakiki mabudundur. O bu ızdırap yurdu dünyayı sana satmaz, sen de sakın bu dünyada onu satma. Sultan Mahmud'un Put Yaktırması Sultan Mahmud'un askerleri Sunemat'ta Lat adındaki putu ele geçirmişlerdi. Hintliler bu putu geri almak için 20 batman altın vermeyi teklif ettiler sultana. Ama sultan hiçbir şekilde putu satmaya razı olmadı. Odun yığdırıp ateşledi. Putu da ateşe attı. Serkeşin biri yakmamalıydı. Altın puttan daha iyidir elbet. Satması gerekirdi dedi. Sultan Mahmud bu sözleri duydu ve Kıyamet günü Allah'ın herkesin önünde Azerle Mahmuda iyi bakın bunların ikisi de birdir birisi put yontar yapar öbürü de satar demesinden korktum dedi. Sonra da putu ateşte güzelce yaktırdı. Put yanınca puttaki mücevherler eridi tam 20 Batman ağırlığında mücevher meydana geldi. İstenen şey Bedavadan ele geçmişti. Sultan dedi ki, Lat'ın hak ettiği buydu. Elde ettiğim şeyler de Allah'ın bana mükafatım. Sen de bütün putlarını kır ki, Put gibi perişan olup ayaklar altına düşmeyesin. Sevgilinin arzusuyla puta benzeyen nefsini yak, kavur. içinden bir hayli mücevherler elde et. Elest hitabını can kulağıyla dinlemiştin. Artık birden ayrılma. Geri tekrar etmekten vazgeçme. Önceden eles sözüne bağlanmıştım. Artık Ela, evet inandık demekten geri durma. Madem önceden onu kabul etmiştin, dönüp inkar etmek doğru olur mu? Ey önce eles hitabını duyup kabul eden, sonra da bu sözünü inkar eden. Önce söz verip sonra nasıl döner, inkar edersin. Başka çare yok, Rabbin odur. Ondan kaçmaya da imkan yok. Madem ona kul olmayı kabul ettin, vefa göster, eğrilme. Sultan Mahmut'un adağı. Padişahlar Meclisi'nin kandili Sultan Mahmut Gazne'den kalkıp Hintlilerle savaşa gitmişti. Hintlilerin pek kalabalık olan ordularını görünce canı sıkıldı, şaşırdı. O adil sultan bir adakta bulundu. "Eğer dedi bu orduyu yenebilirsem elde edeceğim bütün ganimetleri yoksullara dağıtayım. Nihayet savaş bitti. Sultan Mahmut galip gelmiş, sayısız ganimetler elde edilmişti. O kara yüzlü düşman bozulup dağılmış, ardına da bir parçasına bile kimsenin değer biçemeyeceği ganimetler bırakmıştı. Sultan hemen adamlarından birini çağırıp dedi ki, bu ganimetleri yoksullara dağıt çünkü savaştan önce Allah'a adakta bulunmuştum. Şimdi bu adamı yerine getirmem lazım. Herkes itiraz etti. Bunca mal, bunca altın, değer bilmez bir avuç yoksula mı verilir? Ya askere ver memnun olsun, düşmanına kinlenerek savaşa hazırlansın ya da emret hazinene götürsünler dediler. Sultan tereddüte düştü, düşünceye daldı. Adamı yerine getirip yoksulları mı dağıttırayım yoksa dediklerini mi yapayım diye şaşırdı kaldı. Tam o sırada Ebul Hüseyin denen zeki bir meczup ordunun içinden geçiyordu. Sultan Mahmud onu uzaktan görünce, ''Hah'' dedi, ''Şu meczubu yanıma getirteyim, ona sorayım, ne derse onu yapayım. Çünkü o ne asker tanır ne de sultan, söylenecek sözü sakınmadan söyler.'' Ebul Hüseyin'i yanına çağırdı. Olayı ona olduğu gibi anlattı. Meczup dedi ki, ''Sultanım, şimdi iki şeyden birini yapmak gerek.'' Eğer bir daha Allah'a işin düşmeyecekse merak etme, bunların dediğini yap, adağını düşünme. Yok, bir zaman gelecek, yine işin ona düşecekse utan, onlara uyma sakın, adağını yerine getir. Madem Allah sana yardım etti, işini düze çıkardı, demek ki kendisine düşeni yaptı. Sana düşen iş nerede peki, niçin sözünü yerine getirmiyorsun? Sonunda Sultan Mahmud ganimetin hepsini yoksullara dağıttırdı. Sonu da adı gibi Mahmud oldu. Bir başka kuş, ey Allah katına varmış olan, orada ne makbule geçer? Madem ki bu sevdaya düştük, orada ne geçiyorsa onu götürürüz. Sultanlara değerli bir armağan götürmek lazım. Armağansız giden adam, cimri, sıradan bir adamdır ancak dedi. Hüt, hüt Ey soru soran dedi. Beni dinlersen oraya orada olmayan bir şey götürmelisin. Buradan oraya orada bulunan bir şey götürmek neye yarar? Böyle bir armağan makbule geçer mi? Orada bilgi de var, sırlar da. Hele meleklerin ibadetleri pek çok. Sen en iyisi oraya bir hayli can yangınıyla gönül derdi götür. Çünkü orada hiç kimse sana böyle bir şey gösteremez. Dertle bir ah çektin mi, bu ah yanık ciğerinin kokusunu ta Allah katına kadar götürür. Onun makamı senin canının ta içidir. Canının dış yüzü ise Allah'ın emirlerini kabul etmeyen nefsindir. Onun makamından canın ta içinden bir ah çekti mi, insan her şeyden kurtulur. Hz. Yusuf'un Ah Etmesi Züleyha'nın büyük bir deptebesi, yüceliği vardı. Gitti, Hz. Yusuf'u zindana attırdı. Sonra da bir köleye dedi ki, ''Hemen şimdi Yusuf'u yere yık, adam akıllı sopa vur. Kolunu kuvvetle kaldırarak indir sopayı. Öyle bir döv ki, ta uzaktan ah ettiğini duyayım.'' Köle emre uyup Yusuf'u dövmeye niyetlendi. Ama yüzünü görünce kıyamadı Yusuf'a. Ve iyi kalpli köle orada bir post bulunduğunu gördü. Sopayı ona indirmeye başladı. Kölenin her sopayı indirmesinde Yusuf mahsustan feryat etmekteydi. Züleyha uzaktan Yusuf'un cılız feryadını duydukça ''Vur, adam akıllı vur be adam'' diye bağırıyordu. Köle Hz. Yusuf'a dedi ki ''Ey güneş yüzlü Yusuf, Züleyha gelir de Sırtında hiçbir sopa izi bulunmadığını görür, anlarsa şüphe yok ki beni sıkıştırır, işimi bitirir. Omzunu aç, dişini sık. Adam akıllı inecek bir sopaya dayan. Bu sopa sana kötü inecek ama Züleyha görürse affeder belki. Yusuf elbisesini sıyırdı, sırtını açtı. Köle elini kaldırıp Yusuf'a öyle bir vurdu ki, Yusuf yüzü koyun yere kapaklandı. Züleyha Yusuf'un ah edişini duyar duymaz, yeter dedi. Bu seferki ah ta yürekten çıktı. Bundan önceki ahlar ehemmiyetsizdi ama bu seferki tam can evinden yükseldi. Bir yaz evinde yüzlerce ağlayıcı olsa, yine dert sahibinin ahı tesirli olur. Bir dertle yüz tane dertle halkı kurup otursa, Halkanın merkezi yine yaslı olandır. Sen de ders sahibi olmadıkça erlerin safında er sayılmazsın. Birisinde aşk derdi, aşk ateşi varsa hiç sabrı kararı kalır mı? Gece ile gündüzü ayırt edebilir mi? Geceleri ibadet eden köle. Bir adamın çevik bir kölesi vardı. Bu köle bütün dünya işlerinden elini çekmiş, arınmıştı. Geceleri ta sabah vaktine kadar uyanık kalır, namaz kılar dururdu. Efendisi bu köleye bir gün, ''Geceleyin kalkınca beni de uyandır da abdest alıp seninle namaz kılayım.'' dedi. Köle efendiye şu cevabı verdi. Kimde de din derdi varsa onu kimse uyandırmasa da olur. Uyandıran olmasa da uyanır.'' Sende de bir dert varsa zaten uyanıksın. Gece gündüz ibadete koyulur, aylak kalmazsın. Seni uyandıracak biri lazımsa, senin için ibadet edecek bir başka adama da lüzum var demektir. Kim de bu hasret, bu dert yoksa toprak başına. Çünkü o adam adam değildir ki. Kim bu gönül derdiyle yoğrulmuşsa cehennemden de kurtulmuştur, cennetten de. İkisi de gözünde yoktur. Cehennemdekilerin sorusu: "Ebu Ali'yi Tusi zamanının piri, Allah yolunun yolcusu bir erdi. Onun bu yolda eriştiği yüceliğe o zamana kadar kimse erişmemiştir belki de." Bir gün sohbetinde bulunanlara şunu anlattı: "Yarın cehennemdekiler cennettekilere ağlaya ağlaya şunu soracaklar: Cennetin güzelliğinden, zevkinden, vustat halinden bize de haber verin. Ne haldesiniz söyleyin. Cennettekiler hep bir ağızdan derler ki, şimdi gözümüzden cennetin güzelliği zevki kayboldu. Çünkü Allah'ın cemali güneş gibi doğup da bize görününce sekiz de utancından karardı gitti. O cana canlar katan güzelliğin nuruyla cennetin ne adı kaldığı ne sanı cennettekiler şöylece hallerini söyleyince cehennemdekiler de kendi hallerini anlatırlar ey cennetten cennetin güzelliğinden uzaklaşanlar dediğiniz gibi gerçekten dediğiniz gibi Çünkü biz kötü bir yerdeyiz tepeden tırnağa kadar ateşler içindeyiz ama sevgiliden ayrıldığımızı onun yüzünü göremeyeceğimizi Ondan ayrı düşüp o lezzetten mahrum kaldığımızı anlayınca bahtiyar olamayan gönlümüz hasret ateşiyle öyle bir yandı ki cehennem ateşi bile aklımızdan çıktı. Bu ateş bir yere düşer de orası yanıp yakıldıktan sonra orada cehennem ateşinin tesiri kalır mı? Bu yola düşüp de hasret içinde kalan zevke, safaya dalabilir mi? Hasrete düşmen... Ah etmen, yaralanman gerek. Rahatı ve huzuru yaralarla bulman gerek. Bu kunağın haremine girebilmek için yaralarla gelmen gerek. Yaralıysan alemden hiç bahsetme, yaralarını dağla ama sesini bile çıkarma. Yarayı Dağlamak İbadet eden birisi peygamberden seccade üstünde namaz kılmaya izin istedi. Peygamber izin vermedi. Dedi ki, Şimdi toprak da sıcaktır, kum da. Allah'ın huzurunda sıcak kuma, toprağa yüz koy. Bir yaralının yüz koyması, yaralarını dağılamasıdır. Madem görüyorsun, canın yaralı, yaralarını dağıla. Burada gönlünü dağlamazsan, hiç sana bakarlar, iltifat ederler mi? Dert meydanında gönlünü dağla. Çünkü gönül ehli, Eri yaralarından tanır. Üçüncü Bölüm Yedi Vadi Kuşlardan biri, ey yol bilen, gözlerimiz bu vadide karardı gitti. Bu yol belalarla, ölüm tehlikeleriyle dolu görünüyor. Yoldaş, daha ne kadar yolumuz kaldı, bu yol kaç fersah diye sordu. Hüt hüt dedi ki, yolda aşacağımız yedi vadi var. Bu yedi vadiyi geçtik mi onun katına varılır. Fakat alemde bu yolun kaç fersah olduğunu bilen yok. Geri döneni olmayan bu yolun uzunluğunu sana kim anlatabilir ki? Ey bir şeyden haberi olmayan! Bu yolun yolcuları bu yolda kaybolup giderken sana nasıl haber versinler ki? Yolun başlangıcında istek vadisi var. Ondan sonra ucu bucağı gelmeyen aşk vadisi gelir. Üçüncü vadi marifet vadisi. Dördüncü vadi de istiğna vadisidir. Beşinci vadi tertemiz tevhid vadisi. Altıncı vadi sarp ve korkunç bir vadi olan hayret vadisidir. Yedinci vadi yoksulluk, yokluk vadisidir. Bundan sonrasında artık gitmene yol yürümene gerek kalmaz. O seni kendisine çeker çünkü. Bu cezbeye kapıldın mı yürüyüş de gidiş de kaybolur. Damla bile olsan okyanus kesilirsin. İstek vadisine girdin mi her adımında önüne yüzlerce dert gelir. Her solukta yüzlerce belaya uğranır burada. Bu vadide göklerin şahini bile sinekleşir. Burada yıllarca çalışıp çabalaman gerek. Çünkü haller burada halden hale döner. İnsan burada halden hale girer. Bu yolda malı mülkü atıp kurtulman, her şeyden sıyrılıp çıkman lazım. Elinde hiçbir şey kalmayınca gönlünü de bütün varlıktan arıtman gerek. Gönlün sıfatlardan arındı mı onun katında zatının nuru parlamaya başlar. O nur gönlünde parlayınca gönlündeki bir istek bin olur. Alevler etrafını sarsa, önüne uçurumlar çıksa yine kendini pervane gibi Delicesini ateşlere atar, aşar, geçersin. Böyle bir adam iştiyakından aradıkça arar, yandıkça yanar, Sağ bir yudumcuk şarap ister. O şarabın bir yudumunu içince de iki alemi birden unutur. kuru dudaklarıyla denize dalar. Canan, cananın sırrını ister. O sırrı bildiğinden, o sırra mahrem olmayı istediğinden, Yoldaki can alıcı ejderhadan korkmaz. Yolda önünü küfür ve lanet bile gelse sadece sevgilinin kapısı açılsın da ne olursa olsun der, hepsini terk eder. Sevgilinin kapısını açınca da hiçbir şey kalmaz onda. Çünkü o kapıda ondan başkası olmaz. Şibli'nin şeytana kıskanması. Şimli ölüm vakti yaklaştığında gözlerini kapadı. Gönülden ölümü beklemeye koyuldu. Bir külleye oturmuştu. Beline de hayret zünnarını bağlamıştı. Kah gözyaşları külleri akıyordu. Kah o külleri alıp başına saçıyordu. Birisi onu bu halde görüp, ''Bu ne iş?'' diye sordu. Böyle bir zamanda kimin zünnar bağladığı görülmüş. Şimli ise dedi ki, ''Ne yapayım?'' Ne diyeyim? Yandım, eredim ben. Canım iki aleme de gözünü yumdu. Şimdi iblisi kıskançlık ateşiyle yanıp yakılıyor. Allah'ın ona lanetle bile olsa hitap etmesi yeterli. Değil mi ki? Lanet bile ondan geliyor. Ama Rabbim bana karşı hiçbir şey buyurmuyor. Buna üzülüyor. Bunun için iblisi kıskanıyorum.'' Padişahın kendi eliyle verdiği şey ister taş olsun ister inci fark etmez. Eğer inciye sevinir, taşa üzülürsen padişahla işin olmaz senin. Taşa da inciye de ne dost ol ne düşman. Kimin elinden geldiğine bak yalnız. Sevgili sarhoşlukla sana bir taş atarsa bu başkalarının sana inci vermesinden daha iyidir. Her kişi öyle olmalı ki... Dilesin, beklesin de bu istekle, bu bekleyişte her an yola feda etsin. Böyle er ne bir an isteğinden ayrılır, ne de bir an istirahat imkanı bulur. Çünkü bir an bile istemeye başladı mı yolun edebini terk etmiş, yoldan çıkmış sayılır. Mecnun'un Leyla'yı araması bir Allah dostu, Mecnun'u dertli dertli yoldaki toprakları karıştırıp bir şey arar halde gördü. ''Ey Mecnun, böyle ne arıyorsun?'' dedi. ''Leyla'yı arıyorum.'' diye cevap verdi Mecnun. Allah dostu şaşırdı. ''Leyla topraklarda ne gezer? Öyle tertemiz bir inci yol toprağına mı düşer?'' Mecnun, ''Ben neresi olursa olsun ararım.'' dedi. Belki bir an gelir onu bir yerde bulu veririm. Yusufu Hamedani'nin öğütleri. Zamanın yücesi, cihan sırlarının sahibi, iş bilir bir er olan Yusuf Hamedani dedi ki: "Göz yukarıda olsun, aşağıda olsun. Var olan her şeye dikkatle bakarsa görür ki her zerre ayrı bir Yakup'tur, Kaybolmuş Yusuf'undan haber sormaktadır." Bu yolda dert ve sabır gerek ki, tam gününde bir işe yarasın. Bu ikisine sahip değilsen, sakın sır sahibi olmaya kalkışma. İsteğinde sabırlı olmak gerek insana, fakat dert ehli nasıl sabretsin ki? Sen de isteğinde sabret, sabrında sebat et. Olur ya, belki birisinden öğrenir, bir yolunu bulur, sen de bilirsin. Ana karnındaki çocuk gibi kanlar içinde oturadur. İç aleminden bir an bile dışarı çıkma. Ekmek lazımsa yeme, kan yut. Çünkü ana karnındaki çocuğun gıdası kandır. Bütün kavgalar, gürültüler ise dışarıdadır. Sen de sabret, er gibi otur. Bekle ki zamanı gelsin, senin de işin düzelsin. Şeyh-i Mihne'nin iç sıkıntısı Şeyh-i Mihne büyük bir derde tutulmuştu. Derdinden, gözlerinden kanlar akıtmış, yüreği parça parça olmuş, çöllere düşmüştü. Uzaktan öküzünü bağlayan bir ihtiyar köylü gördü. İhtiyarın yüzünden nur akıyordu adeta. Şeyh köylünün yanına gitti, selam verdi. Düştüğü derdi anlattı. İhtiyar şeyhi dinledi, sonra konuşmaya başladı. Ey Ebu Said dedi, yerden göğe kadar bütün alemi buğdayla doldursalar, Hatta bu işi bir kere değil, yüzlerce kez yapsalar, sonra bir kuş bin senede bir gelip ondan bir tane yese, böylelikle o buğday yığını bitse. İşte insanın Allah katından bir koku duyabilmesi bu kadar zaman bekledikten sonra bile pek zordur. İsteklilere sabır gerek ama herkes böyle sabırlı olamaz ki. İşte bir istek gelmedikten sonra, Ahu'nun göbeğindeki kan misk olamaz. Bir gönülde istek yok mu? O gönül gök gibi geniş de olsa yine kanlarla doludur. İsteksiz kişi şaşırmıştır. Canı yoktur onun. Bir surettir sadece. Elinde bir ince mücevher geçse bile isteğe daha hararetle yapışman, daha istekli olman lazım. Bir mücevherle doyan ona bağlanıp kalmıştır. Çünkü bu yolda kim bir şeye bağlanır takılırsa, o şey putu olur onun, yoldan çıkartır. Senin de için daraldı, aşka düştün. Bir kadeh şarapla sarhoş oldun, aklın başında değil. Ama bir kadehle yetinme, ara, iste, çünkü bu işin sonu yok. Toprağı karıştıran adam Sultan Mahmud'un bir gece içi daraldı, ordusundan ayrıldı. Yolda giderken bir adam gördü. Toz toprak içinde bir şeyler arıyordu. Toprağı eşeliyor, dağ gibi önüne yığıp duruyordu. Sultan adamın bu halini görünce dayanamadı. Kolundan bilekliğini çıkarttı, adamın eşelediği toprak yığınına verdi. Adamın bir şey demesine fırsat vermeden de atını rüzgar gibi sürdü, ordusuna döndü. Ertesi gece gezerken aynı adamı aynı yerde toprağı karıştırırken gördü Sultan Mahmut. Çok kızdı adama. Dün akşam elde ettiğin şey on deve yükü ederdi. Onu kolayca elde ettin ama hala toprağı eşeliyorsun. Artık kimseye milletin kalmadı. Keyfini sürsene dedi. Sultanım dedi adam. Onu aramayla buldum ben. O hazineyi bu yoldan elde ettim. Madem onu bu işle kazandım, Bundan sonra işim bu benim. Sen de kapının eli ol ki kapı açılsın. Bu yola başını koy ki sana da yolu göstersin der. Bu içine ışık sızmayan, kapalı duran şey senin gözlerin. Sen ara çünkü bu kapı hiç kapanmaz. Açık Kapı Kendinden habersiz biri Allah'a yalvarıyor. ''Ya Rabbi lütfet de bana bir kapı aç.'' diyordu. Rabia da tesadüfen orada bulunuyordu. Ey gafil dedi, o kapı ne zaman kapalıydı ki? Bundan sonra aşk vadisi görünür. Ateşler içinde kalır oraya varan. Bu vadiye varan ateş kesilsin yalnız. Yansın, yakılsın. Ateş kesilmeyenin hayatı ise zehir olsun. Aşık, ateş kesilen, hararetle koşup giden, yanıp yakılan... Ve alev gibi yücelip başı çeken kişiye derler. Bir an bile işin sonunu düşünmez. O yüzlerce cihanı yakar da hiçbir şeye aldırış etmez. Hiçbir şeyden anlamaz. Ne zerre kadar şüphe tanır ne de yakinden anlar. Onun yolunda iyi de kötü de birdir. Zaten aşk gelince ikisi de kalmaz. Aşık neyi varsa oynar. Elden çıkarır. Sevgilinin güzelliğini burada görür. Nazlanır. Başkalarına sevgili yarın görünecek diye vaat etmişler, yarına ertelemişlerdir ama aşığın bugünü yarındır. O sevgiliyi burada seyreder, kendini tamamen yakıp yandırmayan insan, çaresizlikten nasıl kurtulabilir acaba? Aşk daima yanar, yakılır, erir. Nasıl sudan çıkarılıp ovaya atılan balık, belki denize kavuşurum diye çırpınıp durursa, o da varacağı makama varmak için, çırpınır. Aşk ateştir burada. Akıl ise dumana benzer. Aşk geldi mi akıl durmaz. Kaçar gider. Aşkın işi akılla değildir. Ancak gayb aleminden kendisine bir göz bağışlananlar aşkın aslını bilebilir. Her ne varsa alemde aşktan meydana gelmiştir. Sen de aşka düş sarhoş ol. Başını bile feda et. Yoksa akıl gözüyle bakanlar ne başını görebilir aşkın ne de ayağını. Aşka iş eri gerek, her şeyden hür adam gerek. Sen ise ne iş erisin ne aşık. Bir ölü nasıl aşka layık olsun ki? Bu yolda yüz binlerce defa diri bir gönül gerek ki bir solukta yüzlerce can feda etsin. Zenginin aşkı. Zengin bir kadın bir şerbetçi çocuğa tutulmuştu. Aşkının şiddetinden kara sevdalara düşmüştü kadın. Halka rezil olmuştu. Bu uğurda evini barkını bile terk etti. Ne kadar malı varsa satıyor, parasıyla çocuktan şerbet içmeye koşuyordu. Sonunda hiçbir şey kalmamıştı elinde. Ama aşkı yüz kat fazlalaşmamıştı. Hayır sahiplerinin verdiği ekmekleri bile götürüp satıyor, eline geçeni yine şerbete harcıyordu. Eski bir dostu ona dedi ki, Ey perişan olmuş, işi gücü dağılmış kadın, aşk nedir anlatsana biraz dedi. Kadın eski dostuna, yüzlerce dünya dolusu malın mülkün olsa hepsine bir kase şerbeti satmana aşk derler diye cevap verdi. İnsan böyle bir aşka düşmedikten sonra aşkı ne bilir derdini anlar. Mecnun'un Posta Bürünmesi Leyla'nın kabilesi Mecnun'un bir an olsun kabile içine gelmesine, birazcık olsun Leyla'yı görmesine izin vermiyorlardı. Kabilenin yakınında bir ovada ise bir çoban sürüsünü otlatıyordu. Mecnun ondan bir post aldı. Posta büründü, kendini koyuna benzetti. Sonra çobana yalvarmaya başladı. Allah için olsun, beni sürüye al, koyunlarının arasına kat. Sürüyü de Leyla'nın bulunduğu tarafa sür de, ''Bir an olsun Leyla'nın kokusunu alayım. Sevgiliden gizli, posta birilmiş olarak biraz onu göreyim.'' dedi. Çoban kabul etti. Mecnun da sürüyle beraber sevgilinin bulunduğu tarafa gitti. Leyla'ya yaklaştıkça bir coşkunluk geldi Mecnun'a. Ama sonra aklı başından gitti. Kendinden geçti. Aşk gelince su Mecnun'un başına açtı. Çoban onun bu halini görünce, Elinden tutup suya götürdü. Yüzüne sular serpti. Ateşini suyla yatıştırdı. Ertesi gün sarhoş Mecnun ovada bir mecliste oturuyordu. Kabilesinden birisi dedi ki ''Ey yüce kişi, pek çıplak kaldın. Nasıl bir elbise seversin? Söyle hemen getireyim giyin.'' Gülümsedi Mecnun. ''Her elbise sevgiliye layık olmaz. Postan daha çok sevdiğim bir elbise de yok benim.'' Bir koyun postu isterim yalnız. Mecnun için atlas kumaşlardan, ağır ipeklerden dikilen elbise postu yalnız. Leyla'yı seven postu ister, postun altında sevgiliye kavuşan başka elbise tanıyabilir mi? Gönlü post içindeyken dosttan haber alan artık postu hürmet etmez mi? Aşk odur ki insandan aklını, anlayışını alır, kendinden geçirir. Başın ise, bu işi yapabileceksen sen de gel. Çünkü bu işi yapmak herkesin harcı değildir. Eyaz'a aşık olan adam Beleğin sillesini yemiş birisi Eyaz'a aşık olmuştu. Bu söz halkın ağzına düştü, her tarafa yayıldı. Eyaz ata de yola çıktı mı o yoksulda yalın ayak onun ardına düşer koşar dururdu. Bu haber nihayet Sultan Mahmud'un kulağına da gitti. O yoksulun Eyaz'a aşık olduğunu o da öğrendi. Ertesi gün mis kokulu Eyaz meydana çıktı. Print yoksul da aşkla, şevkle peşine düştü, koşmaya başladı. Sultan gizlice ona baktı. Canının üzülmüş, yüzünün saman gibi sapsırı kesilmiş olduğunu gördü. Yanına çağırdı yoksulu. ''Ey yoksul, sultanla denk mi olmak istiyorsun sen?'' dedi ona. Yoksul cevap verdi. İster yoksul olayım, ister olmayayım. Aşk oyununda senden aşağı değilim ya. Aslında aşk iflas etmektir, sermayesiz kalmaktır. Aşk iflasla zevk bulur, lezzetlenir. Şüphe yok ki aşk müflise yakışır. Sen cihana hükmediyorsun, sonra da aşka girişiyorsun. Halbuki aşağı benimki gibi yanan bir gönül gerek. ''Senin malın mülkün geçicidir. Hele bir nefesliklerde derdi düş, ayrılığa sabret bakayım. Sevgiliye kavuşmak için bu kadar mala, mülke, düzene ne gerek var? Eğer aşk eriysen ayrılığa düş de seni o zaman görelim.'' Padişah yeni bir soru sordu yoksula. ''Ey karanlıktan haberi olmayan.'' dedi. ''Neden hep Eyaz'ın sopasıyla yuvarladığı topa bakıp duruyorsun?'' ''Yoksul dedi ki, ben de onun gibi başı dönmüş biriyim de ondan.'' O bana benzer, ben ona benzerim. Adeta birbirimizle karıştık biz. Benim kıymetimi o bilir. Onun kıymetini ise ben. İkimiz de sersem bir halde yerlere düşmüşüz. Cansız, başsız yuvarlanıp duruyoruz. O benim halimden anlar, ben de onun. Beraber dertleşiriz. Ama o artık benden yüksekte. Çünkü artık o, arada bir onun atının nallarını öpebiliyor. Evet, Birçok sopa yiyor belki ama Eyaz onun arkasından koşuyor. Ben de ondan çok sopa yiyorum ama o benim arkamdan koşmuyor. Ben onun arkasından koşuyorum. Sonra o arada bir de olsa Eyaz'a kavuşuyor. Bense kokusunu bile alamıyorum. Sultan Mahmud bu sefer dedi ki, ''Aşkım diyorsun, her şeyden vazgeçtim diyorsun. Aşkını ispat et öyleyse.'' ''Evet.'' Aşığım ama her şeyimi verdiğimi söyleyemem. Aşkın işi can feda etmektir. Oysa ben onun için can veremedim. Her şeyimi verdiğimi söyleyemem bu yüzden dedi yoksul. Ve der demez de sultanın ayaklarının dibine yığıldı. Canını teslim etti. Yüreği kas katı kesildi sultanın. O an o alem gözüne kapkara göründü. Sana da canla başla oynamak kolay gelirdi ey nefsim. Şimdi gel de oyunu gör, sanatı seyret. Acem diyarına giden adam. arabın birinin yolu Acem ülkesine düşmüştü. Hayret içinde etrafı seyrede seyrede giderken yolu kalenderlerin yanına düştü. Kalenderlerin hepsi alemi unutmuş gibiydi. Kendinden geçmişlerdi adeta, birbirinden farkları yoktu. Hepsinin elinde bir şarap testi vardı. biri şarabı tatmamıştı ama hepsi de sarhoştu. Onları böyle görünce yüreği ısındı. Onlardan hoşlandı. Kalenderler de Arap'ın kendilerine kapıldığını görünce ''Gel, içimize gir'' dediler. Arap haneye girdi. Onlarla dert arkadaş oldu. O da kendini kaybetti. Yanında bir hayli altını gümüşü vardı. Onları da kaybetti. Tertemiz oldu. Bir kalender ona bir hayli şarap sunup sarhoş etti. Sonra da dışarıya salıverdi. Arap çıplak her şeyini kaybetmiş, canı susuz, dudakları kuru bir halde kavminin yanına döndü. Kavmi onun bu haline çok şaşırdı. ''Ne oldu sana böyle? Nerede altının gümüşün? Yolda uyuyup mu kaldın? Yoksa hırsıza mı rastladın? Anlat da anlayalım.'' dediler. Arap dedi ki, yolda sallana sallana giderken ansızın kalenderlere rastladım. Ondan sonra altını da gümüşü de gitti işte. Ben de böyle kala kaldım. Dediler ki, bu kalenderler ne çeşit adamlardı böyle? Arap dedi ki, halime bakın da anlayın. O yeter. Gerisi boş laf. Arap yokluğa dalıp kalmıştı. Bütün bu işlerden aklında kalan yalnız, Gel içimize gir sözü olmuştu. Sen de ya bu yola baş koy, ya başını al git, ya canını ver, ya da öğüt dinle. Vazgeç bu işten. Eğer bu yola girmeyi kabul edersen her şeyini kaybedersin. Aklında da yalnız gel içimize gir sözü kalır. Beyzade'ye aşık olan kunduracı çocuğu Şibli Kardeşine, hakikatten, aşk sırlarından bahsediyordu. Yeri geldi, şu hikayeyi anlattı. Şehrin mektebinde zamanın Yusuf'u denecek kadar güzel bir beyoğlu vardı. Bütün güzellikler, yücelikler onda toplanmıştı adeta. Mektebe gelip de hocanın önüne diz çöktü mü, bütün talebe feryada başlardı. Mektepte yoksul bir çocuk vardı. Babası fakir bir kunduracıydı. Gönlünü o putun eline vermiş, onun elinde kalmış, elden avuçtan çıkmıştı. Aşk yüzünden daha bile saman çöpü haline gelir de, tecrübesiz bir çocuk aşk derdine katlanabilir mi? Bir gün mektebe bir hükümet adamı geldi. Çocuğu beyzadenin yanında görünce, ''Ey çocuk, baban kim senin?'' dedi. ''Çocuk, niye soruyorsun? O bildiğin kunduracının oğluyum.'' diye cevap verdi. Adam, Kunduracının çocuğuyla düşüp kalkan onun huyunu kapar, onun gibi olur dedi. O aşık çocuğun mektebe gelmesini yasakladı. Hoca da onu mektebe almayınca çocuk aşkıyla adeta bir kora döndü. Küllükleri mesken edindi. Çocuğun bu hali Beyzade'nin de kulağına gitti. Bir adam gönderdi ona. Ey perişan çocuk neden ağlıyorsun? Maksadın ne ki bu kadar feryat edip duruyorsun diye sordurdu. ''Çocuk, gönlümü sana kaptırdım. Onun için ağlıyorum. Aşkından ateş gibi kararsız bir hale düştüm. Ondan dolayı feryat ediyorum. Ölüyorum artık. Geldi nasıl can veriyorum gör.'' diye haber yolladı Beyzade'ye. Beyzade adamına ''Git söyle'' dedi. ''Ey başsız, ayaksız, gönlünü büsbütün bana ver, gam yeme, gönlünü bana yolla, buğdayı değilmene gönder.'' diyor de. Adam bu haberi getirince çocuk... Dur, biraz sabret dedi, içeri gitti. Madem ki sevgilim benden gönlümü istiyor, göndermemeye imkan yok diye düşünüp göğsünü yardı, yüreğini çıkardı. Bir tabağa koyup üstüne örttüğü yüreğini adama verdi. Al bunu, böylece üstü kapalı olarak götür dedi. Bunu der demez bir nefes çekti ve ruhunu teslim ettim. Beyzade bu yaprağı okumamış olduğundan, Tabağı görünce örtüyü kaldırıverdi. Bütün mektep kanlı gözyaşlarıyla doldu, taştı. Çocuğu kendi öldürmüştü. Yasını da kendi tuttu. Onun mezarını mesken edindi. Her an yasıyla yandığı yakıldı. Sen de aşk eriysen yak yüreğini. Yok, aşk eri değilsen boşuna söylenme. Ey kendini alemin piri sanan kişi. Aşk yolunda bu çocuktan daha mı aşağısın? aşkını öldürmeye giden kişi. Himmeti yüce biri bir güzele aşık olmuştu. Kazara sevgilisi ölüm döşeğine düştü. Yüzü safran gibi sarardı. Öyle bir zayıfladı ki ölüm yaklaştıkça aydın günü kapkara oluverdi. verdi. Onun bu halini aşığa haber verdiler. Aşık eline bıçağı aldığı gibi koşmaya başladı. Koşarken "Sevgiliyi öldüreceğim bari eceliyle ölmesin." diyordu. Onu gören halk dedi ki, sen şaşırdın galiba, bu öldürmenin ne hikmeti olur ki? Zavallı zaten kendiliğinden ölecek, ölüyü öldüren ne kazanır, cahilden başka kim var ki ölünün başını keser? Aşık şöyle cevap verdi onlara, sevgili benim elimden ölürse kısas yaparlar, beni de öldürürler. Sonra kıyamet kopunca bütün mahşer halkının önünde beni ona sebep mum gibi yakarlar. Bana onun için öldürülen ve onun için yanan derler. Bu bana yeter. Aşıklar bu yola girmişler, canlarıyla oynamışlar ve iki alemi de ellerinden çıkarmışlardır. Gönüllerini bu alemden tamamen çekmiştir onlar. Can ortadan kalktı da aşık cansız bir hale geldi mi işte o zaman canana ulaşır, sevgiliyle buluşur. Hazreti İbrahim ve Azrail Azrail canını almaya geldiğinde Hz. İbrahim canını kolay kolay teslim etmedi. Dedi ki, yürü git, sultanı arz et, halinden can istemesin artık. Yüce Allah dedi ki, eğer Halil'im sen, Halil'ine canını feda et, halbuki sen canını vermemeye uğraşıyorsun, başka kim böyle dostundan canını esirger? Yanında bulunanlardan birisi de Hz. İbrahim'e, ''Ey alemin nuru! Neden Azrail'e can vermiyorsun?'' dedi. ''Aşıklar bu yola canlarını koyarlar. Sen ise bir canı esirgiyorsun.'' Halilullah dedi ki, ''Ben hemen canımı verecektim. Verecektim ama araya Azrail girdi. Halbuki ateşe atılırken Cebrail gelmiş, ''Ey Halil!'' demişti, ''Benden bir şey iste. O zaman da bile Cebrail'e bakmadım ben. Çünkü yolumu kesiyor.''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 Ondan sonra gözüne başı sonu olmayan marifet vadisi görünür. Çoklarının yolun uzunluğu yüzünden gönlü karışır, yolunu kaybeder. O vadinin hiçbir yolu öbürüne benzemez. Ten yolcusu başkadır onun, can yolcusu başka. O vadinin birçok yolu vardır ama her yol yolcusuna göredir. Bu ulu yolda dertlere düşen örümcek, Fille beraber yürümez, ayrı yollara yollanır. Herkesin yürüyüşü kemalincedir, herkesin yakınlığı kendi halince. Sivrisinek istediği kadar uçsun, kasırga gücünü elde edebilir mi? Herkesin yürüyüşü başka başkadır burada, hiç kimse diğeri gibi gidemez. İşte marifet de bu yüzden ayrı ayrıdır. Birisi Kabe'yi bulmuştur, diğeri putu. Bu yolun önünde marifet güneşi doğdu mu, herkes kıymetine göre görgü sahibi olur. Hakikat alemindeki yerini bulur. Yolcuya bu yol aydınlandı mı, dünya gözüne gül bahçesi gibi görünür. İçindeki sırrı görür o, Yeri görmez. Artık sevgilisinden başka bir zerre göremez. Ne görürse hep onun yüzü vardır. Birlikten bütün sırları tamamlar. Tam ve kamil bir er olur, birliğe erer. Sonra perde altındaki yüz binlerce sır güneş gibi parlayarak ona yüzünü gösterir. Bu ucu bucağı olmayan denize dalmak, bu denizde dalgıçlık etmek için iç alemine dalmış kamil bir er gerek. Ey gafletle uykuya dalmış kişi, kutlanacak bir halin yoksa neden kendine yas tutmuyor, haline ağlamıyorsun? Sevgiliye kavuşamadıysan bari ayrılık yasını tut, yüzünü göremediysen, Bari boş oturma da görmeyi dile Ulamıyorsan utan da aramaya koyul daha ne kadar zaman eşek gibi yularsız başı boş dolaşıp duracaksın. Uyuyan aşık Bir aşık aşkının şiddetinden perişan bir hale gelmiş bir yol ağzında ağlaya ağlaya uyuya kalmıştı. Yoldan geçen sevgilisi onu uyumuş kendinden geçmiş halde görünce bir kağıt parçasına bir şeyler yazdı. Aşığın üzerine bıraktı. Aşık uykudan uyanınca kağıdı okudu, yüreği daraldı. Şöyle yazmıştı sevgilisi. Ey susup dalmış adam! Tüccarsan kalk, para kazan. Yok, zahitsen geceleri uyuma, kulluk et. İkisi de değil, aşıksan utan. Aşığın gözünde uyku ne gezer. Aşık gündüzleri yer gibi eser, savurur. Geceleri yanar, yakılır. Aleme ay ışığı gibi ışık saçar. Ey nursuz, pirsiz, madem ki bunlardan hiçbiri sende yok, aşktan bahsetme, sahte davalara girişme. Aşık ölüp kefene sarılmadan yatar uyursa, ona da aşık derim. Ama kendine aşıktır o. Madem ki sen marifetsiz, bilgisiz aşk yoluna girdin, uykuların hayrolsun. Allah rahatlık versin. Sen bu işin ehli değilmişsin. Aşık Bekçi. Bir bekçi aşık olmuştu. Ne sabrı kalmıştı, ne kararı, ne gecesi geceydi, ne gündüzü gündüz. Bir arkadaşı o uyuyup dinlenmeyen aşağı dedi ki: "Ey uykudan mahrum kalan kişi, bir an olsun uyu, istirahat et." Bekçi şöyle cevap verdi: ''Bir adam hem bekçi hem de aşık olursa hiç uykusu gelir mi? Bekçiye uyku yakışır mı? Hele bir de o bekçi olursa. Başımda bir bekçilik vardı. Bir de bu canla başla oynayış derdi. Aşk belası başıma geldi. Uyku kimseden ödünç de alınmaz ki. Artık ben nasıl uyuyayım?'' ''Ey adam sen de hakikati arıyorsan uyuma.'' Yok. Eğer davan laftan ibaresi Allah rahatlık versin, hayırlı uykular. Gönül civarında bekçilik et, çünkü o civarda hırsızlar vardır. Gönül cevherini koru onlardan. Bu yolda yanında azık olarak uykusuzluk alan kişi, Allah katına vardığında o kata uyanık bir gönül götürmüş olur. Madem gönül uyanıklığı uykusuzlukla elde ediliyor, ey gönül sen de vefakarlık et de az uyu. Aşıkların hepsi onunla sarhoş oldular. Yol bulup gittiler. Ne içmek lazımsa onu içti onlar. Böylece iki alemin anahtarını da tezelden elde ettiler. Aşk erinin özellikleri Abbasi birisine aşkın özelliklerini şöyle anlatıyordu. Ey aşk eri! Kime sevda derdinin zerre kadar ışığı vurursa Erse ondan bir kadın doğar, kadınsa ondan bir er vücuda gelir. Hz. Adem'den kadının doğduğunu görmedin mi? Hz. Meryem'den erin doğduğunu duymadın mı? Fakat ne lazımsa tamamladıkça bu iş kimseye tamamıyla açılmaz. Bunu saltanat bil, bunu devlet zay. Bu alemi arzulayarak ebediyen ziyan edenlerden olma. Saltanat daima marifettir. Çalış, çabala da, sende de marifet meydana gelsin. İrfan aleminin sarhoşu ol ki, bütün alem halkına sultan olasın. O zaman bu alemin saltanatı gözünde küçücük kalır. Dokuz kat gök, denizinde bir gemi kadar görünür. Bu alemin sultanları bu uçsuz bucaksız denizden bir içim su içseler, sonra onun tadına varsalar... Her biri öyle bir derde düşerdi ki birbirlerinin yüzüne bile bakamazlardı. Sultan Mahmud ile Meczup Sultan Mahmud yıkık bir yere girdi. İçeride bir Meczup vardı. Dertler içinde başı önündeydi. Sırtına bir daha yüklenmişti adeta. Başını kaldırınca Sultan'ı gördü, tanıdı. Hiddet içinde, ''Geri dur, gelme, yoksa can evi de yüzlerce çavuş yollar, seni can evinden yaralarım. Sen sultan değilsin. Himmetin pek aşağı, pek bayağı. Sen Rabbinin nimetlerine nankörlük ediyorsun çünkü diye bağırdı. Sultan Mahmut, acı konuşma bana dedi. Bir söz konuş benimle fazlasını söyleme. Meczup bu sefer, ey gafil sultan, kimden uzak düştüğünü, nasıl baş alt üst olduğunu bilseydin, başına değil kül ve toprak, ''Ateşler saçardın.'' dedi. Dördüncü vadi İsteğna Vadisi'dir. O vadide ne dava vardır ne mana. Orada isteksizlikten, yassızlıktan öyle bir kasırga kopar ki bir anda bütün bir ülkeyi birbirine katar, kırar, geçirir. Yedi deniz burada bir gölcük sayılır. Yedi cehennem burada bir kıvılcımlık yer tutar. Sekiz cennetin de hükmü yoktur bu vadide. Şaşılacak şey ki burada bir karıncaya bile her solukta sebepsiz yüz fil kuvveti verilir. Bir kuzgunun aklı ersin diye yüzlerce kervan içinde bir adam bile diri kalkmaz. Rab konuşan Hz. Musa can gözüne sahip olsun diye binlerce çocuğun başı kesilir. Yüz binlerce can ve gönül yağma edilmiştir de sonunda Hz. Muhammed bir gececik miraca çıkmıştır. Burada ne yeninin bir değeri vardır? Ne eskilin. Bir işi istersen yap burada, istersen yapma. Gönül cihanının tamamen yandığını görsen, tut ki rüya görmüşsün. Yüz binlerce baş uykuya yazsa, bu alemden göçüp gitse, sanki güneşin doğmasıyla bir gölgecik ortadan kalkmıştır. Göklerde yıldızlar parça parça olup yere dökülseler, sanki alemde bir ağaçtan bir yaprak yere düşmüştür. Balıktan aya kadar ne varsa hepsi yok olsa sanki topal bir karıncanın ayağı bir çukura batmıştır. İki cehan da tamamen yok olsa alemden bir kum tanesi yok olmuştur. Bu alemin değil bir parçası tamamı yok olsa sanki yeryüzünün bir saman çöpü eksilmiştir ne farkı var? Kuyuya düşen delikanlı Köyümüzde ay gibi güzel bir delikanlı vardı. Bir gün o da Hazreti Yusuf gibi kuyuya düştü. Sonunda kuyudan çıkardılar onu ama bir hali yaralanmıştı. Pek kötü bir hale düşmüş, iki solukluk ömrü kalmıştı. Babası onu bu halde görünce hıçkırarak dedi ki, Ey Muhammed, oğlum, gözümün nuru, ey babasının canı, haydi lütfet de babana bir söz söyle. Delikanlı sadece... Artık nerede söz, nerede Muhammed, nerede babası, nerede kimse diyebildi ve ruhunu teslim etti. Ey gönül gözü açık, yol eri, sen de bir bak, gör ki Muhammed nerede, Adem nerede? Hz. Adem nerede kaldı, soyu sopu nereye gitti? Parçanın adı nerede, bütünün adı nerede? Nerede yeryüzü, nerede dağ, nerede deniz, nerede gök? Nerede peri, nerede şeytan, nerede melek? Nerede şimdi o topraktan yaratılan yüz binlerce ten? Nerede şimdi o yüz binlerce tertemiz can? Nerede şimdi o can verme çağındaki kıvranmalar? Hangisi kaldı? Meğer hepsi hiç mi hiçmiş? Yusuf Hamedani'nin öğütleri. Can gözü açık, yüreği temiz, gönlü uyanık Yusuf Hamedani bir sohbetinde şöyle konuşmuştu. Bir ömür boyunca arşın daha yücesine çık. Sonra yerin ta dibine in. Görürsün ki iyi kötü ne varsa ne olmuşsa ve ne olacaksa hepsi bir damlaymış. Bu aleme bir insan ha gelmiş ha gelmemiş. Ne çıkar bundan? Ey ahmak adam! Cahilliğinden bu vadiyi aşmanın kolay olduğunu sanıyorsun sen. Dilediğin kadar uğraş. Bir konaklık bile mesafe alamazsın. Sen yol aldığını sanırsın ama bir de dönüp arkana baktın mı ilk adımın attığın yerde olduğunu görürsün. Hiçbir yolcu bu yolu göremedi. Hiçbir kimse bu derdin dermanını bulamadı. Durdun mu buz kesildin, dondun gittin. Eğer durmaz koşarsan sürekli gel sesini duyar durursun. Ne gitmenin faydası var burada ne durmanın. Ne ölürsün burada ne de doğarsın. İşin zor mu zor, üstadında yok. Ey susup duran kişi, kendine gel. Bu işi bırak, başla. İşe sarıl, işe giriş. Hem işi bırak, hem işe giriş. İşini hem azalt, hem çoğalt. Burada yapılması gereken iş nedir? Tanınmaz, bilinmez ki nasıl anlar, nasıl bilirsin? Fakat olur ya belki tanır, bilir de o işe koyulursun. Hele isteksizliğe bak canafi bir gör. Dilersen türkü söyle, dilersen bağır, haykır. İsina şimşeği burada öyle bir çakmıştır ki onun alevinden bir anda yüzlerce cihan yanmıştır. Bu vadide varsın cihan olmasın, ne zararı var ki? Levhaya çizilen şekiller. Görmüşsündür ya, akıllı hakim önüne toptaktan alma bir levha alır. O levhaya çizgiler çizer, şekiller yapar. Duran ve dönen yıldızlar resmeder. Hem gökyüzünü yapar o levhaya hem yeryüzünü. Kah buna hükmeder kah ona. Yıldızlara burçları çizer levhasına. Doğanı da batanı da unutmaz. Levhasına uğurlu ve uğursuz zamanları resmeder. Doğum evini de ölüm evini de üzerine işaretler. Sonra hesabını yapıp sonucunu aldı mı levhanın bir ucundan tutar üstündeki şekilleri çizgileri tamamen siler. Sanki daha önce yokmuşlar gibi hiçbirini bırakmaz. İşte bu ızdıraplarla dolu alemin görünüşü de aynı bu levhanın üzerindeki şekiller resimler gibidir. Hepsi de hiçtir, hiç. Pirin Allah'tan isteği. Sır ehlinden birine sırlar aliminin perdesi açıldı. Derhal Hatif seslendi. Ey dertli, ne diliyorsan dile. Hemencecik elde et. Pir dedi ki, ben gördüm ki peygamberler hep belaya uğruyorlar. Nerede bir zahmet, bir bela varsa herkesten önce onları buluyor. Peygamberlerin bile nasibi bela olduktan sonra bu garip ihtiyara huzur ve istirahat nasip olur mu hiç? Ben ne yücelik isterim ne de horluk. Keşke beni kendi acizliğimi bıraksaydın. Uluların nasibi dert ve zahmet olunca küçükler nereden hazine bulacaklar, define elde edecekler olacak şey mi? Peygamberler bu işe girişmişler, katlanıyorlar. Fakat benim buna ne gücüm yeter, ne tahammülüm. Benden el çek. Bu sözü yürekten söylesem de ne fark eder? Ne söylersem söyleyeyim, sen istemedikçe bir fayda vermez kim. Bu tehlike denizine düşen insan keklik gibi koldan, kanattan mahrum kalır, uçamaz. Bu yolun dibi sonu olmadığını Yolda da canavarlar bulunduğunu bilseydi böyle yola düşmeydiler miydi acaba? Burada insanın önce aklı başından gider, kendini kaybeder. Bir de bu deryaya dalarsa artık kıyı bul bulabilirsen, canını kurtar kurtarabilirsen. Bala Yapışan Sinek Rızkını arayan bir sinek dolaşıp dururken bir köşede duran bal küpünü gördü. Balın arzusuyla gönlü elinden gitti çoştu, köpürdü, feryada başladı. Nerede bir er ki dedi. Benden bir arpa alsın da o küpe atılmamı sağlasın. Vuslat böyle meyve verir mi bir daha? Baldan daha iyi ne var ki dünyada? Birisi sineği muradını yerine getirdi. Küpün ağzına açtı. Sinek de aralıktan içeri süzülüverdi. Fakat bala konmasıyla yapışması bir oldu. Kurtulmak istedikçe daha çok yapıştı sinek. Sıçramaya çalıştıkça daha fazla daldı. Feryat etti. Beni bu bal kahretti. Zehirden beter oldu. Demin bir arpa verdim. Şimdi iki arpa vereceğim. Yeter ki birisi çıksın da beni bu beladan kurtarsın. Bu vadiye aklı başında olan erden başkası girmemeli. Giren de bir an bile aylak durmamalı. Ey gaflet içindeki gönül kalk. Bu aşılması güç fadiyi aş, uç, kol kanat aç, candan gönülden alakanı kes. Çünkü bu yola canla gönülle giren gafildir. Sen de gafil olma, canını yola saç, gönlünü feda et. Yoksa istina ile işi değiştirirler. Köpekçinin kızına aşık olan şeyh Hırkaya bürünmüş kendi halinde bir şeyh bir köpekçinin kızına aşık olmuştu. Bu sevda şeyhin aklını kararını elinden aldı. O kızın aşkından öyle kendinden geçmişti ki yüreği deniz gibi köpürüyor belki yüzünü görürüm diye kızın mahallesinde köpeklerle beraber yatıp kalkıyordu. Kızın anası bunu duydu şeyhe gidip dedi ki şeyhim nasıl oldu da gönlünü kaptırdın yolunu azıttın. Eğer kızı elde etmek istiyorsan malum ya bizim sanatımız köpekçilik. Bizim rengimize boyanır, sen de köpekçilik edersin. Bir yıl sonra da Allah'ın emriyle kızın nikahlar alır gidersin. Şeyhin sevdası sağlamdı, temelliydi. Derhal hırkayı çıkarıp attı, işe koyuldu. Eline bir köpek alıp yola düştü. Bir yıla yakın bu işle uğraştı. Bir gün şeyhin eski dostlarından bir sofi onu bu halde görüverdi. ''Ey adam olmaz herif'' dedi, ''Senin bu yaptığını başka kim yapar? Otuz yıl erlik et, sonunda da bu hale düş.'' Şey Sofiye, ''Ey gafil, hikayeyi uzatma'' dedi, ''Çünkü işin üstündeki perdeyi kaldırırsan kötü olur, bu sırları yalnız o bilir. Ya benim işimi sana da takdir buyurursa, senin kınamanı duyar da köpeği benim elimden alıp senin eline verirse.'' Daha ne söyleyeyim? Gönlüm derde düşmekten, ah etmekten ne hale geldi? Ama bir yol eri bile göremedim. Boş yere bir hayli söyledim durdum ama bir kişi bile bu sırları araştırmadı. Bu yolda bundan fazlasını söylesem de boş. Herkes uykuda çünkü, faydası yok. Nerede yol alan birisi? Nerede? Dervişin Şeyhinden isteyim. Bir derviş şeyhine dedi ki ''Şeyhim, huzur alemine dair bir nükle söyle bana.'' Şeyh şöyle cevap verdi ''Uzak ol benden, siz şimdi yüzlerinizi yıkar, ayılırsanız ben bir nükle söyler, ortaya bir sır atarım. Yoksa pislikte mis kokusu varmış neye yarar, sarhoşlara nükle söylemenin ne faydası var?'' İstiğnadan sonra yoluna tek başınalığın biricik konağı Tevhid Vadisi gelir. Bütün yüzler bu vadiye yönelse herkes bir gömlekten baş çıkartır. Sayı çok da olsa az da olsa bu yolda hepsi birle bir eş olur. Zaten her sayı birin bir kere tekrarından ibaret değil mi? Sayı çok da olsa az da olsa hep o bir vardır. Hep o bir sayısı tekrarlanır. Sayıda tekrarlanıp duran birdir sana malum olan. Bunun ne haddi, ne hesabı vardır? Öyleyse ezele de bakma, ebede de. Ezel de, ebed de, mahvolup gitti mi elinde ne kalır? Hiç. Madem her şey hiçtir, hiçlikten ibarettir, hakikatte yokluktan başka ne vardır? Aziz ile Meczup Bir aziz meczubun birine, ''Alem nedir?'' şu kurulu düzeni bir versine dedi. Meczup ise dedi ki, bu şan ve şöhretle dolu alem, yüz türlü şekille donanmış, süslenmiş bir süs ağacına benzer. Birisi baştan aşağı hepsini bir karıştırıp dağıttı mı şüphesiz şekillerini bozar, hepsi de tek bir mum gibi olur gider. Madem hepsi mumdur, mumdan başka bir şey değildir, yürü vazgeç, çünkü o kadar süsün hepsi bir tek şey, her şey bir oldu mu, ikilik kalmaz. Burada benlik de ortadan kalkar, senlik de. Hediye kabul etmeyen şey. Bir kocakarı Şeyh Ebu Ali'nin yanına gitti. Yanında bir de altın varak götürmüştü. Varak şeyhe sundu. Bunu benden kabul et, al dedi. Şeyh koca karıya, sözüm var. Rabbimden başka kimseden bir şey alamam dedi ve hediyeyi reddetti. Koca karı bu sefer şeyhe şunları söyledi. Ey Ebu Ali, sendeki bu şaşılık da nereden meydana geldi? Sen bu yolda iş başarıp hükmü geçecek bir adam değilmişsin. Şaşı değilsen nasıl biri iki olarak görüyorsun? Burada el er olanın gözüne hiçbir şey yabancı görünmez. Her şey hem ondadır hem ondandır hem de onunla kaimdir. Ama onun varlığı hepsinin üzerindedir. Kim birlik denizinde yok olmazsa, adam gibi görünse de adam olamamıştır. Fakat kim hünerli de olsa, kusurlu da olsa, gayb aleminde gizlenmiş bir güneşi varsa, bir gün gelir bulutlardan sıyrılıp onun üstüne doğar, ışığını yayar. Kim kendi güneşine ulaşırsa iyiden de kurtulur, kötüden de. Sen var oldukça iyi ve kötü vardır. Fakat sen kayboldun, aradan çıktın mı, İkisi de kaybolur. Sen kendi varlığında kalıp, iyiyi, kötüyü gördüğün sürece yolda uzar gider. Senin içinde külün altında bekleyen ateş gibi seni bekleyen yılanlar, çıyanlar var. Bir kıl ucu kadar meydan verdin mi onlara, büyür, ejderha olurlar. Herkesin yılanlarla dolu bir cehennemi var. Kendi cehennemini hazırlama, yapacağın başka işin var senin. Ey attar, daha ne kadar geçici sözlerle oyalanıp duracaksın. Hadi, yine tevhide gel, birlikten bahset. Evet, yolcu bu birlik makamına erişti mi, yol da ortadan kalkar, yolcu da makamda. Her şey kaybolur gider, çünkü o meydana çıkar, her şey susar, çünkü o konuşur. Burada akıl kimdir ki? Kapı dimine yığılmış anadan doğma kör ve sağır bir çocuk. Bu sırrın bir zerresi kime vurursa, kimi ışıklandırırsa, o iki cihan sultanlığına erişir. Fakat bu adam zaten tamamen yok olmuştur. Âlemde kıl ucu kadar varlık görmez. Bu adam tamamen yok olmuştur. Yoktur. Ama bir şey bu adamdan ibarettir. Vardır, varlıktır ama yoklukta yine bu adamdır. Lokman'ı Serahsi'nin duası. Lokman'ı Serahsi şöyle dua ediyordu. Rabbim İhtiyarım, başım dönüyor, yolumu kaybettim. İhtiyarlayan köleleri sevindirirler, ellerine azat kağıdını verir, azat ederler. Sultanım, ben de senin kulluğunda kapkara saçlarımı kara döndürdüm. Bir hayli dertler çeken bu kulunu sevindir, ihtiyarladım. Azat kağıdımı ver, azat et beni. Bir hatif seslendi. Ey Allah'ın en hoş kulları arasına girmiş olan, Kulluktan kurtulmak isteyen aklını kaybeder, delirir. Artık ona bir şey de teklif edilmez. Sen de bu ikisinden akıl ve tekliften çık. Delilik alemine ayak bas. Lokman'ı Serasi, Rabbim dedi. Ben de hep bunu diliyor, teklif ehli olmayayım diye istiyorum ya. Senden istediğim zaten bundan ibaretti. Sonra Lokman kulluk imtihanından ve akıldan kurtuldu. Ayaklarını vurarak, ellerini çırparak, güle oynaya delilik alemine daldı. Giderken şöyle diyordu. ''Şimdi bilmem kimim. Kul değilim muhakkak. Fakat neyim ben?'' Kulluk öldü gitti ama hürlük de kalmadı. Gönlümde zerre kadar ne gam var ne neşe. Sıfatlardan kurtuldum. Sıfatsız bir hale geldim. Arif'im ama marifetim yok. Bilmiyorum sen ben misin?'' Yoksa ben sen miyim? Sen de kayboldum. Benliğim kalmadı. Senlik de yok oldu. Sevgilisi suya düşen aşık. Birisinin sevgilisi kazara suya düştü. Aşık da hemen kendisini suya attı. İkisi birbirine kavuşunca sevgilisi sordu. ''Ey habersiz kişi! Hadi ben şu nehre yanlışlıkla düştüm. Sen niye kendini attın?'' Aşık dedi ki ''Evet.'' Ben kendi kendimi attım. Doğru. Çünkü kendimi senden ayırt etmiyorum. Çok zaman var ki ben senin senliğinde kayboldum. Kendimi bulamıyorum. Sen mi bensin, ben mi senin anlayamıyorum. Bu ikilik ne kadar sürer? Sen ben olur, ben de sen olursam. Bu sürüp gittikçe ikimiz de bir olduk gitti. Senden de ikilik kalktı mı tevhid güneşi doğdu, parladı demektir. ''Senin onda yok olman, tevhid budur işte, bu yok oluşu kayboluşu da geç, işte tefrit de daha ilerisi de budur.'' Sultan Mahmud'un Sultanı Sultan Mahmud yüksekçe bir tepeye çıkmış, yanındaki Hasan ve Eyaz'la beraber geçit töreni yapan ordusunu seyrediyordu. Sultan Mahmud'a arz edilen ordu öyle büyüktü ki gelenin arkası kesilmiyordu. Bir ara sultan başını çevirdi. Yanındaki has kölesi Eyaz'a ''Eyaz, bu kadar asker ve fil benim ama ben seninim, benim sultanım sensin'' dedi. Sultan bu sözleri söyledi ama Eyaz ne bir saygı gösterdi ne de bir cevap verdi. Sultanın yanındaki Hasan'ın canı buna çok sıkıldı. ''Ey köle'' dedi. ''Padişahın sana bu kadar iltifat ediyor da sen aldırış bile etmiyor, köleliğini göstermiyorsun.'' Padişaha hürmet böyle mi olur? Eyas Hasan'a şöyle karşılık verdi. Senin bu sözüne iki tane cevabım var. Birisi şu, eğer bir köle riyasız olarak sultanın huzurunda saygı gösterecekse, ya yolluk olup yoluna serilmeli ya da sözlerin en zelilini bulup onu söylemeli. Halbuki sultanın karşısında herkes zaten aşağıdır, hordur. Kul da onun, ihsan da. Ben kim oluyorum ki bu işe girişip de alemin içinde kendimi göstereyim, sivrileyim. İkincisi de zaten bu kutlu sultan Eyaz'a bugün gösterdiği şu lütfu her gün gösterip duruyor. Ben ne yaparsam yapayım o lütfun karşılığını ödeyebilir miyim? Hasan Eyaz'ın bu sözlerini dinledi. ''Aferin Eyaz'' dedi. ''Haddini tam biliyorsun. Ben de kabul ettim ki sen sultanlığın da kulluğun da hakkını tam veriyorsun.'' Altıncı vadi hayret vadisidir. Buraya gelenin işi gücü ise dert ve hasrettir. Sanki her soluğunda sana bir kılıç vurulur burada. Her adımında bir dert gelir seni bulur. Ahından derdinden yanar yakılırsın. Ne gecen geceye benzer ne gündüzün gündüze. Bu vadiye giren adam ya donmuş buz kesilmiş bir ateştir ya da dertle yanıp yakılan bir buz. Hayret makamına varan adam yolunu şaşırır, bildiğini kaybeder, hatta kayboluşu bile kaybeder. Ona, ''Sarhoş musun, ayık mı? Yoksa bir kıyıda mısın? Gizli misin, aşikar mı? Baki misin, fani mi? Yoksa ikisi de var mı sende? Bu görünen sen misin, değil misin?'' deseler, der ki, ''Ben hiçbir şey bilmem ki. Ne onu bilirim, ne bunu. Aşığım ama kime aşığım, onu da bilmiyorum.'' Peki ben neyim öyleyse? Aşktan da bir haberim yok benim. Hem aşkla dolu bir gönlüm var, hem gönlümde bir şeycikler yok. Bomboş gönlüm. Kızı Ölen Ana Bir ana kızının mezarının üzerine çökmüş, ağlayıp duruyordu. Oradan geçen bir yol eri kadına bakıp dedi ki, Bu kadın erkeklerden önceliği kaptı. Çünkü o bizim gibi değil. Halini biliyor bu kadın. Elinden kimi kaçırdığının, kimden uzak düştüğünün, kimin yüzünden bu hale düştüğünün farkında. Ne mutlu ona ki hali biliyor, kime ağlayacağından haberi var. Asıl dertlinin işi zor. Gece gündüz yaz içinde oturuyorum ama bu alemde kim için ağlanır bilemiyorum. Ağlayıp ağlamadığımı da bilmiyorum ben. Bilmiyorum kimden ayrıldım, kimden uzak düştüm. Bu kadın benim gibi binlercesinin önünde. Çünkü neyi kaybettiğini biliyor. Böyle bir konakta gönül yok olur. Hatta konak bile yok olur görünmez. Akıl ipinin ucu yoktur burada. Zan evinin kapısını bulamazsın. Ama buraya yol alan birisi her şeyini sırrını bilir, anlar. Kapısı olmayan ev Bir Sofi giderken bir ses duydu. Birisi etraftakilere şöyle sesleniyordu. Anahtarımı kaybettim. Buralarda anahtar gören var mı? Kapım kapalı kaldı. Ben de dışarıda kala kaldım. Kapım kapalı kalırsa ne yaparım ben? Sophie ona dedi ki, ''Üzülme biliyorsun ki kapım kapalı. Otur kapının önüne bekle. Biraz bekledin mi sana kapıyı açacak birisi çıkar elbette.'' ''Senin işin kolay, zor olan benimki. Şaşkınlığımdan canım yanıp yakılıyor. Çünkü işimin ne kapısı var ne bacısı.'' Ne anahtarım var ne de kapım. Keşke bu sofide koşsaydı da sonunda açık kapalı bir kapı bulsaydı. İnsanların nasibi ancak hayaldir. Hiç kimse hal nedir bilmez. Sana ne yapayım diye sorana de ki bir şey yapma. Şimdiye kadar hep sen yaptın durdun. Vazgeç artık. Hayret vadisine düşen aslında hasret alemine düşmüştür. Ama fark etmez. Bu şaşkınlıkla, bu sersemlikle ne kadar gidilir, nereye varılır ki? Gidenler yolu izi kaybettiler. Ben nasıl yol bulayım? Hiçbir şey bilmiyorum. Keşke bilseydim. Eğer bir şey bilseydim, böyle şaşırır kalır mıydım? Derde düşen şeyh Şeyh Nasrabadî derde düşmüş. Allah'a dayanarak tam kırk kere hac etmişti. İşte sana er. Son demlerinde onu birisi gördü. Saçları ağarmış, vücudu zayıflamıştı. Üzerinde yalnız bir gömlek vardı. Gönlünde yakınlık, canında sıcaklık. Eline bir zündar bağlamış, elini açmış. Önderlikten, şeyhlikten hiç bahsetmiyor. Bir mecusi ateşinin etrafında dönüp duruyordu. Gören adam dedi ki, ''Ey ünü yüce kişi, sonunda bu yaptığın iş ne? Utan. Bu kadar hac ettin, yıllarca şeyhlik yaptın.'' Bütün bunlardan eline geçen kafirlik mi oldu? Böyle bir iş hamlıktan ileri gelir. Gönül ehlinin adı senin yüzünden kötüye çıkacak. Bu işi hangi şey yaptı? Bu yol kimin yolu? Bilmiyor musun burası kimlerin tapınağı? Şeyh şöyle cevap verdi. İşim sarpa sardı. Evime de ateş düştü malıma da. Bu ateş yüzünden harmanım savruldu rüzgara gitti. Adımı sağanımı tamamen kaybettim. ''İşime ben de hayret ediyorum ama ne yapayım bilmiyorum. Bu içine düştüğüm iş her şeyden bezirdi beni. Sana da bir zerrecik hayat el verseydi, sen de şaşırıp kalır, benim gibi hasrete düşerdin.'' Pirini Rüyada Gören Derviş Gönlü güneş gibi parlak bir yeni derviş vardı. Bir gece yakınlarda vefat etmiş şeyhini rüyada gördü. Dedi ki, ''Ahirette halin nasıl, ne alemdesin?'' ''Sen ayrıldığından beri gönül mumumu hasretinle yaktım, tükettim. Ben burada hayretler içinde bir sır öğrenmeyi bekliyorum. Orada halinin nasıl olduğunu bir söyle hele.'' dedi. Pir ise dedi ki, ''Şaşkın ve sarhoş bir haldeyim ben burada. Elimi dudağımı dişleyip duruyorum. Biz bu zindanda, bu kuyuda sizden daha çok hayretler içindeyiz.'' Ahirette düştüğüm hayretin bir zerresi bile, dünyada düştüğüm hayretten yüz misli fazla. Yolun sonunda vadilerin sonuncusu, yokluk vadisi vardır. Hiç bu vadeden bahsedilebilir mi? İmkan var mı buna? Bu vadi her şeyi unutuşun, sağırlığın, dilsizliğin, hayranlığın ta kendisidir. Ebedi sandığım bir gölge bir de bakmışsın ki güneşin bir ışığıyla kayboluvermiş... O büyük deniz kaynayıp köpürmeye başladı mı üstündeki nakışlar da silinmiş gitmiş. Kim bu büyük denizde kaybolursa huzura rahata erer. Zaten gönül bu huzur denizinde kaybolup yok olmadan başka bir şey edemez. Eğer kayboluşundan sonra tekrar sana bir varlık verilirse Rabbinin sanatlarını görecek bir gözle ihsan ederler. Böylece bir hayli sırlara erersin. Pişmiş ve tecrübe sahibi yolcularla yiğiterler, bir kere bu düş meydanına daldılar mı, daha ilk adımda kaybolup giderler. Bundan sonra artık ne fayda, ikinci adımı kimse atamaz ki. Fakat herkes ilk adımda kaybolup giderse, onlar adam olsalar bile sen onları cansız say. Öt ağacıyla odun bir ateşe atıldılar mı, ikisi de yanar, kül olur. Görünüşte ikisi de küldür, birbirinin aynı olmuştur. Fakat aslında aralarında bir hayli fark vardır onların. Pis, murdar birisi külli denize dalar, kaybolursa o yine kendi aşağılık haliyle kalır. Fakat temiz bir er bu denize daldı da varlığı kalmadı mı denizin hareketi kesilir. Çünkü o aradan kalkmıştır, ortada tertemiz deniz kalmıştır. O hem yoktur hem de vardır. Bu nasıl olur ki? İşte bu hal aklın da hayalinde dışındadır. Maşuki Tuğsi'nin müritlerine dersi. O sır denizi Şeyh Masuki Tuğsi bir gece dervişlerine dedi ki, daima yanın, eriyin. Aşk derdinden tamamıyla yanıp eridiğinizde, zayıflıktan kıla döndüğünüzde iş düzeldi demektir. Varlığın bir kıl gibi inceldi mi, sevgilinin zülfünde konaklar yer tutarsın. Kim onun için bir kıla dönerse şüphe yok ki, ''Sevgilinin saçında bir tel olur. Sen de yol gören ve can göze açık bir ersen dikkatli ol. Kıldan kıla fark olduğunu unutma. Bil ki, varlığından bir kıl ucu kadar bile varlık kalsa, kötülüğünden yedi cehennemde kötülüklerle dolar.'' AŞIĞIN ağlaması. Bir gün bir aşık kendi kendine bir köşede ağlıyordu. Onu gören birisi, ''Bu ağlamadan de, neden ağlıyorsun?'' diye sordu. Aşık dedi ki: Yarın Allahu Teala cemalini gösterecek. Has ve yakın kulları kendinden geçecekler. Binlerce yıl hayran kalacaklar. Sonra bir an gelecek, niyaza düşecekler. Derken naza başlayacaklar diyorlar. Şundan korkuyorum. Beni bana bırakacaklar. Kendime geleceğim. Bir an olsun kendimi gösterecekler bana. İşte o bir an içinde ben ne yapacağım kendimle? Bu dertle kendimi öldürsem yeri vardır. Rabbimin cemalini görünce kendimden geçerim, hiçbir şeyi görmem. Fakat kendimi gördüm mü, kötülükleri görmeye başlarım. İşte bundan korkuyor, bunun için ağlıyorum. Kim ortadan kalkarsa bu yokluk makamıdır. Yokluktan da geçerek, fenadan da fani oldu mu, bu da bekadır, ebediliktir. Ey üst olmuş gönül! Yakıcı ateşin üzerine kurulmuş Sırat Köprüsü'nden geçmeye gücün varsa dert etme. Kandildeki ateş yağın tesiriyle kuzgun kanadı gibi bir iz çıkartır. Fakat o iz ateşten geçti mi artık yağlıktan çıkar, ışık haline gelir. Sen de yakıcı ateşe yol bulur, yanar yakılırsın ama kendini de Kur'an'a ceset yaparsın. Bu makama erişmek, o yüce konağa ulaşmak istiyorsan, Önce yokluk atının dizginlerini tut. Kendini kendinden kurtar. Yokluk bezini başına at. Onu sarın. Yokluk üzengisine hiçlik makamından ayak bas. Muratsızlık atını hiçbir makamına doğru sür. Yok ol. Bir an gelsin yokluktan da geç. Sonra o gözüne yokluk sürmesini çek. Böylece rahat ve huzur içinde ta yokluk alemine kadar yürü. Eğer sende şu varlık aleminden bir kıl ucu kadar eser var... O alemden bir kıl kadar bile haberin olmaz. Öyleyse yokluk elbisesini giyin, kadehindeki vefa şarabını iç, bu kapının önünde alt üst sol yuvarlan, beline de yokluk kemerini kuşan, bağlan. Mum arayan pervane böcekleri Bir gece pervane böcekleri toplanmış, bir mumu nasıl bulabileceklerini tartışıyorlardı. İçlerinden birisi dedi ki, ''Hepimiz birden gidip boşuna yorulmayalım.'' ''Birimiz gidip mum bulsun, sonra gelip bize haber versin.'' Bir pervaneyi seçip gönderdiler. Gönderdikleri pervane böceği uzakta bir köşk, köşkün içinde de apaydın bir mum gördü. Döndü, geri geldi. Gördüğü anladığı kadarıyla mumu anlatmaya çalıştı. O topluluğun içinde yaşlı bir pervane de vardı. Gönderilen pervaneyi kınadı. ''Senin mumdan haberin bile yok.'' dedi. İkinci bir pervaneyi gönderdiler. Bu seferki kendini muma şöyle bir attı, sonra etrafında dönüp geri geldi. Mumdan bahsetti, ona nasıl kavuştuğunu anlattı. Yaşlı pervane onun da sözünü kesti. ''Azizim, senin bu anlattığın da mum değil. Sen de öbürüne benziyorsun. Anlamadığın şeyi nasıl anlatacaksın?'' Son gönderdikleri pervane ise mumu görünce sarhoş oldu adeta. Sevinçle ateşe atıldı. Ateş tepede tırnağa sardı onu. Bütün vücudu kıpkırmızı oldu. Diğerlerini kınayan yaşlı pervane uzaktan mumun bu pervaneyi onurlandırıp kendi rengine boyadığını görünce, işte bu işi yalnız o başardı.'' dedi. ''Kim nereden bilsin? Mumdan yalnız onun haberi var. Bu dünyada gerçeği bulan, her şeyden vazgeçen, dünyadan bir haber kişidir. Sen de candan, cisimden uzaklaş ki.'' ''Canına yaklaşasın.'' Sophie'nin ensesine tokat atılması Bir Sophie kendinden geçmiş bir halde giderken taş yürekli birisi onun ensesine bir tokat indiriverdi. Sophie'nin gözü karardı arkasına dönüp o adama ''Keşke bu baş yerinde olsaydı da vursaydın.'' dedi. Fakat 30 yıl var ki bu kafanın sahibi öldü gitti, varlık alimini bıraktı, yürüdü gitti. Adam güldü bu cevaba. Boş sözlerle davaya girişme dedi. Utan yahu. Nasıl olur da ölü adam laf söyler? Sen söz söyledikçe ona dost olmadın demektir. O makama erişmek istiyorsan ama sende kıl kadar bile varlıktan bir eser varsa zor erişirsin. Varını yoğunu ateşe at. Her şeyini yak. Hiçbir şeyin kalmadı mı kefenini bile düşünme. Kendini koyuver. Atıl ateşe. Senden geriye bir iğne bile kaldıysa, bil ki yolun uçurumlarla dolu. Burada varlık perdedir. Onun için ne mal mülk lazımdır burada, ne şeref ne de mevki. Neyin varsa birer birer terk et. Ondan sonra dostu aramaya başla. 4. Bölüm Yedi Vadinin Ardındaki Gayret sahibi birisi Nuriye şunu sordu. Bizden ona giden yol nasıl bir yoldur? O yola nasıl gidilir? Nuri şöyle cevap verdi ona. Önüne ateşten ve nurdan yedi deniz çıkar ilkin. Önce bu çok çetin yolu aşman lazım. O yedi denizi geçtin mi birkaç balığa rastlarsın ki onlar seni bir nefeste yutarlar. Hele işlerinde birisi vardır ki ne başı görünür ne ayağı. Bir ucu istiğna denizindedir onun. Ejderha gibi bütün alemi bir nefeste çeker, yutar. Bu sözleri duyan ovadaki bütün kuşların yüreklerine ateş düştü sanki. Hepsi başlarını önlerine eğdiler. Bu çekilmesi zor yayın, bir avuç güçsüz, kuvvetsiz kuşun kolunun harcı olmadığını anlamışlardı. Onlardan kimisi oracağı verdi, öldü gitti. Geri kalanlar son bir gayretle yola düştüler. Yıllar boyu dağlardan, tepelerden uçtular, uzun bir ömrü bu yolda tükettiler. Onların bu yol boyunca gördükleri nasıl anlatılabilir ki? Bir gün gelir sen de bu yola düşersen, onların açtıkları sarp geçitleri görür, neler çektiklerini anlarsın. Yolun sonu geldiğinde ise o kapıya pek azı varabildi. Bin taneden ancak biri o makama ulaşabildi. Onlardan bir kısmı denizlerde boğulmuş, bir kısmı yollarda kaybolmuştu. Bazısı yüce dağ tepelerinde güneşten yanmış, bazısı çöllerde susuzluktan dudakları kupkuru ölüp gitmişti. Bazısını yollarda arslanlar, kaplanlar parçalamıştı. Bazısı bataklıklara saplanıp kalmıştı. Bazısı bir buğday tanesi için kendini öldürdü. Bazısı ağır hastalıklara uğradı. Yoldan uzak düştüm. Bazısı yoldaki acayip şeylere takıldı. Bazısı da yoldaki çalgıya, çengeye kapılıp varacağı yeri aramaktan vazgeçti. Yola çıkarken göğü dolduran kuş sürüsünden geriye kala kala 30 kuş kaldı. Gönülleri kırık, bedenleri yorgun, hasta ve perişan bu 30 kuş sonunda öyle bir yere vardılar ki tarif edilemez. Akıl onu nasıl kavrasın? Dil onu nasıl anlatsın? Hepsi birden, ne şaşılacak şey dediler. Güneş bile bu kapıda bir zerre gibi mahvolmuş. Biz burada ne yapabiliriz ki? Kim bizi aldırış eder? Yazık oldu emeklerimize. Hiçbir ümit yok. Burası bizim sandığımız alem değilmiş. Dokuz kat gök, bir zerrecik toprak olmuş burada. Artık biz ha olmuşuz, ha olmamışız. Kimin umurunda? Vahvolmuş, kendilerini kaybetmişlerdi. Belli bir zaman böylece gelip geçti. Sonunda o yüce yerden bir haberci çıka geldi. Otuz kuşun perişan, şaşkın hallerini, yanıp eriyen tenlerini gördü. ''Ey kavim, kendinize gelin'' dedi onlara. ''Nereden geliyorsunuz siz? Buraya niçin geldiniz?'' ''Alemde kuşlar içinde size ne derler? Bir avuç güçsüz, kuvvetsiz kuş, buraya ne yapmaya geldiniz?'' Hepsi birden, biz buraya simurk padişahımız olsun diye geldik. Hepimiz bu kapının çaresizleriyiz. Onun yolunun aşıkları, kendinden geçmişleriyiz. Epey zaman geçti yola çıkalı. Başlangıçta binlerce kuştuk. Ama şimdi burada kala kala 30 kuş kaldık. Huzura ereriz ümidiyle uzun yollardan geldik buraya. Umarız ki padişahımız zahmetimizi takdir eder de bize lütuflarda bulunur. ''Derdimize derman olur.'' dediler. Haberci onlara bu defa, ''Ey başı dönmüş sersemler, gönül kanına bulanmış çaresizler.'' dedi. ''Siz alemde ister olun ister olmayın, zaten ebedi padişah o. Bütün cihan ordularla dolsa, hepsi bir padişahın kapısında, bir karınca değerindedir ancak. Sizden bir soluktan başka ne çıkar? Bir avuç yoksul neye yarar? Dönün geriye.'' 30 kuş bu sözden öyle üzüldüler ki hepsi öldü, hiç yaşamamışa döndü adeta. Hepsi birden dediler ki, eğer bu yüce padişah bizi böylece geri yollar, yine yollara düşürürse eyvah bize. Fakat ondan kimseye kötülük gelmez ki, hatta birisini aşağılatsa bile bu aşağılık değil mi ki ondan geliyor, yüceliktir. Mecnun'un Sözleri bir mecliste Mecnun şöyle dedi, ''Yeryüzündeki herkes bana aferin dese, beni beğense ne çıkar? Ben kimsenin takdirini istemem. Bana övgü Leyla'nın sövüp saymasıdır. Bu yeter bana. Onun sövmesi yüzlerce övgüden daha hoştur. Onun adı alem saltanatından daha iyidir.'' ''Ey Aziz, sana bu yolun kuralını söyledim işte. O hor görse bile ne çıkar?'' Yücelik kıvılcımı çakıp, bütün canları kökünden yanıp yandırdığında, can yüzlerce elemle yanıp gitse ne olur ki? Yanıp gittikten sonra yüceliğin ne faydası var? Hor görülmenin ne zararı? Kuşlar, o yanıp yakılan biçareler, bu sefer dile gelip dediler ki, ''Canımızı yanıp tutuşan ateşe atmaya hazırız biz. Hiçbir gece kelebeği ateşten bıkar mı? Onun huzuru ateştedir zaten.'' Bizle sevgiliye kavuşmasak bile bari yanarız. Bu da bir iştir. Onun yanına ulaşamasak bile geri dönmeyi gönlümüz istemiyor. Gece kelebeğinin yanıp yakılması Gece kelebeği pervanenin bir mum için yanıp yakıldığını gören bütün uçan mahlukat toplanıp ona dediler ki ''Ey güçsüz kelebek, hep böyle canınla oynayıp duracak mısın? Madem muma kavuşamayacaksın.'' ''Bari bu olmayacak şey için boşuna can verme.'' Pervane bu sözleri duyunca daha da sarhoş hale geldi ve onlara şöyle dedi. ''Evet ama ona varamasam bile arıyor soruyorum ya aşağı bu yetmez mi?'' Oradaki kuşların hepsi de simurgun aşkının eriydi. Er gibi gelmişler, baştan ayağa derde dalmışlardı. Hiç olmayacak gibi görünüyordu ama bir lütuf müjdecisi geldi, bir kapı açtı. Bu anda yüzlerce perde de açıldı ve içeri alındılar. Hepsi yakınlık makamına getirildi. Ululuk tahtına oturtuldu. Sonra hepsinin önüne bir kağıt koydular. Bunu dikkatlice okuyun dediler. O kağıtlarda ne yazılıydı? Şu hikayeyi dinle, anlamış olursun. Hazreti Yusuf'un kardeşleri Güzelliğini yıldızların bile kıskandığı Yusuf'u on kardeşi satılığa çıkarmıştı. Mısır Azizi, Yusuf'u onlardan alırken fiyatı pek ucuz buldu. Sattıktan sonra caymasınlar diye onlardan bir belge istedi. Bir satış kağıdı hazırlattı. On kardeşi de buna şahit tuttum. Yusuf, Mısır sultan olunca bu kağıt da eline geçti. Kardeşleri kıtlığa düşüp buğday dilemek için katına gelinceye kadar kağıdı sakladı. Yusuf'un on kardeşi katına çıktıklarında tanımadılar onu. Şereflerinden vazgeçtiler. Yardım istediler Mısır'ın yeni sultanından. Doğru sözü Yusuf dedi ki, ''Ben de İbranice yazılmış bir yazı var. Adamlarımdan kimse okuyamadı onu. Eğer siz okuyabilirseniz size dilediğiniz kadar buğday veririm.'' Hepsi de İbranice bildiklerine sevindiler. ''Sultanım getir yazıyı.'' dediler. Hz. Yusuf kendi yazdıkları kağıdı ellerini verince ise bir titreme düştü bedenlerine. Yusuf'a yaptıklarını düşünüp dertlendiler, perişan oldular. Ne yazıyı okuyabildiler ne de sultana bir şey söyleyebildiler. Dilleri tutulmuştu sanki. Yusuf onlara, ''Ne oldu size böyle? Sanki aklınız başınızdan gitti. Tam kağıdı okuyacakken neden böyle susup kaldınız?'' dedi. İçlerinden birisi, ''Keşke ölseydik, boynumuz vurulsaydı ama bu kağıdı okumasaydık.'' dedi gül yüzlü Yusuf'a. 30 Otuz kuşun 30'u da önlerine konan kağıtlara bakınca Hz. Yusuf'un kardeşleri gibi titremeye başladılar. Çok çilelere katlanmışlardı o ana kadar ama bu hepsinden daha güç geldi onlara. Önlerindeki kağıtlara iyice bakınca gördüler ki ne yapmış ne etmişlerse hepsi kağıtlarda yazılıydı. Yanlış bir yola girmişler, onlar da Yusuf'larını kuyuya atmışlardı. Fakat çaresiz Yusuf'un sultan olacak, senden ileri geçip sana hükmedecektir. Sen de sonunda hem yoksul hem de aç düşecek onun kapısını çalacaksın. Madem sonunda işin ona düşecek, neden onu ucuza satasın ki? Yaptıkları işlerden öyle utandı ki 30 kuş mum gibi eriyip gittiler, yok oldular. Sonra her şeyden temizlenip arındıklarında onun nuruyla hepsi yeniden can buldu. Yeniden kul cool oldular. Yine bir başka çeşit hayranlığa düştüler. Eskiden yaptıklarını, yapmadıklarını, her şeyi unuttular. Yakınlık güneşi doğup ışığını üzerlerine saldığındaysa onun ışığıyla hepsinin de canı parladı. O anda Cihan Simurgun'un yüzü aksetti. O nurun yansımasıyla Simurgun yansımasını gördüler. Fakat şaşırıp kaldılar. Çünkü gördükleri 30 tane kuştu sadece. Simurk'a bakınca kendilerini gördüler, kendilerine baktıklarında ise gördükleri yine Simurk'tu. Hiçbir şey anlamamışlardı bu işten. Bu gizli şeyin ne olduğunu, bu işin hikmetini sordular ama kelimeler dudaklarından değil, yüreklerinden dökülüyordu. Soruların cevabını aldılar ama kulakları duymamıştı onu. Güneşe benzeyen bu yer bir aynadır aslında. Kim gelir bakarsa ona kendini görür yalnız. Kendinin bir canı, bir teni vardır. Orada da onları seyreder. Siz buraya 30 kuş olarak gelmiştiniz. Bu aynada 30 kuş göründü. Eğer 40 kuş gelseydi kendilerinden varlık perdesi kalktığında 40 kuş göreceklerdi. Her gelen kendini görür, kendini seyreder burada. Yoksa kimde o göz var ki bizi görebilsin? Hangi adamın gözü Süreyya Burcu'na uzanabilir, onu açıkça görebilir. Sen demirci örsünü kaldırıp götüren bir karınca, dişiyle bir fil yakalayıp taşıyan sinek gördün mü hiç? Önceden ne bilirsen bil, anlarsın ki gördüğüne hiç benzemiyor dediğin duyduğun sözler ondan bambaşka. Herkes onun dünya vadisinde yürüyüp gider de sıra onun katının vadisine geldi mi uyuyup kalır. Otuz kuş bunca vadiler, bu kadar adamlar gördüler, sonunda gelip hayrete daldılar. Yüceliğine, en yükseğine erdiler, orada yok oldular, sonra kendilerini yine orada buldular. Yolda giderken birçok söz söylüyorlardı, fakat onun katına vardıklarında ne söz kaldı ne ses. Söz kısaldı, söylemeye imkan kalmadı, kılavuz da kalmadı, yolcu da, hatta yolda. Hallac'ın külleri. Bir ateş yaktılar. Hallacı ateşin içine attılar. Tamamıyla yandı, kül oldu Hallac. Sonra bir aşık eline bir sopa aldı. O ateşin başına oturdu. Bir yandan külü karıştırıyor, bir yandan şunları söylüyordu: Doğru söyleyin. O hak benim diyen nerede? Madem ki ne söylediysen, ne duyduysan, ne gördüysen, ne bildiysen hepsi de masalmış. ''Mahvol, mahvol, yerin bu yıkık yer değil senin.'' ''Asıl gerek, hiçbir şeye aldırış etmeyen tertemiz asıl gerek. Aydınlığı olmuş, olmamış ne fark eder? Madem ki hakiki güneş hiç batmıyor, sen de söyle. Ne zerre kalsın, ne gölge. Onlar için zaman durmuştu sanki.'' Yüz binlerce asır geçti. ''Ne ilerisi vardı onların, ne gerisi?'' Sonra o ölümlü kuşlara lütfedildi, yokluk aleminden geri gelmelerine izin verildi. Otuz kuş yokluktan sonra varlığa erdiler. İster eskilerden olsun, ister şimdikilerden, hiç kimse bu yokluğu, bu varlığı tarif edemez. Çünkü nasıl gözlerden uzak olsa bu makam, haber verilmekten de uzaktır. Dostlar yokluktan sonra varlığı anlatmamızı istediler. İmkan var mı ki buna? Çünkü fenadan sonraki bekanın sırlarını yalnızca o sırra layık olanlar bilir. Kendi burada kalanın ayağı o konağa erişebilir mi? Bu durağın yolu uzundur. Canını yol haline getir ki o durağa doğru yol alasın. Ben görüyorum, yolda başına ne işler gelecek? Ey ahmak, nasıl oluyordu uykun geliyor? Önünde ne var, ne biliyorsun sen? Kendine gel de bir kere kendini düşün bakalım. Yokluğa dalıp tamamıyla kaybolmadıkça asla varlığa erip oradaki doğruluğu göremezsin. Önce kendini kaldırıp horlukla yola atmalısın ki vakti gelince seni tutsun yüceltiversin. Yok ol da varlığın arkadan gelsin, yetişsin. Sen varken var olan sana nasıl gelip ulaşsın? Vezir'in kızına aşık olan padişah Hükmü bütün aleme geçen bir padişah vardı. Uyruğu yedi iklimde geçerdi. Adeta bir İskenderdi o. Ordusu bütün bir ovayı dolduracak kadar kalabalıktı. Şanı şerefi yüce bu padişahın bir de akıllı, ince işleri bilen bir veziri vardı. Bu vezirin de bir de kızı vardı ki bütün alemin güzelliği onda toplanmıştı sanki. Saçları kendine beğenip baş kaldırmış, sonra yine baş çekerek arkaya doğru düşüvermişti. Kaşları yay gibiydi fakat kimde o kuvvet vardı ki o yayları büksün. Lal dudakları avba hayat kaynağıydı onun. Padişah bu güzelin aşkıyla sarhoş olmuş aşkından kendinden geçmişti. Gece gündüz onsuz bir anı bile geçmez onsuz eğlenemezdi. Gündüzleri onu huzurunda oturtur ta akşama kadar o ay yüzlüye sırlar açar dert dökerdi. Gece olduğunda ise vezirin kızı padişahın huzurunda yatar uyur, padişah da mum ışığı altında sabaha kadar ona bakar dururdu. Padişah neredeyse o da oradaydı. Vezirin kızı daima huzurda oturmayı istemiyordu. Fakat ne kızacağız ne de vezir babası bunu padişaha söyleyemiyordu. Saraya yakın oturan bir delikanlı güneş yüzlü kızı bir gün görüverdi. İkisi de birbirlerine vuruldular. Aşkları gitgide arttı. Padişahın sarhoş olduğu bir gece gizlice buluştular. Gece oturdular, yüzleri gibi güzel bir meclis kurdular. Olacak bu ya, padişah gece yarısı sarhoş bir halde yatağından kalktı. Güzeli yanında bulamayınca da hançerini yanına alıp onu aramaya koyuldu. Sonunda baktı ki bir köşede kızla bir delikanlı oturuyorlar. O an padişahın kanı beynine sıçradı, kıskançlık ateşi ta ciğerlerine kadar işledi. Kendi kendisine, benim gibi bir padişahı bırakıp başkasını seçmek, işte aptallığın ta kendisi. Benim ona yaptığım ihsanların bir benzerini kim kime yapmış ki? O da karşılık olarak bunu bana yapsın ha? Hazinelerimin anahtarı onun elinde, alemin başı diğerleri onun huzurunda eğiliyorlar. ''Hem arkadaşım hem sırdaşım, hem derdim hem merhemim, bunca iyiliğimden sonra gizlice bir yoksulla düşüp kalksın, öyle mi? Şimdi ben onun vücudunu dünyadan kaldırayım da görsün.'' dedi. Derhal adamlarına vezirin kızını tutup iyice bağlamalarını emretti. Ondan sonra da sokak ortasında dar ağacına çekmelerini buyurdu. Dedi ki, ''Önce derisini yüzün, sonra baş aşığı dar ağacına asın. Herkes görsün de padişaha sırdaş olan bir an bile başkasına bakmasın. Kızcağızı sürükleyip götürürlerken arkasından vezir başına topraklar saçtı. Babasının canı, yavrum dedi. Bu başına gelen işte ne? Ne kötü kaderin varmış ki padişah sana düşman kesildi. Vezir hemen koştu. Kölelere yetişti. Hepsine kocaman birer inci verdi. Dedi ki, padişah bu gece sarhoş. Hem bu yavrucağızın da pek o kadar suçu yok. Ayılınca pişman olur yaptığına padişah. Üstüne de onu ipe çeken yüz kişi bile olsa birini sağ bırakamaz. Köleler ise tereddütteydi. İyi ama dediler. Ya padişah yarın buraya gelir ve daracında kimseyi görmezse? O zaman ipe biz gideriz. Baş aşığı çektirir bizi. Vezir bu işe de bir çare buldu. Zindandan azılı bir katili getirttiler. Derisini yüzüp baş aşağı dar ağacına O zavallıların kanıyla toprak gül gül kızardı. Vezir ise kızını götürüp evde gizledi. Bakalım gün doğmadan neler doğacak diyordum. Sabah padişah uyandığında öfkesi geçmemişti. Kölelerini çağırdı. O köpeğe ne yaptınız diye sordu. Köleler hep bir ağızdan derisini yüzüp dar çektiklerini anlattılar. Padişah bu cevabı duyunca sevindi. Kölelerin her birine pahalı hediyeler verdi. Onu geç vakti kadar dar ağacında öylece bırakın. Halk bu hayırsızı görsün de ibret alsın dedi. Haberi duyan şehir halkı dertlendi. Meydana ölüyü görmeye koştu. Ama hiçbiri onu tanımıyordu ki. Dar ağacına asılı derisi yüzülmüş et parçasına bakıp bakıp ağladılar. Şehir o gün dertle, elemle, ahla doldu. Akşam oldu. Herkes bir bir odasına çekildi. Ve sultan yapa yalnız kaldı. Aklına o güzel düşü verdi. Yaptığına bin pişman oldu. Kızgınlığı yatıştı, aşkı üstün geldi. O aslan yürekli padişah pişmanlıktan karınca oldu adeta. Mavi matem elbiselerini giydi, dar ağacına ölünün başına gitti. Güzel günleri geldi aklına sultanın. Yüreğine kocaman bir kaya oturdu sanki. Yağmur bulutu gibi gözyaşları dökmeye başladı. Bir yandan da ölünün kanlarını yüzüne gözüne sürüyordum. Sabah olup seher yerleri esmeye başlayınca padişah sarayına çekildi. Dert yapısını kurdu orada. Sonra içine girdi, iğne ipliğe döndü. Ne bir şey yiyip içiyor ne de kimseye bir şey söylüyordu. Sonra bir gece o ay yüzüğü rüyasında gördü. Elbisesi baştan ayağa kan içindeydi ve usul usul ağlıyordu. Padişah şöyle diyordu ona rüyada. Ey cana can katan güzelim, neden böyle kanlara bulandın? Sana dost olduğum için, senin vefasızlığından bu hale düştüm ben. Suçsuz yere derimi yüzdürdü. Padişahım, vefan bu mudur senin? Dost dosta bunu mu yapar? Artık ben de yüzümü ahirete çevirdim. Kıyamet kopup da divan kurulunca Allah da senden hesabını sorar elbet diye cevap verdi güzel. Padişah bu cevabı duyunca sıçrayarak uyandı. Eskisinden daha da beter oldu. Dedi ki, ''Ey muradına eremeyen canımın canı, gönlümün varı, derdinden yüreğim de eridi, bedenim de. Sen benim nice derdime derman olmuştun ama sonunda benim emrimle öldürüldün. Bu benim yaptığımı başka kim yapar, kim kendi eliyle kendi canını kasteder? Hele bir bak, neredesin ey sevgilim, affet beni lütfen.'' Ben kötülük ettim ama sen etme, çünkü o kötülüğü ben kendime ettim aslında. Canım sevgilim seni nerelerde arayayım, bu yanıp kavrulan gönlüme bir acı, merhamete gel. Ben vefasızım, sen benden cefalar çektin, fakat sen vefalısın, bana cefa etme. Bu alçak işi yaptığımda sarhoştum, kaderim neymiş ki başıma bu iş geldi, sen beni bırakıp gittin ama ben bu alemde nasıl yaşayayım? Canı dudağına gelmişti padişahın. Neredeyse kan diyeti olarak canını feda edecekti. Ölümümden korkmuyorum. Fakat ettiğim cefadan korkuyorum. Ebediyen özür dilesem de özrüm kabul edilmez. Keşke boğazımı kılıçla kesselerdi, delik deşik etselerdi beni. Ama bu dert bitseydi. Ey beni yoktan var eden Rabbim! Canım bu hasretle yandı. Bu hasret beni küle döndürdü. Lütfet de artık al canımı. Çünkü artık tahammülüm kalmadı. Padişah bunları söyledi ve sustu. Sükut içinde kendisini kaybetti. Sonunda yardım yetişti. Şikayetten sonra şükretme zamanı geldi. Padişahı gizlice gözetleyen vezir onun bu halini görünce dayanamadı. Gidip kızını süsledi, giyindirdi, saraya yolladı. Güzel kız ayın bulutlardan sıyrılması gibi... Perdeleri çekti, padişahın huzuruna çıktı. Huzurunda yere kapandı, gözyaşı dökmeye başladı. Padişah o ay yüzlüyü görünce, ''Bilmem ki ne söyleyeyim?'' Padişah toprağa döşendi, kızcağız kanlara bulandı. ''Bundan sonra ne söylesem söylenmemiş say. İnci denizin ta dibinde hem de delinmemiş.'' Padişah sevgilisinin ayrılığından kurtulunca ikisi de kalktılar Beraber has odaya gittiler. Ötesini kimse bilemez. Çünkü orası yabancının bulunacağı bir yer değil. Artık kim bu konuda bir şey söylerse, say ki bir kör, gördüğünü anlatıyor, sağır da oturmuş, onu dinliyor. Dil kılıcının aslı sükuttur. Madem ben de sözü tamamladım, susayım bari. Çünkü iş gerek, söz değil. Daha ne kadar anlatıp duracağım ki? 5. Bölüm Kitabın Bitimi Ey attar, söz bitti, hikayenin sonu geldi. Aleme misk kokuları saçtın durdun. Cihanın çevresi senin sayende güzel kokularla doldu. Alemdeki aşıklar senin sözlerinle coştular, köpürdüler. Bir doğrudan doğruya aşktan dem vurdun. Bir uşak perdesine dokundun, o perdeden ses çıkardın. Sözlerin aşıklara sermaye verdi. Nasıl nur güneşte kendini bulduysa, Mantığı Kuttayr'da, kuşların makamları da sende tamamlandı. Bu kitap hayranlık yolunun makamları mıdır acaba, yoksa perişanlık divanı mıdır? Bu divanı ders sahibi ol da gör, canını siper et de gel bu meydana. Bu meydan öyle bir meydandır ki can bile görünmez olur, hatta meydan bile gözden kaybolur. Dert düldülü adım attı mı sen de yürü, attığın her adımda muradının üzerine ayak bas. Gıdan muratsızlık olmadıkça gafil gönlün nasıl uyansın? Dert sahibi ol ki derdin sana derman olsun. Ey yol eri! Kitabıma şiir gözüyle ya da ululukla bakma. Kitabıma dertle bak da hiç olmazsa bendeki yüz dertten birine inan. İnsana dert lazımdır asıl. İş düşkünlüktedir. Kimin derdi varsa dilerim derman bulmasın. Kim derde düştükten sonra derman ararsa toprağın altına girsin, yaşamasın. Er kişinin susuz kalması, yemeği ve uyumayı unutması lazımdır. Hatta öyle bir susamalı, öyle susuz kalmalı ama ebediyen de suya erişmemeli. Görünüşe bakanlar benim sözlerime daldılar, boğuldular. Mana ehli ise sırlarımın eri oldular. Bu kitap zamanına bir mücevherdir. Hem geri kalanlarına nasiplenir ondan hem de ileri gidenler. Ateş gibidir bu kitap. Buz gibi donup kaldıysan bile ondan nasiplenirsin. Nazmında şaşılacak bir kuvvet vardır onun. Her okumanda sana daha hoş gelir. Nazda yetişmiş, evinden dışarı çıkmamış bir gelin gibidir o. Zahmet çekmedikçe duağı açılmaz. Bundan sonra da kıyamete kadar benim gibi kendinden geçmiş biri çıkıp da sözü böyle güzel kaleme alamaz, böyle bir kitap yazamaz.'' Hakikat denizinin incilerini saçıyorum ben. Söz bana verildi. Bende tamamlandı. İşte delili. Halime biraz gizli söyledim ama sözden anlayanlar şüphe yok ki insaf eder, hak verir bana. Çünkü halkın başına öyle mücevherler saçtım ki ben ölüp gitsem bile kıyamete kadar diriyim. Hesap gününe dek halkın dilinde anılıp duracağım. Bu armağan yeter bana.'' ''Dostlar, ben size gül bahçesinden güller saçtım. Siz de beni hayırla yad edin. Herkes kendini öyle gösterdi. Bir zaman geldi, hızlıca geçti gitti. Nice zamandır kendimi mum gibi yakıp yandırdım. Böylece cihanı aydınlattım. Beynim içimin dumanıyla kandil konan kaba döndü. Gündüzleri yemeği terk ettim. Geceleri uykuyu unuttum.'' Gönlümün ateşe yüzünden ciğerimin suyu bitti, kurudu. Gönlüme dedim ki, ey çok söyleyen, hep böyle konuşacak mısın? Sus, biraz da sır ara. Dedi ki bana, ateşlere battım, beni ayıplama. Can denizi coştu, köpürdü. Nasıl tahammül edip de susayım? Bu boş şeylerle oyalanan gönülden ne çıkar? Zaten söz eskimiş, yıpranmıştır. Hemen can terk etmek, bu boş sözlerden tevbe eylemek gerek. Can denizi hep böyle coşuk duracak mı? Susmak ve can feda etmek lazım artık. Sükutun Değeri Odin sırlarını bilen ulu, ölüm haline gelince dedi ki, ''Eğer bundan önce dinlemenin söylemeden ne kadar üstün olduğunu bilseydim, ömrümü sözle harcar mıydım hiç?'' Söz iyilik bakımından altın bile olsa, o sözün söylenmemesi daha doğrudur, daha iyidir. Erlerin payına iş düşmüştür, bizim payımıza da söz, işte asıl dert bu. Sende de erlerdeki gibi din derdi olsaydı dediklerimi anlayabilirdin. Gönlün onu tanımasaydı ne söylersem söyleyeyim sana masal gibi gelir. Sen naz içinde uyuyordur, ben de sana tatlı tatlı masallar söyleyeyim. Atlar sana ne güzel masallar söyledi de, senin de güzelce uykun geldiyse Allah rahatlık versin. Uyu. Biz çömleğe nice yağlar döktük, nice domuzun boynuna inciler taktık. Kaç kez sofrayı kurup başında oturduk ama aç kalktık. Nefse nice sözler söyledik de tutmadı. Nice ilaçlar verdik ama derman olmadı. Elimden bir iş gelmeyeceğini gördüm de kendimden el çektim bir kenara çekildim. Önce Allah aşkı lazım. Yoksa bu iş benim çalışmamla düzelmeyecek. Nefsim her an biraz daha semiriyor, ıslah gitti. Belli ki ben yüzlerce zahmetle ölmedikçe o öğüt tutmayacak. Ya Yarabbi sen koru. Aristoteles ve İskender İskender din yolunda ölünce Aristoteles arkasından dedi ki Ey din padişahı sağ oldukça halka öğüt verdin. Öğüt vermeleri artık bugün gitti. Sen de ey gönlüm, öğüt tut. Önünde bela girdabı, ardında ölüm var. Uyanık ol. Aşıkların arasında öyleleri vardır ki, ecelden önce kafesten kurtulmuşlardır. Simurgun huzurunda iksiri yapıp elde eden, bütün kuşların dillerini bilen, anlayan kişidir. Yunanlıların felsefesine gelince, ondan kimin ne elde ettiği görülmüş, Allah hakkı için ben küfrün kefini felsefenin f'sinden daha çok severim. Çünkü küfrün perdesi açıldı mı küfürden çekinebilirsin. Ama o felsefe ilmi en aklı başında kişilere bile zarar verir, yoldan çıkarır. Atlar yoldaki kuşlardan biri olmasa bile onları andı. Onları anlattı ya bu da yeter. Elbette bu kervanın tozu da ona da bulaşır. O gidenlerden bir dert de onun payına düşer. İhtiyarın Sofiye Sorusu Bir Sofiye ihtiyar bir adam, ''Hep böyle Allah erenlerinden bahsedip mi duracaksın? Başka bildiğin yok mu senin?'' diye sordu. Sofiye gülümsedi bu soruya. ''Dilim bundan hoşlanıyor benim. Onlardan olmasam bile, hiç olmazsa, onlardan bahsediyorum ya, bu yeter. Şekerin yalnız adını biliyorum.'' Ama bu ağzımda zehir olmasından daha iyi değil mi? Benim bu divanım baştan başa divanelikler kitabıdır. Akıl giremez oraya. Canı yabancılıktan arınmayanlar bir koku bile alamaz ondan. Alemde derdime sırdaş olacak kimseyi göremediğimden bir hayli şiir söyledim. Kendimi şiirle avuttum. Gidip onu aramadım da gafletle başkalarına ders vermeye kalkıştım. Attarım ben. Başkalarına tiryak sunuyorum. Ama kendimin yanmış, yakılmış bir ciğeri var. O yüzden yalnız başıma ciğerimi yiyip duruyorum. Cimri karılar gibi bomboş bir sofra kuruyorum önüme. Ortaya gözyaşlarımdan bir çorba koyuyor, ekmek niyetine de gönlümü çıkarıp sofrayı donatıyorum. Ruh-ül Kudüs'ü konuk ediyorum ben. Artık her nasipsizin ekmeğini yiyebilir miyim? Gönül zenginliği canıma can katıyor. Kanaat bitmez tükenmez hazinem. Böyle bir hazinesi olan başkasına minnet eder mi? Allah'a şükür olsun ki padişah kapısında yatıp kalkmıyorum. Hürmeti de yalnız hak edene yapıyorum. Ne başımda padişah lokmasının havası var, ne kapıcının sillesini yeme korkusu. Ne halkla bir işim oldu benim, ne de bir zalimin ekmeğini yedim. Birbirinin kötülüğünü isteyen bu topluluğu ise boş verdim. ''Artık adımı ister iyi koysunlar, ister kötü.'' ''Derdimden neler çektiğimi duysan sen de şaşardın. Bu uğurda cismim de gitti, canım da. Bunlardan bana kalan ise yalnız dert ve hüzün oldu.'' Dervişin Vasiyeti Bir dervişin sayılı nefesi kalmıştı. Dedi ki, ''Gidiyorum ama hiç yol azığı hazırlamadım.'' Yalnız utangaçlık teriyle bir avuç toprağı yoğurdum, kerpiç yaptım. Gözyaşlarımı bir şişeye topladım. Kendime kefen olarak da yamalı bir hırka diktim. Önce beni o gözyaşıyla yıkayın. O kerpiçi de başımın altına koyun. Gözyaşlarıyla ıslattığım, üzerine baştan başa yazıklar olsun diye yazdığım kefenimi vücuduma sarın. Sonra bırakıverin beni toprağa. ''Bilir misin?'' ''Bu kadar dert, acı neden? Bir sinek bir rüzgarla yaşayamaz çünkü. Gölge güneşe kavuşmak ister ama ulaşamaz. Olamayacağını bilir bunun. Bundan başka yapabileceği, isteyeceği bir şey yoktur onun. Kimdir benim gibi tek ve tenha kalan, denizin dibine daldığı halde dudakları kupkuru bir damla suya hasret olan? Ne bir sırdaşım var ne de bir dostum.'' Ne kimsenin gönlündeyim ne de kendi gönlümden haberim var. Ne yalnızlığa dayanacak sabrım var ne de gönlümde halktan uzak kalma sevdası. Alt üst oldum ben, dertten derde düştüm. Benim halim kendinden haber veren şu Pir'in haline benziyor. Pir'in Hali Dini pak bir Pir halini şöyle anlatıyordu. Tam kırk yıldır öyle bir ömür sürüyorum ki, Babası İsmail'in başını keseceği zaman İsmail nasıl dertlere dalmışsa ben de öyle kayboldum gittim. Bütün ömrü İsmail'in o bir anı gibi geçen kişinin hali nasıldır? İşte ben o haldeyim. Birisine uzaktan bakan onun halini nasıl bilsin? Ömrün nasıl geçiyor? Sabahı nasıl ediyorum? Kim nereden bilecek? Kah mum gibi yanıyor, kah ilkbahar bulutu gibi ağlıyorum. Varlığımdan hiçbir fayda görmedim. Ne yaptıysam, ne söylediysem hepsi bir hiç. Yazıklar olsun ki koca ömrü ziyan ettim. Kudret elimdeyken bir şey bilip öğrenmedim. Bir öğrenince de kudretim kalmadı, bittim. Şibliğinin Rüyada Görülmesi Bu yıkık yerden geçip giden şibliyi bir yiğit rüyasında gördü. Ey Bahtiyar Er dedi ona, hak sana ne yaptı? Hesap sırasında işim sarpa sardı. Fakat benim kendime düşmanlığımı, zayıflığımı, ümitsizliğimi görünce merhamete geldi Kerem'iyle bağışladı beni. ''Ey beni yoktan var eden Rabbim! Bu yolda ben de çaresiz kaldım. Topal karınca gibi senin kuyuna düştüm. Ne kim olduğumu biliyorum ne de nerede olduğumu. Çaresizim, kararsızım, gönülsüz bir aşığım. Ömrümden bir fayda görmedim.'' Ne yaptıysam hata ettim, dünyaya kapıldım, aslı kaybedip kala kaldım. Şimdi canım dudağıma geldi, ömrüm sona erdi, başım dönüyor, aciz kaldım, ne yapayım? Daracık bir yerde kala kaldım, yüzümü ümit duvarına çevirdim, çaresiz bekliyorum. Bir kapı aç bana, bu yolda kalmışa bir yol göster, bu kulunun hiçbir azığı yok ama gözyaşı dökmekten, ah etmekten de geri durmuyor.'' Bu ah ile günahlarımı yak benim ne olur şu gözyaşlarıyla kara defterimi yıka. Tekkeye gelen sarhoş Ebu Said-i Mihne tekke de dervişleriyle oturuyordu. Birden içeriye perişan bir halde bir sarhoş giriverdi. Yapılmayacak şeyler yapmaya, ağlamaya, dövünmeye başladı. Şeyh onun yanına gelmiş, yerlere yıkılmış olarak görünce acıdı. Kalkıp yanına gitti. ''Ey sarhoş, kendine gel.'' dedi. ''Burada öyle gürültü yapıp durma. Neden ağlıyorsun? Ver elini bana, ayağa kalk.'' Sarhoş ise dedi ki, ''Ey şey, Allah sana yardım etsin. El tutmak senin harcın mı? Sen başını al da git. Yıkılmak benim payıma düştü. Bırak beri. Eğer herkes düşkünlerin elinden tutabilseydi, karınca yiğitlik meclisinin baş köşesinde otururdu. Bu iş senin yapabileceğin bir şey değil.'' Çekil başımdan. Bu sözleri duyan şey yere yıkıldı. Sapsarı yüzü kanlı göz ile kızıla boyandı. Ey kendisinden başka var olmayan, ey herkesin feryadına yetişen, benim imdadıma sen yetiş, düştüm ben, elimi sen tut. Mahşer günü Bir aziz dedi ki, Ululuk sahibi Rabbim mahşer meydanında benden sonra, Ey aziz kulum, Geldiğin yerden ne getirdin derse derim ki, Ya Rabbi zindandan ne getireyim? Talihim döndü, musibetlere çattım. Zindandan çıkıp gelmişim, başımı ayağımı kaybetmiş bir haldeyim. Avucumda yerle geldim, eşiğine toprak oldum. Senden şunu ummaktayım, beni atmaz lütuf elbisesi giydirirsin. Sonra beni bu pisliklerle arındırır, Müslümanlıkla yücelterek bu topraklardan kaldırırsın. Beni hiç güçlük çekmeden kolaylıkla yarattın ya yine öylece bağışlamanı dilerim senden. Nizamül Mülk'ün ölümü. Nizamül Mülk son nefesini verirken şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, sana geliyorum ama hey ben bomboş. Ey Allah'ım, senden bahseden kimi gördüysem ne diyorsa desin sözünü satın aldım, dostu oldum. Senin dostluğunu satın almayı öğrendim. Ama bir gün bile seni kimseye satmadım. Sen dostu olmayanların dostusun. Bunun hakkı için bana yardım et. Son nefesimde satma beni. Ya Rabbi, bir an gelecek senden başka kimse olmayacak. O zaman da bana dost ol, yardım et. Tertemiz dostların bile bana sırt çevirdiğinde sen bana el ver ki lütuf ve ihsan eteğini tutayım. Hz. Süleyman ve Karınca Hazreti Süleyman bunca yüceliğine rağmen aciz kaldı da bir topal karıncaya şunu sordu. Ey benden daha fazla toza toprağı bulanmış mahluk, hangi toprak daha fazla gamla yoğrulmuştur? Topal karınca derhal cevap verdi. Daracık mezarın üzerine konan son kerpiç. Toprağıma son kerpiç konup da insanlardan tamamen ümit kesildiğinde, Ey güzel Allah'ım! ''Toprak altında bütün ışığım tükendiğinde sen lütfet de ihsan yüzünü benden çevirme. Ben acizim, toprağa yüz koydum mu hiçbir taraftan yüzümü bir şey gösterme. Bunca günahım var ama yine de ümit varım. Sen kerem sahibisin, gelip geçmiş ne varsa hepsinden geçersin, bana bir azapta bulunmazsın.'' Acemi Tellak Ebu said Mihne hamamda yıkanıyordu. Şeyhin sırtını keseleyen Tellak acemi bir adamdı. Şeyhi keselerken bütün kirlerini kollarına sürüp önüne yığıyordu. Bir ara şeyhe şunu sordu. "Eğitimiz temiz şeyhim, alemde erlik nedir söyler misin? Şeyh cevap verdi. Kirleri gizleyip sahibine göstermemek, herkesin gözü önüne yığmamak. Tellak cevabın büyüklüğünü anladı. Derhal şeyhin ayağını kapandı, bilgisizliği kabul etti, af diledi. Şeyh de bu işten memnun oldu. Ey bizi yaradan besleyip büyüten, bize nimetler veren Rabbimiz, ey kullarının işlerini gören, onlara keremde bulunan padişahımız. Bütün alem halkının erliği, keremi ve lütfu, senin ihsan denizinde bir çiğ tanesi bile olamaz. Senin keremin lütfun övülemez, anlatılamaz. Sen bizim kirliliğimizden, utanmazlığımızdan geç, Hatalarımızı gözümüzün önüne getirme, yüzümüze vurma. Bütün hamdler, senalar ve şükürler yüce Rabbimize olsun. Allah'ım, canımı senin hamd bahçesinde yüce sıfatlarını övmekten dolayı hayran bir hale geldi. Senin sena şekerini yiyen, onunla beslenip büyüyen gönül kuşu aşkınla mest oldu. Güzel seslerle şakıyan bir bülbül kesildi. Allah'tan sonsuz rahmet seçtiği o güzel peygamberinin ruhuna olsun. Kitap Allah'ın hepsi de güzel aylarından Recep'in 20. salı günü öğle vakti bitti. Huzur içinde zevk ve sefalarla, sağlık ve esenlikle tamamlandı. Tamamlandığında Allah Resulü'nün hicretinden beri 583 yıl geçmişti. İşte bu tarihte erlerin içinden attar söz söyledi. Sen de ersen onu hayırla an. Daima rahmete mahsar olan Resul-ü Zişan, bizim yaramıza merhem, derdimize devadır. Ey peygamber, canım senin esirindir, sana susamıştır. Lütfet de ona bir bak, bir bak da senin gül cemalini görsün. İşte gönül böyle hayretler içinde tek başına kalmış. Kah hamdetme de kah dert denip durmaktaydı. Yüce Allah yardım etti. Kapılar açtı, bu kitabın tamamlanmasını nasip etti. O daha iyi bilir ya, bu kitap arşı yaratana övgüyle sona erdi.